Başar Akşan Seslendiren Jana Toka Yazar hakkında 16 değişik roman akımının kurucusu, minimalist roman anlayışının en önemli temsilcilerinden, Türk Edebiyatı'nın 21. yüzyıl romancılarından Başar Akşan, 1960'da İstanbul'da doğdu. Eğitimi sırasında Eminönü, Tahtakale, Kapalıçarşı, Galata gibi döneminin finansal merkezlerinde çalıştı. Kurduğu roman akımları 1. Eko roman, 2. Açımlamacılık 3. Bireşimcilik 4. Bircilik 5. Beklenticilik 6. Edinmecilik 7. Birikimcilik 8. Ekoseptik 9. Yapaycılık 10. Karşılaştırmacılık 11. Karşıtçılık 12. Ertelemecilik 13. Labirentcilik 14. Kabullenmecilik 15. Saklamacılık 16. Kontrolcülük 1980-1990 yılları arasında dergi ve gazetelerde müzik kuramları, edebiyat, gezi yazıları yazdı. Kimi şirket ve holdinglerde yöneticilik ve danışmanlık yaptı. Avrupa ve Amerika'da uzun turlar attı. Türk Edebiyatı'nda borsayı ve borsa ortamlarını konu eden ilk roman olan Savaş Alanı'ndan sonra dinlemek üzere olduğunuz Hava Bankı yazdı. Başar Akşan, 2004-2010 yılları arasında 500 adet romana imza atmış olup, 2010 yılından sonra roman yazmayı bırakmıştır. Karakuşak, Hakama sahibi bir ayikido uzmanı olan yazar, halen İstanbul'da yaşamaktadır. Sen de mi bürütüs? Jules Cesar 2003 yılı Ekim ayı Şaka yaptığımı düşünüyorsunuz değil mi? Şaka yapmıyorum. Ben bir milyonerim. Bunu duymak garip geliyor değil mi? Evet söylemesi de çok garip. Herkes size paranın sizi kötülüğün rotasına çekeceğini söyler. Aynı insanlar parayla mutluluk olmayacağını söylerler. Şu yüzümdeki lanet olası gülümsemeye bir bakın hele. Burada kazananlara ihtiyacımız var. Kaybedenlere değil. Kaybeden mesai bitimini dört gözle bekler. Kaybeden ilk yılında ne kadar tatil yapacağını sorar. Tatil. Tatil mi yapmak istiyorsunuz? Gidin ilkokul 3. sınıf öğretmeni olun. Arkadaşlarınız boktur. Arkadaşlar hiçbir işe yaramaz. Geçen ay 25 bin dolar kazandığınızı söyleyin. Size inanmayacaklar. Siktir edin hepsini. Son model Lexus'unuzun taksitlerini rahat bir biçimde öderken nasıl hissedeceğinizi düşünün. Boiler Room Bazen her şeyin üst üste geldiği zamansallıklar yaşanır. İyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz. O anda birbiri üstüne örtüşür. Bu da öyle bir andı. Sevinmeli miyim yoksa üzülmeli mi bilemiyorum. Bilmiyorum. Kafam allak bullak. Hem derin bir üzüntü, bir o kadar yoğun bir sevinç duygusu. Bir tapu işlemini bitirmiş, Sultanahmet Meydanı'nda tapu dairesinin yanında bulunan çay bahçesinde oturmuş, bir yorgunluk kahvesi içerken, kötü haber cep telefonuma mesaj olarak alevden geldi. ''Biliyorsun artık ilişkimiz oldukça kötüleşmeye başladı. Gayret ettim ama yapamıyorum. Seni görmek beni strese sokuyor. İlişkimiz yılan hikayesine döndü. Seninle yüz yüze konuşmak isterdim.'' Ama böylesinin daha iyi olacağını düşündüm ve ilişkimizi bitirmeye karar verdim. Lütfen bir daha beni arama. Mesajı ard arda üç kez okudum. Hemen Alev'e telefon açtım. Telefonu kapalıydı. Aramayı sürdürdüm. Sonuç aynıydı. Çektiği mesaj üzerine kendisini arayacağımı bildiğinden telefonunu kapatmış olmalıydı. Demek benimle konuşmak istemiyordu. Birlikte geçirdiğimiz onca zaman, beraberce paylaşılan onca şey... Demek hepsi boşunaymış diye düşündüm. Dışarıda yağmur başlamıştı. Öylece kilitlenmiştim. Yakıtı bitmiş bir araba gibiydim. Son zamanlardaki tavırlarından aramızda bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkındaydım. Ama böylesi bir şey beklemiyordum doğrusu. Ve şu an bu yağmurlu İstanbul öğleden sonrasında tarihi birçok olaya tanıklık etmiş olan Sultanahmet Meydanı'nda sanal bir şekilde bir mesajla terk edilmiştim. Seni görmek beni strese sokuyor. Nasıl da kesin ve yargılayıcı bir ifadeydi. Seni görmek beni strese sokuyor. Ekim ayının bu yağmurlu, serin öğleden sonrasında cama birbiri ardına vuran damlalara bakarak alevle geçirdiğimiz sıcak yaz tatillerini hatırladım. Roma, Milano, Sicilya, Kıbrıs. Bana içten sarılışlarını, hep gülümseyen aydınlık yüzünü... Tümü yağmurun daha da hızlandığı şu anda gözümün önünden birbiri peşi sıra geçtiler. Seni görmek beni strese sokuyor. İşte o günlerden yaşanan onca şeyden sonra kalan buydu demek ki. Alevdeki değişimleri fark ederek bunun böyle olacağına dair içimde bir takım sezinlemeler olmuştu. Ama bir yandan da olmaz beni terk edemez beni seviyor diye düşünüp kendimi avutuyordum. Sonuçta en büyük korkum gerçekleşmiş, terk edilmiş, yalnız kalmıştım. Yapayalnız. Demek ki diye düşündüm, oluyormuş. Beni terk edermiş ve etmişti de. Para bitince aşk da bitiyormuş demek. Elbette eskisi gibi biri değildim. Tam bankın menkul kıymetler müdürü yoktu. Hatta tam bank da yoktu. Tüm aksilikler birbiri ardına gelmişti. Önce 1999'da o üzücü deprem yaşanmıştı. Ardından da birkaç yıl içinde ülkedeki bankaların birçoğuna devlet tarafından el konulmuş faaliyetleri durdurulmuştu. Önceleri ekonominin sarsılmaz, ele geçirilmez kaleleri olarak tanımlanan ve her zaman beş yıldızlı statülerini koruyan sektör olan bankacılık büyük bir bozguna uğramıştı. Yüzbinlerce banka çalışanı bir anda işsiz kalmıştı. Ben de bu işsizlerden biriydim. Ekonominin en öncü savaşçıları olan bizler artık birer rolin haline dönüşmüş, yaşama ve ayakta durma çabası içine girmiştik. Alev'le ilişkimiz benim tam bankın Menkul Kıymetler Müdürlüğü'ne atandığım dönemde başlamıştı. O zamanlar bankanın imkanlarıyla donatılmıştım. İki tane sekreterim, özel şoförüm, makam aracım, bankanın bana tahsis etmiş olduğu nişantaşındaki ultra lüks daire ve sayısız imkanlar içinde şaşalı bir yaşam sürüyordum. Deli gibi de banka için çalışıyordum. Ne gece ne gündüz diyordum. Dış hayatla tek bağlantım alevde ve sadece ona zaman ayırıyordum. Onun dışında tam bir iş bağımlısı olarak hayatımı bankanın menkul kıymetler bölümünde sürdürüyordum. Piyasanın en iyi menkul kıymet müşterileri bizdeydi ve yaptıkları yoğun işlemlerden dolayı iyi komisyonlar alıyorduk. Menkul kıymetler müdürü olduktan sonra iki yıl üst üste ülkenin en çok işlem yapan aracı kurumu ödülünü almıştık. Aslında iki yıl sürdü. Ardından bankaya el konularak tasfiye sürecine geçildi. Başlangıçta kimsenin işine son vermediler ama kısıtlamalar başladı. Sırasıyla sekreterler, makam aracım, özel şoförüm, gönderecek kimse kalmadığında da ben. Tam banka yığınla para kazandırmama rağmen zar zor kıdem tazminatımı alabildim. Bir anda işsiz kalmıştım. Neyse ki bankaya ait olan oturduğum daireyi boşaltmam için bir ay süre tanıdılar. Bu kısa sürede emlak piyasasına baktım. Evler ateş pahasıydı. Ayrıca ev alacak param da yoktu. Kiralar daha da ilginçti. 3 aylık depozito, 2 aylık peşin ve yüksek rakamlı kiralar. En sonunda Harbiye'de mütevazi bir daire tutup kiraladım. Bu aşağı doğru giden yaşam aşamalarımda Alev'in de bana karşı gittikçe soğuduğunu fark ediyordum. Ama bana aşık olduğuna olan inancım o kadar güçlüydü ki her seferinde hayır diyordum. Beni seviyor. Alev bu dünyada bana ihanet edecek, beni yüzüstü bırakacak en son kişidir. Onu seviyordum. Tüm kalbimle, tüm ruhumla ve bitimsiz bir tutkuyla. Demek bazı şeyler göründüğü gibi değilmiş. Öylece kırılmış, bu düşüncelerin içindeyken cep telefonumun çaldığını fark ederek açtım. Sevineceğim haber böylece geldi. Nazik, ince bir bayan sesiydi. İyi günler, Batı Bey'le mi görüşüyorum? Buyurun benim. Merhaba Batı Bey, ben Akın Bank'tan arıyorum. Telefonunuzu Sibel Hanım'dan aldım. Sibel? Tam bankın eski elemanlarından. şimdilerde de Akın Bank'ta çalışıyor. Ha, hatırladım. Umarım sizi meşgul etmiyorumdur. Hayır, buyurun. Çok iyi. Ben Akabey'in özel sekreteri Begüm. Sizden bir ricamız olacaktı. Buyurun. Mümkünse bu akşam Bey sizinle iş konusunda bir görüşme yapmak istiyor. Saat 20 sizin için uygun mu? Şaşırmıştım. Her şey bir anda üst üste gelmişti. Kendimi toparladım. Sanırım uygun dedim. Tamam. İnönü Caddesi numara 25. Orada menkul kıymetler bölümümüz var. Gezi Pastanesi'nin sırasında Varan Kargo'nun yanındaki bina. Evet dedim, biliyorum. O halde saat 20'de sizi bekliyoruz. Akabe'nin özel ofisi binanın 6. katında. İyi günler. Size de. İlginç bir gelişmeydi, şaşırmıştım. Kendime gelmek için bir kahve daha söyledim. Akabe, Akabe diye düşündüm. Birden hatırladım. Akın Bank'ın sahibesi Nevşah'ın eşiydi. Evet, tam banktaki ilk yılımda Akabey'e bir portföy oluşturmuştum. O zamanlar eşinin banka sahibi olduğunu ancak eşinin bankasıyla çalışmak istemediğinden bizi tercih ettiğini ve menkul kıymet toplamak istediğini söylemişti. Bir süre müşterimiz olmuştu. Kahvem geldi, sıcak kahveden bir yudum aldım. Akabe'nin özel sekreteri Begüm telefon numaramı Sibel'den aldığını söylemişti. ''Evet, Sibel tam bankın kambiyo elemanlarından biriydi. Kendisiyle çok kısa bir süre çıkmıştık. Hafızamı zorladım.'' ''Sibel'in telefon numarası neydi? 532'li bir numaraydı.'' Rakamlarla olduğum olası aram iyiydi. Çok geçmeden telefon numarası aklıma geldi ve çevirdim. ''Buyurun'' diyen Sibel'in sesini hemen tanıdım. ''Merhaba Sibel, ben Batı, nasılsın?'' ''Aa Batı, ne var ne yok, nerelerdesin, neler yapıyorsun?'' Ne olsun biliyorsun banka kapandı. Şu sıralar emlak işindeyim. Sen akım banka girmişsin. Evet krediler bölümündeyim. Neredeyse iki ay oldu. Çok sıkıcı. İşsiz kalmak, boşta olmak ne kadar zormuş. Evde pinekleyip duruyordum. Neredeyse kafayı yiyecektim. Neden aradığını biliyorum. Öyle mi? Bugün bizim yeni patronun yeni sekreteri beni aradı. Senin telefon numaranı istedi ve seninle ilgili bazı sorular sordu. Neler sordu? Bankada nasıldır, şimdi neler yapıyor türünden sorular. Sen ne söyledin? Çok çalışkandır, işine aşırı derecede düşkün biridir dedim. Bankaya iyi paralar kazandırdığını, iki yıl üst üste ödüller aldığını söyledim. Banka kapandığından bu yana da görüşemediğimizi. Başka neler konuştunuz? Hepsi bu kadardı. Sanırım anlattıklarımı not ediyordu. Sence beni niçin aramış olabilir diye sordum. Aslında bu sorunun cevabını tahmin ediyordum. Sanırım sana iş teklifinde bulunacaklar ama çok enteresan bir durum var. Neymiş? Seni en tepedeki adamın yani patronun çağırması. Akın Bank'ın patronunun bir kadın olduğunu zannediyordum. Aka Bey'in eşi Nevşah Hanım. Bu ara pek gazete okumuyorsun anlaşılan. Ne oldu ki? Nevşah Hanım geçen hafta vefat etti. Bir deniz kazası geçirdi. Şimdi yeni patron Aka Bey. Her şey ona kaldı. Çok ilginç bir durum bundan haberim yoktu. Yavaş yavaş kadroyu değiştiriyor. Birkaç gün önce kambiyo müdürünün işine son verdi. Garip biri olduğunu söylüyorlar. Ya öyle mi? Öyle ama bana kalırsa hem ilginç hem de karizmatik biri. Kendisiyle hiç konuştun mu sen? Hayır, ben Elmadağ şubesinde çalışıyorum. Akabe ise bankanın gümüş suyundaki eski ana binasında. Geçenlerde bizim şubeye ani bir baskın yaptı. Bazı hesapları kontrol etti. Şube müdürümüzle uzun uzadıya konuştular. Kendisini o zaman gördüm ben. Akın Bank'ın merkezi Gayrettepe'deki Gökdelen'de miydi? Orada. Ancak Aka Bey klasik binaları daha çok seviyormuş. Bir de şehir merkezinde olmak hoşuna gidiyormuş. Oldukça farklı biridir. Taksim'den Gayrettepe'ye gidecekse makam aracı yerine metroyu kullanıyormuş. Ve soranlara da böylesi daha hızlı, gündüz trafiğinden nefret ederim diyormuş. Değişik bir yapısı var öyle değil mi? Haklısın. Hadi sen de Akın Bank'a geliyorsun demek. Yine birlikte çalışacağız desene. Hem buna çok sevinirim. Teşekkür ederim dedim. Daha kesin ve belirgin bir şey yok. Ama sanırım bir görüşme yapacağız. Verdiğim bilgiler için teşekkürler. Mutlu günler Sibel. Rica ederim Batı sana da. Telefonu kapattım. Hesabı ödeyerek Sultanahmet meydanına çıktım. Yağmur hızını kesmişti. Parkın içinden Alman çeşmesinin önünden geçerek Ayasofya'ya doğru yöneldim. Ahmet'in duvarında yağmura rağmen açık havada oturmuş çay içenler vardı. Bir taksi bulmak için sağa sola bakındım. Karşı tarafta yere batan sarnıcının önünden ağır ağır gelmekte olan bir taksiye bindim. Sürücüye Harbiye'ye gitmesini söyledim. Saat 20'ye daha vardı. Eve gidip bir sakal tıraşı olmalı, üzerime daha iyi bir şeyler giymeliydim. Ne de olsa iş görüşmesiydi ve benim için iş ciddiyetle eşanlamlıydı. anlamlıydı. Ciddiye almazsanız ciddiye alınmazdınız. Bu kadar basitti. Yaşam ne garipti. Hüzün ve sevinç aynı anda yan yana gelebiliyordu. İçimdeki bir ses bu görüşmenin benim için bir işin başlangıcı olacağını söylüyordu. Saat tam 20'de inönü caddesindeydim. Eve gitmiş, sıcak bir duş almış, tıraş olmuş, koyu füme renkli üç düğmeli takım elbise, koyu mavi gömlek, kırmızı üzerine beyaz puantiyeli kravat takmıştım. Tümü Zeyna'ydı. Yağmur dinmişti. Akınbank'ın girişindeki güvenlik elemanlarına kendimi tanıtıp asansörle binanın altıncı katına çıktım. Asansörden iner inmez, latin tipli genç bir kız beni karşıladı. Hoş geldiniz Batı Bey, ben Begüm. İyi akşamlar Begüm Hanım. Buyurun Aka Bey sizi bekliyor. Genişçe bir koridoru geçip ahşap bir kapıdan içeri girdik. Oldukça şık döşenmiş bir çalışma odasıydı. Aka büyük kalın kesim bir cam masada oturmuş telefonla konuşuyordu. Bana gülümseyerek eliyle bir selam verdi, karşısına oturmamı işaret etti. Begüm gülümseyerek baktı. Ne alırdınız Batı Bey? Kahve olabilir dedim, zahmet olmazsa. Aka sesini yükselterek konuşmasını sürdürdü. Bak ben bu piyasayı senden daha iyi biliyorum. Bana hikaye anlatma maval okuma. Tabii ki farkındayım. Amerika Irak'ı işgal etti. Ekonomi kötüye gidiyor. 8,5 milyarlık kredi gelirse dolar daha da düşer. Sen açık pozisyonları kapatmaya bak. Hayır hayır seçimler iptal olmaz. Borsayı ne düşünüyorsun? Sağındaki bilgisayarın tuşlarını tıklattı. Dubai bir bakayım. Endeks 13.444'ten kapanmış. ''Tabii şimdi gördüm ama böyle giderse yükselir. Bak sen beni hiç dinlemiyorsun galiba.'' Masasının üzerindeki metal proküllüğünden kalın bir kohibo purosu çıkartarak tütürmeye başladı. Dumanları birbiri ardına savurarak konuşmaya devam etti. ''Benim piyasadan ve tüm olup bitenlerden çok iyi haberim var. Sen benim bu ofiste mi yaşadığımı zannediyorsun?'' Evet, dünya ekonomisini de yakından izliyorum. Bak Arjantin ödeyeceği 2.9 milyarlık borcunu IMF'ye ödemedi. Ne mi oldu? Haberin yok demek. IMF yeni bir yardım paketi açtı. Gördün mü? Borsaya dikkat et. Dünya borsalarına bak. İsveç kralı Gustav bile borsada 14 trilyon para batırmış. Demek ki bu ofiste yaşamıyormuşum değil mi? Süper benzin 1.755.000 lira. Mazot 1.349.000 lira. Dolar 1 milyon 392 bin lira. Euro 1 milyon 624 bin lira. Ya gördün mü senden çok biliyorum. Sen söyle bakalım metro bileti kaç lira? Yanıldım bak işte. 1 milyon lira. Sen ekmeğin fiyatını bile bilmiyorsundur. Kalkmış bana ahkam kesiyorsun. Burası İstanbul. Öyle senin bankacılık eğitimi aldığın Hidelberg'e benzemez. Sen önce dışarı çık sokaklara. Merak etme ben orayı da bilirim. Brooklyn'i de Bronx'u da. Ama ben İstanbul'u iyi bilirim. Burada senin bankacılık safsataların sökmez. Ben tam iş isterim. Hesabını kitabını ona göre yap. Bugün çarşamba, 1 Ekim 2003. Sana bir hafta süre. Haftaya yetependim. Telefonu kapattı. Hoş geldin Batı dedi. 40'lı yaşların sonunda yakışıklı, açık alınlı, simetrik bir yüz yapısına sahip, beyaz dişli, güneşten yanmış biten Oldukça bakımlı biriydi. Zeki ve pratikliği seven insanlara özgü bakışları vardı. Beyaz İtalyan yaka kolları manşetli bir gömlek giymiş, kalın etli ipekten düz gümüş rengi bir kravat takmıştı. Açık gri düble paçalı kaşe pantolon, altında koyu siyah borsalino ayakkabılar vardı. Hoş bulduk Akabey dedim. Nasılsınız? Prosundan kuvvetli bir duman çekip yana doğru üfledi. Görüyorsun işte bankacıyım diye geçinen çaylaklara bankacılık öğretiyorum. Bunlar dışarıda bir okul bitirip oradan da bir diploma edindiklerinde kendilerini dev aynasında görürler. Tam o sırada Begüm elinde gümüş bir tepsiyle kahvemi getirdi. Akaya dönerek size sormadım Akabey telefondaydınız bir şey alır mıydınız? Daha sonra şimdi Batı Bey ile görüşeceğim diyerek gülümsedi. Evet Batı Bey evet şimdi asıl kendi meselemize dönelim. ''Eşimi, çok sevgili eşimi Miami ile Küba arasında bir deniz kazasında kaybettim. Çok üzüldüm dedim, başını sağ olsun. Sağ ol, Amerika'nın tüm doğu kıyılarını vuran Isabel kasırgasına yakalanmışlar. Nevşah denizi çok severdi. Benden, hatta bankasından bile çok. Sana açık ve net konuşacağım Batı.'' ''Purosundan bir duman daha çekti, yüzünde gölgeli bir ifade vardı.'' Jacksonville'de oturan, yelkenli meraklısı genç sevgilisiyle olmak, onunla beraber Eylül tatilini geçirmek, denize açılmak için Amerika'ya gitmişti. Karayiplerde tekneyle gezmeyi planlamıştı. Gitmeden bana da pılımı pırtımı toplayıp hayatından çıkmamı, beni bir daha görmek istemediğini söylemişti. Hatta aile avukatını çağırıp boşanma davamızı açması için özel vekalet bile vermişti. Anlaşmalı bir boşanma olacaktı. Bana sarı yerdeki villayı ve para olarak da 500 bin doları verecekti. Hiç yoktan iyidir diye düşünmüştüm. Salla gitsin dedim kendi kendime. Ömür boyu bu manyak kaprisli karıyı mı çekeceksin? Ama avukatı olacak salak. Aslında salak dememeliyim. Dahi ve kurtarıcım demeliyim. Düzeltiyorum. Çok değerli bir insan olan avukatı, onun için çok büyük bir hata benim için de çok yararlı bir karar verdi. Nevşah Hanım, şu anda adli tatil var. ''Eylül sonunda siz tatilinizden dönünce bu işi hallederiz. Sizi tek celsede boşatırım.'' dedi. Sonra da bana dönerek ''Sizce de bir sakıncası yok değil mi Akabe?'' diye sordu. ''Ne sakıncası olabilirdi ki?'' ''Tamam.'' dedim. ''Nefşah Hanım ne derse öyle olsun.'' Böylece Nevşah Hanım tatile çıktı ve dönmedi. Bana anlamlı bir ifadeyle baktı. ''Bir zamanlama hatası.'' ''Purosundan bir duman çekti.'' 500 bin dolar ve orası burası çürümüş dökük bir villa yerine koca bir banka aktifiyle pasifiyle bana kaldı. Şaşırarak sordum. Başka mirasçısı var mıydı? Hayır. Anne ve babasının tek çocuğuydu. Anne ve babası da hayatta değiller. Banka Nevşah babasından kalmış. Akın bankı babası kurmuştu. Eski bankacılardandır. Erkek çocuğu olmayınca da kızını erkek gibi yetiştirmiş. ''Bankacılığı öğretmiş ve sağlığında da akım bankın başına getirmiş. Tabi amcalar, amca çocukları, dayılar, kuzenler var ama yasal tek mirasçısı benim. Bankanın bana kaldığını duyduklarında hepsi köpek gibi oldular. Sizi tebrik ederim dedim.'' Boşver gibisinden bir el işareti yaptı. ''Bunları sana neden anlattım biliyor musun? Benim özelimi bilmen için. Ben de senin özelini biliyorum da ondan.'' Bu aramızda bir eşitlik, bir güven ve en önemlisi de destek yaratır. Tıpkı Sicilyalıların Cosa Nostra dedikleri gibi. Aslında seni buraya çağırmam, burada oluşun, konuşmalarımız, hepsi ayrıntı. Ben sonucu çok önceden biliyordum. Nasıl gibilerinden baktım. Ben sana iş teklif edeceğim, sen de kabul edeceksin, hepsi bu. Seni neden seçtim? Hatırlıyor musun birkaç yıl önce tam bankta hisse senedi işindeyken sana gelmiştim ve bana bir portföy hazırlamıştın. Dürüst, aklı başında işini bilen biriydin. Benimle ilgilenmiş, para kazanmama yardım etmiştin. Belki sen farkına varmadın ama yaptıklarınla üzerimde çok iyi bir etki bırakmıştın. Ta dipten, en alttan gelen biriydin. Kum kapıdan, onca bitirimin arasından sıyrılmış, okumuş, tırmalamış, bileğinin hakkıyla bir yere gelmiştin. Her iki tarafı da iyi biliyordun. Sonra Grand kumarhanelerinde yöneticilik yapmıştın. Rahmetli Cengiz gibi bir adamın tüm güvenini kazanmıştın. Gece hayatı ve o plastik yaşam tarzı seni sarmadığından finansa girmiştin. Tam bankta yükselmiş, bankayı da yükseltmiştin. Bu ne demekti? Ekmek yediğin yere arkanı dönmüyordun, kazandırıyordun. Yani sadık bir kapoydun. Sonra bankanız kapatıldı. Hayat senin için zorlaştı ama... Bu seni hiç mi hiç yıldırmadı? Yine iş buldun, çalışmaya başladın, derdine yanıp kendini acındırmak yerine işine gücüne baktın. Söyledikleri sanki 40 yıllık bir arkadaşımın ağzından çıkarmışçasına doğru şeylerdi. Gerçekten de beni çok iyi tanıyorsunuz dedim. Her neyse birbirimizi tanıyoruz diyelim. Ben piyasayı, ortamları, ekonomiyi çok iyi bilirim. Ama bürokrasiden, sizin anladığınız anlamda profesyonel banka yönetiminden anlamam. Bana bankacılık işinden çok iyi anlayan ve benim yanımda, benim safımda yer alacak, benim doğrularımla gidecek bir insan lazım. Prosundan bir duman daha çekip eliyle aşağıyı işaret etti. Aşağıdaki yalaka yöneticilerle çalışmak istemiyorum. Gözlerimin içine baktı ve aramızda bir an sessizlik oldu. Var mısın? Benimle çalışmaya, birlikte para kazanmaya. Ne söyleyebilirdim ki? Her şey apaçık ortadaydı. Varım dedim. Aka gülümsedi. Şimdi bir kahve içerim dedi ve masasındaki telefondan Begüm'ü çağırdı. Begüm içeri girince ben konyaklı bir filtre kahve alayım. Sor bakalım Batı Bey ne içer? Begüm bana döndü, aynısından dedim. Batı Bey artık bizimle çalışacak Begüm. Aa çok sevindim, sizi tebrik ederim. Teşekkürler Begüm Hanım dedim. Biraz geçince Begüm kahvelerimizle içeri girdi. Servisi yaptıktan sonra Aka'ya dönerek sordu. Aka Bey, çerçeveci geldi resimleri getirmiş. İçeriye alayım mı? Tabii gelsin dedi. İçeriye elinde iki tane resim çerçevesi olan gençten biri girdi. Gel delikanlı şöyle sağdaki duvara ikisini de yan yana yerleştir. Çerçeveleri getiren genç her iki fotoğrafı da büyük bir titizlikle duvara çaktı. Aka elinde purosuyla koltuğundan kalkarak fotoğraflara baktı. Şunu biraz daha sağa doğru. Tamam çok iyi dedi. Bana dönerek bir çerçevenin düzgün durmaması uğursuzluk getirir derler. Ve bir şey daha. Her şey her şeyle ilintilidir. Anlayacağın en ufak bir ayrıntıda bile bir şeylerin ters ya da olumsuz gitmesi yapacağın diğer işlere de yansır. Diyalektik olayı dedi gülerek ve göz kırptı. Çerçeveci genç saygılı bir sesle başka bir emriniz var mıydı efendim dedi. Yok teşekkürler çerçeveleri beğendim. Dostça gencin omzuna dokundu. Gidebilirsin tamamdır. İyi geceler efendim. Akak ak, koltuğuna oturarak kahvesinden bir yudum aldı. Bu resimdekileri tanır mısın Batı? Resimlere baktım bir anlam veremedim. Bilmiyorum dedim. Siyah beyaz fotoğraftaki Carlo Gambino'dur. Bir iş adamı. Ama sıkı dostluk anlamında New York'taki Gambino ailesinin kurucusu bir İtalyan. Tam bir Sicilyalı. Palermo'da doğmuş. Genç yaşlarda beş parasız olarak kaçak yollardan New York'a gelmiş. İtalyanlara ait bir kamyon şirketinde az bir maaşla çalışmaya başlamış. Sonraları kaçak içki işine girmiş. Oldukça iyi para kazanmış. İkinci Dünya Savaşı sonrası yasal ticarete yönelip İnşaat, tekstil, gıda ve nakliye gibi sektörlere girip zirveye çıkmış. Sorunları savaş yerine barışçı yollardan çözmeyi bilen, akılcı, kurnaz, makyavirist yönleri sayesinde zamanla Capo di tutti capi olmuş. Sıfırdan gelen biri için oldukça büyük bir başarı. Bir de alçak gönüllü her zaman dostlarını kollayan mütevazi bir yaşam sürmüş. Eliyle fotoğrafı işaret etti. Fötür şapkalı, Siyah kaşmir palto giymiş, gaga burunlu, gülümseyen yaşlı bir adamın fotoğrafıydı. Dikkatlice baktım. Gözleri, evet gözleri bir başka bakıyordu. Gözleri dedim. Onun farklı biri olduğunun işareti. İşte tamam. Olayı hemen kavradın. Benim hobimdir. New York özellikle Gambino'lar ilgimi çeker. Bu tür konular hakkındaki kitapları severek okurum. Bu fotoğrafı da buraya astım. İnce bir espri olsun diye. Geçenlerde kambiyo müdürümüz geldi. Gerçek bir yöneticinin nitelikleri diye bir yazı okumuş. Bana anlattı. Tabii fazla dinlemedim. Başımdan savdım. Bir daha geldiğinde gerçek bir yönetici görmek mi istiyorsun? Bu fotoğrafa bak diyeceğim. İşte sana gerçek yönetici. Yüzünün alacağı hali şimdiden merak ediyorum. Diğeri kim diye sordum. Bej rengi polo yaka tişörtlü alnı açılmış orta yaşlarda yüzünde kararlı bir ifade... Kolunda altın bir Rolex taşıyan, genişçe bir deri koltuğa oturmuş bir adamın fotoğrafıydı. Ha, o da Tony Soprano. Fütüristik bir iş adamı. Yani günümüzün kahramanlarından biri. Aslında bir dizi film kahramanı. Ama öyle ilginç biri ki. Ve yöneticili konusunda çok ilginç fikirleri var. Sopranolar diye bir dizi var. Belki izlemişsindir. Yok bilmiyorum. Ben tümünü izledim. Hatta arşivimi aldım bile. İnan bana yöneticilik konusunda eğitim el kitabı gibi bir dizidir o. DVD'leri çıktı. İlk fırsatta edin ve izle. Çok şey öğrenirsin. Bakışlarını bana çevirdi. Yüzünde ciddi farklı bir ifade vardı. Her neyse. Yarın sabah işe başlıyorsun. Benim özel finansman müdürüm olacaksın. Begüm sana başlangıç için 10 milyar verecek. Yanlış anlaşılmasını istemem. Güç günler geçirdiğini biliyorum ve sana yardım ediyorum. Ki sen de bana edesin. Sağ olun. Bu miktar senin için yeter mi? Çok bile. Mütevazilik yok. Verileni almalısın. Benim paramı da hak etmelisin. Bana kazandır. Ben de seni zengin edeyim. Aşağıda bir sürü yalaka emir bekliyor. Ama ben seni seçtim. Dışarıdan birini. Neden mi? Bana yakın olsun diye. Bana sadık olsun diye. Ben sadakate inanırım. Bana sadık olan, bağlı olan biri için her şeyimi ortaya koyarım. O kişiyi sınırsızca severim. ''Benim sırtımı rahatça döneceğim birisine ihtiyacım var. Herkesin yüzüme gülerken ne düşündüklerini çok iyi biliyorum. Bedavadan mirasa kondu, banka sahibi oldu diye kıskançlıktan geberiyorlar. Dışarıdaki rakiplerim beni hiçbir şeyden habersiz zannediyorlar. Kalkıp bankayı satar mıyım diye nabız yokluyorlar. Daha veraset beyannamesini bile vermeden. Ama tümünün hevesleri kursağında kalacak. Bankayı satmaya hiç niyetim yok. Ben savaşın içinde olmak istiyorum.'' Kaypakça kaçmayı hiçbir zaman yeylemem. Ve hedefim bankamın gelirini olabildiğince artırmak. Sen de bana yardım edeceksin. Sanırım birbirimizi anladık. Bu zor günümde bana elini uzatmış tek kişisiniz. Yanınızdayım. Ekibimi kurabilir miyim? Elbette sana kalmış. El sıkıştık. İzninizle diyerek kapıya yöneldim. Bir şey daha. Topuklarımın üzerinde dönerek baktım. Buyurun. Sevgilin sana dönecektir. Kendini yıpratma göreceksin. İyi akşamlar Akabey dedim. Sana da. Ve yüreğimde sevgi büyük, sonsuz, umutlu. Arthur Rimbaud. Akanın yanından ayrılmış, Begüm'den aldığım iki deste halindeki on milyar lirayı ceketimin iç ceplerine koymuş bankadan çıkmıştım. Hiç düşünmeden öylesine bir boşluk hissiyle dolu Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne gelip karşıya geçtim. Opera pastanesi doluydu. İstiklal Caddesi'ne doğru yöneldim. Saat 21'i geçmesine rağmen cadde yoğunluğundan hiçbir şey kaybetmemişti. Bir süre öylesine yürüdüm. Galatasaray Lisesi'ni geçerek tünele doğru geldiğimde hava biraz yumuşamıştı. Ne garip bir gündü. Sabah beş parasız ve işsizdim. Bir emlak satışı için evrak takibi yaparken ne gelişmeler olmuştu? Alev'den beni terk ettiğini belirten bir mesaj almış, hemen ardından bir iş görüşmesine çağrılmıştım. Hoş, Akan'ın durumunun yanında benim durumum ne kadar önemliydi ki? Onun hikayesi tam filmlik. Tesadüfün böylesi denilecek türdendi. Tam bir dipten zirve olayı. Banka sahibi varlıklı eşiyle ayrılığın kıyısına kadar gelmiş Eşinin ani ölümüyle bir anda bankanın sahibi oluvermişti. İş yöneticisi ya da CEO'ların yazdığı kitaplar yerine mafya kitaplarını okuyan, filmlerini izleyen akıllı ve oligark bir kişilik yapısı vardı. Bense şu anda işi olan biriydim. Bir süreden beri parayla karşılaşmamış ceplerime para hem de sıcak para girmişti. Ne yazık ki cebim dolu olsa da Yüreğimde büyük bir boşluk oluşmuştu. Tünelin önüne geldiğimi fark ettim. Loş ışıkların yanmakta olduğu gramofon kafede kimseler yoktu. Alev'i aramalı, ona bu gelişmeleri yeniden oyuna dahil edildiğimi söylemeliydim. Şu anda işsiz biri değildim, yarın gidecek bir adresim vardı. Bir bankanın gerçek sahibi tarafından uzunca ve dostça geçen bir konuşmanın ardından olmuştu. Anlatacaklarım Alev'i mutlu edecekti. Sanki o mesaj hiç çekilmemiş, o yazılanları hiç görmemiş gibi davranmalıydım. Onu şık bir restorana davet etmeli, baş başa eski günlerdeki gibi sıcak, birbirimizi ilgilendiren, hoşlandığımız, birlikte aynı tatları aldığımız sohbetlerimiz eşliğinde yemek yemeliydik. Bu tatsızlığa bir son vermek çok iyi olacaktı. Ona şu an cebimde olan paradan da söz eder, hatta bir kısmını da verebilirdim. Tamam şu anda yapılacak en iyi şey buydu. Hemen telefona sarılıp bir no'lu tuşa bastım. Bu Alev'in numarasıydı. O benim için hep birinciydi. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayınız. Bu anonsla karşılaştım. Cebi kapalıydı. Telefonumun hafızasındaki iki no'lu tuşa bastım. Bu da Alev'in ev numarasıydı. Telefonu ardarda arda çaldırmama rağmen açan olmadı. Demek ki evde de yoktu. Tünelden aşağı şişhaneye doğru yürüdüm. Hava serinlemeye başlamıştı. Sokaklar bomboştu. Ana caddeye ulaştığımda ilk geçen taksiyi işaret edip durdurdum. Araca binip sürücüye akatlara gitmesini söyledim. Saatime baktım, 22 olmuştu. Tarlabaşı, Taksim, Harbiye, Osman geçtik. Şişli'ye geldiğimizde tekrar aradım. Sonuç yine aynıydı. Her iki telefon da yanıtsızdı. Gayret Gayrettepe, Levent, Akmerkez'in önünde ücreti ödeyerek araçtan indim. Akmerkez'in kapanış saatiydi. Caddenin karşısına geçerek Zeytinoğlu Caddesi'ne girip aşağıya Alev'in oturduğu eve doğru yürümeye koyuldum. Apartmanın önüne geldim. Dairesi girişin altındaki katta caddeye cepheliydi. Işıkları yanmıyordu. Kapı ziline birkaç kez bastım. Kapıyı açan olmadı. Çaresizlik içinde tekrar cep telefonunu aradım, kapalıydı. İçime kötü şeyler doğuyordu ve korktuğum hep başıma gelirdi. Birden Aka'nın söyledikleri aklıma geldi. Sevgilin sana dönecektir, kendini yıpratma göreceksin demişti. Kuşkusuz, dostça ve art niyetsiz bir uyarıydı. Hakkımdaki her şeyi araştırmış olan Aka, doğal olarak alevle olan ilişkimi de biliyordu. Ve dışarıdan bir bakış olarak değerlendirmede bulunmuştu. Bunları neden sana anlattım? Benim özelimi bilmen için, ben de senin özelini biliyorum da ondan, böyle demişti. Bir süre civarda tur attım. Bilmediğim sokaklardan geçtim. İnsanlar sıcak evlerinde oturmuş, televizyon seyrediyor, konuşuyor ya da uyuyordu. Bense içimi kemiren bu aşk acısıyla daha düne kadar yanımda olan hayatımın en önemli insanını bulamıyor, ona ulaşamıyordum. Yaşamakta olduğum belirsizlik nedeniyle şaşkın ve bir o kadar da bitkindim. Tekrar apartmanın önüne geldiğimde ışıkları hala sönük, cep telefonu hala kapalıydı. Artık bir şeylerin döndüğünden iyice emindim ama bu emin olma duygumu bir kanıtla kesinleştirmek niyetindeydim. Üç bina uzağında kuytu bir köşeye geçip gittikçe artan soğuğa aldırmayarak sabırla beklemeye başladım. Zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum ama uzun bir süre bekledim. Sonra ansızın onu hissettim. Beyaz bir araba binanın önünde durdu. Alev arkada kısa saçlı şişmanca bir kadının yanında oturuyordu. Önde de sürücü veya başka bir adam vardı. Yaklaşık 10 metre ötelerinde duruyordum ve arkaları bana dönüktü. Birden o yöne yürümek, aleve haddini bildirmek isteğiyle bir adım attım. Ama nedense devam edemedim. Bu korktuğum ya da çekindiğimden değildi. O anda Alev'e karşı duyduğum bir acıma hissiydi. Tam o sırada gök gürledi, şiddetli bir yağmur başladı. Böylece bir adım atmış halde yağmur altında kala kalmıştım. Alev indi, araç hareket edip uzaklaşırken koşarak evine girdi. O anda onu arayabilir, önceleri defalarca kaldığı evin kapısını çalabilirdim. Ama bunların hiçbirini yapmadım. Göreceğimi görmüş, alacağım dersi almıştım. Terk edilişin derin acısıyla içim sızlayarak yağmurun altında uzun bir süre yürüdüm. Demek ki hepsi buydu. Burada sadece para kazanmak için bulunduğumuzu hepimiz biliyoruz. Boiler Room Bir aşkın acısının üstesinden gelmenin en iyi yolu güçlü olmaktır. Şimdi yeni bir gün başlıyordu. Dünden farklı olarak içimde büyük bir heyecan duyarak uyandığımda saat 7.14'tü. Hemen bir duş alıp tıraş oldum. Kendime sıcak bir kahve hazırlayıp buzdolabından çıkarttığım bol zeytinyağlı yeşil zeytinlerden yedim. Elbise dolabımdan çıkarttığım lacivert klasik iki düğme bir takım elbise, beyaz gömleği giyip düz koyu füme bir kravat taktım. Tam kapıdan çıkmak üzereyken ani bir hareketle oturma odasına dönerek komodinin üstündeki Alev'in fotoğrafına baktım. Bir gün beni anlayıp döneceğini biliyorum dedim ve ekledim. Sana verdiğim değeri hiç kimse veremez. Hiç kimse senin ruhunun derinliklerine benim gibi inemez. Sana hitap edemez ve hiç kimse seni benim sevdiğim gibi sevemez. Ruhumda ona olan inancımla, ve yeni bir işe başlamanın verdiği o gizemli coşkuyla içim içime sığmıyordu. Tam sekizde akım bankın önündeydim. Kapıdaki güvenlik elemanlarına kendimi tanıtarak içeri girdim. İkinci kattaki genişçe bekleme odasına geçerek beklemeye koyuldum. Yarım saat sonra Begüm geldi. O Batı Bey günaydın erkencisiniz. Simsiyah saçlarını toplamış siyah ceket aynı renkte ayakkabılar giymişti. Kolundaki Hiti tarzı kalın takı dikkatimi çekti. ''Günaydın Begüm Hanım'' dedim. ''Gelin benim odama geçelim, bir şeyler içeriz. Bu arada sizin ofisinizi de hazırlatıyorum.'' ''Tamam'' dedim. Asansörle altıncı kata çıkıp Begüm'ün odasına geçtik. Telefona sarıldı. ''Ne alırdınız?'' ''Bir orta kahve'' dedim. ''Nergis Hanım, bir orta kahve, bir de portakal suyu getirir misiniz?'' Çok geçmeden genç bir servis elemanı portakal suyu ve kahveyi getirdi. Bir gün tebessüm ederek sordu. Bu aralar piyasayı nasıl görüyorsunuz? İlginç beklentiler var dedim. Ne gibi dedi? Yargıtay'ın dehapla ilgili verdiği karar sonucu seçimlere itirazlar başladı. Seçimler iptal olursa, yani yeniden seçime gidilirse piyasalar karışır. Evet bence de. Peki seçim kurulu seçimleri iptal eder mi? Edeceğini sanmıyorum. İtirazları reddedecektir. Bu da dövizi ve faizi düşürür. Borsa çıkışa geçer. Peki 8,5 milyar dolarlık Amerikan yardımı gelir mi dersiniz? Pek yardım olduğu söylenemez. Bu bir borçtur. Anlaşması yapılmış. Bu para gelirse dolar daha da aşağı yapar. Gazetelerden okuduğum kadarıyla taksit taksit ödeme yapacaklarmış. ''Tabii, Irak'a asker yollamamızı istiyorlardır. Yoksa neden boşu boşuna versinler ki?'' ''Tabii ki.'' ''Borç alacağız.'' diye seviniyorlar. Oysa kimse kimseye karşılıksız borç vermez. Hem bu paranın bir de faizi var, öyle değil mi? Haklısınız. ''Bugünlerde her yerde savaşa hayır, Irak'a asker göndermeyin kampanyaları yapılıyor. Hem bizim askerimizin orada ne işi var? Baksanıza, her gün 2-3 Amerikalı asker ölüyor.'' Tıpkı Vietnam'a döndü. Yani adamların topraklarını işgal etmişsin, kalkıp sana hoş geldin diyecek halleri yok ya. Irak'a işgal ettiler. Kaç ay oldu ama hala Saddam'ı yakalayamadılar. Görünüşe göre de yakalayamayacaklar. Bu sırada telefon çaldı. ''Buyurun.'' ''Tamam, çok iyi. Hemen geliyoruz.'' ''Bir gün bana dönerek, ofisiniz hazırlanmış. Bir bakalım isterseniz.'' dedi. Beşinci kattasınız. Akabe Bey sizin kendisine yakın olmanızı istedi. Beraberce merdivenlerden bir kat aşağı indik. İşte burası. Nasıl? Hoşunuza gitti mi? Yaklaşık kırk metrekare bir odaydı. Duvarlar kirli beyaz boyalı, içerideki tüm eşya genişçe bir cam masa ve siyah deriden bir koltuktan oluşmuştu. Çok iyi dedim. Pencereye yaklaşarak aşağıya İnönü Caddesi'ne baktım. Manzarası da güzelmiş. ''Beğendiğinize sevindim. Diğer koltuklar da neredeyse gelir.'' ''Sorun yok.'' dedim. ''Telefonunuz da hemen bağlanacak. Bir an önce bağlansa sevinirim.'' ''Binadaki teknik eleman ilgileniyordu. Bir şey sorabilir miyim?'' dedim. ''Bankanın balans hesaplarını kim tutuyor?'' E sanırım Zülfie Hanım. Günlük aktif pasif işlerinin son şekli onda toplanır. Bugün kendisiyle bir görüşme ayarlar mısınız bana?'' ''Birazdan haber veririm.'' dedi. ''O anda kapı çalındı. Girin.'' dedim. Üçlü bir siyah deri koltuğu taşıyan iki görevli içeri girdi. ''Koltuğunuzu getirmiştik, nereye yerleştirelim?'' dedi. ''Masamın tam karşısına.'' Görevliler koltuğu yerleştirirken kapıdan elinde bir siyah sehpa olan bir diğer görevli geldi. Begüm eliyle üçlü koltukla can masanın arasını işaret etti. ''Sehpayı buraya koyun.'' Koltukları getirenler çıkarken elinde iki tane telefon olan bir teknik servis elemanı kapıdan içeri girdi. ''Telefonlarınızı bağlamaya gelmiştim.'' dedi. ''Tamam.'' dedim. Telefonları masamın üzerine bırakarak dışarı çıktı. Az sonra da elindeki aletlerle içeri gelerek telefonları görüşmeye açtı. ''Oldu efendim. İlk telefon bina içi görüşmelerine ait. Diğeri ise dış görüşmeleriniz için.'' Bana kullanım detaylarını göstererek bilgi verdi ve çıktı. ''Begüm birbirimize baktık. Size zahmet oldu Begüm Hanım.'' dedim. Rica ederim ben yerime dönüyorum. Bir sorun olursa iki nolu tuşa basmanız yeterli. Bir nolu tuş Akabey. Akabey ne zaman gelir? Bugün 12.30 uçağıyla New York'a uçuyor. Sanırım haftaya dönecektir. Siz çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Ben bazı evraklara bakmak istiyorum mümkün mü dedim. Beşe basın Yasemin Hanım size yardımcı olur. Şöyle bir koltuğuma kuruldum. Yaklaşık 10 dakika hiçbir şey düşünmeden öylesine oturdum. Bir işin başında olmak, yeniden dönmek güzeldi. İşe bankanın geçen ayki bilançosunu incelemekle başlayabilirdim. Böylelikle bankamızın, artık ben de burada olduğuma göre bizim bankamız sayılırdı, bir şeye sahip çıkan onu daha iyi anlar ve korur. En son nakit ve döviz durumunu görmeliydim. Beş nolu tuşa bastım. İyi sabahlar Yasemin Hanım, ben Batı. Acaba ofisime uğramanız mümkün mü? Hemen geliyorum Batı Bey. Birkaç dakika sonra kapı çalındı. İçeriye kısa kesilmiş, küt saçlı, kalkık kaşlı, düzgün, hoş yüzü olan, otuzlu yaşlarında bir bayan girdi. Beş v yaka bir yün kazak, altında tek yırtmaçlı kahverengi bir etek vardı. Ayakkabıları klasik tipte ve bordo renkteydi. İyi günler Batı Bey, ben Yasemin, bankamıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, oturmaz mısınız? Karşımdaki üçlü koltuğa yavaşça oturdu. Banka hakkında biraz bilgi almalıydım. Size birkaç şey soracağım. Bu binada hangi bölümler var? Girişte halkla ilişkiler var. Birinci, ikinci ve üçüncü katlarda menkul kıymetler var. Dört ve beşinci katlarda ofisler ve toplantı salonu. Altıncı katta Akabey var. Daha önce Nevşah Hanım da orada mıydı? Hayır. Nevşah Hanım'ın ofisi Gayrettepe'deki merkez binadaydı. Kendisi Taksim'e hiç gelmezdi. Akabey Bey de orayı pek sevmiyor anlaşılan. Kendi ofisinin bu binada olmasını istedi, buraya yerleşti. Burasını seviyor. Şehir merkezinde olmak istiyor. Şu anda genel müdür kim? Zafer Bey. Onun ofisi? O burada değil, ana binada. Menkul kıymetler müdürünüz? Neriman Hanım. Hmm, demek bir bayan. Peki menkul kıymetler bölümünüz nasıl? Ne gibi nasıl? Yani müşteri portföyü açısından. Nevşah Hanım borsayı pek sevmezdi, pek ağırlık vermedi. O nedenle az ama kendine has bir müşteri portföyümüz var. İş hacmi küçük ama çok şükür. Eliyle koltuğun yanına vurdu. Hesaplarını iyi yapıyorlar, hiç açık vermezler. Neriman Hanım'la tanışmak isterim. Tanışırsanız bu binadaki herkesin sizden haberi var. Sesine gizemli bir hava vererek devam etti. ''Sizin yani patronun akrabası ya da çok yakın olduğunuzu zannediyorlar.'' Bana soran gözlerle bakarak ''Öyle misiniz?'' ''Öyleyim.'' dedim gülümseyerek. ''Ofisinizde fazla eşyada yok, çok boş görünüyor.'' ''Evet öyle.'' ''Bu insana yalnızlık hissi verir.'' ''İçimden zaten yalnızım.'' diye geçirdim. ''Sadeliği severim ben.'' dedim. Hayır, Batı Bey benim kastettiğim sadelik değil. Ben ofisinizin bir düzene girmesini kastetmiştim. Sadelik de düzenli olmak değil midir? Gözü yoran, dikkati dağıtan lüzumsuz birçok obje var. Onları doldurmak yerine yalınlığı tercih ederim. Yalınlık tabii çok çok iyidir. Ama çalışma ortamında en önemli unsur denge yaratmaktır. Bu da Feng Shui ile olur. Nasıl yani? Feng Shui bir Çin felsefesidir. Yaşamınızı güzelleştirip zenginleştirmek için önce yaşadığınız ve çalıştığınız alanlarda bir uyum ortamı yaratır. Bu uyumu oluşturmanın yolu da Feng Shui'den geçer. Nedir bu Feng Shui? Rüzgar ve su anlamına gelir. Ama anlamından çok daha önemlisi insan yaşamını daha iyiye, mutluluk ve evrensel uyuma taşımasıdır. Çalışma ortamınızda Doğru ve Feng Shui'ye uygun bir alan yaratırsanız, iş yerinde en iyi verimi siz alırsınız. Dönerek camın olduğu bölümü işaret etti. Örneğin şu pencerenin yanına küçük bir akvaryum koyabilirsiniz. Bu size bol para kazandıracaktır. Ya da masanın yanındaki bir bölüme bilgisayar, faks gibi kariyeri simgeleyen objeler koyabilirsiniz. Kısacası çalışma ofisinizdeki belirli bölümlere... Bir takım objeler yerleştirerek sizin için iyi olacak pozitif bir enerji alanı oluşturabilirsiniz. Diplomatik bir şekilde konuyu değiştirdim. Geçen ayın kesinleşmiş bilançosunu görmek istiyorum dedim. Acaba bana getirmeniz mümkün mü? Tabii ne zaman getireyim? Mümkünse şimdi. Yasemin ayağa kalkarak hemen getiriyorum dedi. Az sonra bilanço önümdeydi. Tamam dedim artık iş yapalım. O gün Akın Bank'ın 2003 yılı Eylül ayı kesinleşmiş bilançosunu ve dip notlarını inceledim. Ertesi gün aynı yılın Temmuz ve Ağustos ayının bilançolarıyla aynı dönemlerinin nakit giriş çıkışlarına göz atıp notlar aldım. 4 Ekim'in Cumartesi 5 Ekim'inde pazar gününe gelmesi beni durdurmamıştı. Otomatiğe basmış yoğun bir şekilde çalışıyordum. Bu bankaya bir iş yapmak için getirilmiştim. Tatille hafta sonuyla işim olmazdı. Kendimi yoğun bir çalışma temposuna kaptırdım. O hala kafamda ve yüreğimdeydi. Unutamamıştım. Sızı ve acı bitimsizdi. Aktiflerin pasiflerin içine daldıkça biraz olsun hafifliyordu. Akın Bank'ın 2003 yılına ait tüm defter bilgilerini ezberlemiştim. Pazartesiden perşembeye kadar bankanın eski yıllarına ait kar rasyolarına, hesap hareketlerine daldım. Bu süreçte tamamen yalnızdım. Bankadaki kimseyle görüşmüyor, yemeklerimi bile ofisime getirtiyor, isteyeceğim evraklar için Yasemin'e, çay kahve gibi şeyler için de bizim kata bakan servis görevlisine telefon ediyordum. 10 Ekim Cuma günü bankanın tüm ekonomik yapısı kafamın içindeydi. Öyle ki bu bankada en kıdemli elemandan bile bilgiliydim. Temel olarak küçük çaplı bir bankaydı. Piyasanın gidişatı da kar etmemize engeldi. Şu anda döviz satarak para kazanamazdınız. Dolar 1 milyon 388 bin liraydı ve olsun olsun 1 milyon 400 bine çıkar, sonra da 1 milyon 350'ye inerdi. Euro'da da durum aşağı yukarı dolar seyrindeydi. Dünkü kapanış fiyatı 1 milyon bin liraydı. Eski günlerin lider ve sürekli kar getiren parası pound'un hali içler acısıydı. 2 milyon bin, 2 milyon 300 bin arası yaşlı biri gibi uyukluyordu. Faizler oldukça düşmüştü. Çok dar bir bant içindeki yatay seyrini koruyordu. Bono faizleri %31 civarındaydı, daha da düşebilirdi. Bankada vadeli mevduatta para tutan mudi sayısı azdı. Bankamızın kredilerinin tümü sigortalı ve oldukça sağlam kefaletlere dayalıydı. Kuvertürler de fena sayılmazdı ama tüm bunlar beni tatmin edecek, gözümü parlatacak şeyden yoksundular. Genel olarak piyasanın gidişine baktım. Irak'a asker gönderme ile ilgili tezkere meclisten geçmişti. Ama muhalefet ve sivil toplum kuruluşları bu kararı sürekli protesto ediyorlardı. İktidar, YÖK ve üniversite yöneticileriyle de bir uyuşmazlık içindeydi. El konulan İmar Bankası mudilerine 3 aydan bu yana paranızın tümü devlet garantisinde en kısa zamanda hepsi ödenecek denilmesine rağmen hiçbir ödeme yapılmamıştı. Bu da sürekli protestolara yol açıyordu. Avrupa Birliği'ne girmemişse uzak bir hayal gibiydi. Anayasa Mahkemesi ek taşıt vergisi alınmasına iptal kararı vermişti. Ekonomik gidişatta istikrarsızlık vardı. Tüm bu olumsuzluklar içinde borsada bir çıkış vardı. Endeks yükseliyordu. Dünkü kapanış 14.907 puandaydı. Daha da yükselecekti. Buna adım gibi emindim. Yığınlar felsefesi değişmezdi. Bir hareket yükselişe geçtiğinde herkes ona katılmak isteğiyle harekete geçerdi. Masamdan kalkıp pencerenin yanına geldim. Aşağıya cuma gününün tüm yoğunluğunu taşıyan caddeye baktım. Yağmur hafifçe çiseliyordu. Gökyüzü koyu bulutlarla kaplıydı. Hava serinlemişti. Caddenin sıkışık trafiği aynı yöne ilerlemek için çaba sarf eden arda sıralı araçlar vardı. Cama yağmur tanecikleri vuruyor. Bulutlar gökyüzünde ağır ağır hareket ediyordu. Uzunca bir süre öylece pencereden bakmayı sürdürdüm. ''Zaman öylece durmuştu. Pencerenin yanında tüm yorgunluğumun geçmiş olduğunu, içime bir enerji dolduğunu hissettim. Adeta bir meditasyon sonrası rahatlığı içindeydim. Düşüncelerim berraklaşmış, yalın bir sadeliğe kavuşmuş, bir arınmışlık hissiyle dolmuştum. Kendi kendime ''Borsa'' dedim. ''Borsa'' ile başlamalıyım. Yağmur yağmaya devam ediyordu.'' ''Ve yola devam edeceğiz.'' Michael Carleone, The Godfather filminden. Cumartesi günü bankaya gitmedim. Saat 11'e kadar uyudum, iyice dinlendim. Evden çıkıp Taksim'e kadar yürüdüm. Serin bir hava vardı, gökyüzü parçalı bulutluydu. İstiklal Caddesi'nin girişindeki büfeden havuç-portakal karışımı bir meyve suyu içtim. Gazete bayinden iki gazete alıp, süt işin üst katında sıkı bir kahvaltı edip gazetelere göz attım. Askerler ırak girmeye hazırlanıyordu. Nobel Barış Ödülü'nü İranlı bir kadın yargıç almıştı. Yerel seçimlerin tarihi 24 Mart 2004 olarak belirlenmişti. Maliye Bakanı iptal edilen ek taşıt vergisi için yeni bir kaynak bulmak üzere çalışmalar yaptığını açıklıyordu. Sinemalarda bu hafta İtalyan işi ve Amerikan pastası filmleri gösterime girmişti. Çin ilk insanlı uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyordu. Borsa haftayı 15.420'den kapatmıştı. Dolar 1.390.000, Euro 1.641.000 liraydı. Bir keyif çayı daha içip hesabı ödeyip oradan ayrıldım. Saat 1'e geliyordu. Daha şimdiden İstiklal Caddesi hareketlenmeye başlamıştı. Taksim yönüne yürüdüm. Anıtın orada karşıya geçerek Aksaray dolmuşlarına bindim. 900 bin lira ücret ödedim. Çok geçmeden araç hareket etti. Tarlabaşı, şişhane, un kapanı yoluyla Aksaray'a geldik. Araçtan inerek yeni kapıya doğru yürüdüm. Çocukluk dönemimde sakin bir semt olan bu bölge, şimdilerde Doğu bloku ülkelerinden gelen insanlara hitap edecek şekilde tasarlanmıştı. Vitrinlerinde Rusça yazılar olan işyerleri, lokantalar, ucuz biraneler, kalitesiz otellerle doluydu. Gecenin ilerleyen saatlerinde işyerleri kapanıyor, fuhuş ticareti hareketleniyordu. Eski bulvar sinemasının yerinde bir pasaj vardı. Hayriye tüccar caddesini geçerek Nişancaya geldim. Yol boyunca sağlı sollu işyerleri ve oteller vardı. Sağ kolda Kızılayın yanında hem yazlık hem de kışlık bölümleri olan Nişanca Nil Sineması da çoktan tarih olmuştu. Yerinde bir otopark vardı artık. Şimdi burada birine sorsam ne sineması burada sinema falan yok derdi. Türkeli Caddesi boyunca ilerleyişimi sürdürdüm. Neyse ki sağ kolda bulunan tarihi Nişanca Hamamı yerli yerindeydi. Bu görüntü beni biraz olsun rahatlattı. Ne yapsalar, ne kadar yıkmaya çalışsalar da Tarih direniyordu. Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalan surlar, camiler, kiliseler, hamamlar, sarnıçlar, binalar dökük ve bakımsız da olsalar dirençlerini sürdürerek adeta bir ayakta kalma mücadelesi veriyorlardı. Bu bölgenin en büyük özelliği İstanbul'un ilk kurulduğu yıllardan beri var olan tarihi yarım adanın içinde yer almasıydı. Yürümeyi sürdürdüm. Çift gelinler caddesini geçerek sağ sapıp kum kapı meydanına geldim. Kum kapı önce Bizans sonra da Osmanlı'nın denize kıyısı olan sur kapılarından biriydi. Sahil kıyısında olmasından dolayı bir zamanlar deniz ticaretinin yapıldığı, sonraları balıkçılığın ağırlık kazandığı önemli bir semtti. Çocukluğum bu semtte geçtiğinden kendimi tüm yaşam sürecim olan 35 yıl boyunca hep buralı hissetmişimdir. Buraya karşı her zaman anlatılmaz bir sevgi duymuşumdur. İstanbul nüfusunun günümüzden çok çok az olduğu 70'li yıllarda evimizden çıkıp iki sokak arkamızdaki tren köprüsünün altından geçer, kendimizi Marmara Denizi'nin masmavi serin sularına atardık. Semtin dokusuna Rum, Ermeni ve Türklerin iç içe, ve dostça yaşadığı bir mozaik hakimdi. 80'li yıllara gelindiğinde semt dışarıdan gelen göçle ve yerli halkın kentteki diğer yerleşimlere geçmesiyle bir değişim yaşadı. 90'lı yıllardaysa semtin bir bölgesi tamamen araç trafiğine kapalı hale getirilmiş, günümüz kumkabı meyhaneleri böylece oluşmuştu. Daha önceleri meyhane olarak kör agop, çamur şevket, canlı balık, küçük deniz, Meyhane sonrası kaymaklı ekmek kadayıfı yemek için de Boris'in sütçü dükkanı vardı. Bu saydıklarımdan hiçbiri bugün yok ama zamanında hepsini iyi bilirdim. Bu anımsamalarla Çaparış sokakta bulunan eskiden beri tanıdığım biri tarafından işletilen bir balık lokantasından içeri girdim. Öyle saatler olması nedeniyle içerisi boştu. Bir komi masalara örtü yerleştirmekle meşguldü. Kolay gelsin dedim. Sağ ol abi. Cihan Usta'ya bakmıştım. Karşı sokaktaki kahvede abi haber vereyim mi? Çok iyi olur zahmet olacak. Ne zahmet abi sen geç otur ben geliyorum. Tipteki masalardan birine geçip oturdum. Cihan tam bankta olduğum dönemdeki yardımcımdı. Banka kapanıp diğer çalışanlar gibi o da işsiz kaldığında benden bir iş ricasında bulunmuştu. Bir süre geçtikten sonra kum kapıdaki tanıdığıma bir aşçı lazım olmuş Laf lafı açınca aklıma Cihan gelmişti. Yemek ve balık işlerinden çok iyi anlıyordu. Kendisine telefon ettiğimde hala işsizdi. Ve iş teklifini kabul ederek başladı. Cihan'ın hikayesi buydu. Bankacılıktan baş aşçılığa. İki mesleğin tek ortak tarafı baş herhalde. Az sonra kapıda göründü. İri yapılı, esmer tenli, seyrek saçlı, güleç yüzlü güvenilir biriydi. Üzerinde siyah ceket, Kahverengi v yaka kazak, ekose gömlek, koyu kahverengi bir pantolon vardı. Hoş geldin Batı diyerek elini uzattı, el sıkıştık. Nasıl gidiyor dedim. İnsanları doyuruyoruz, hizmet sektörü bilirsin, ne içersin? Çay alayım dedim. Komiye seslendi. Bayram bize iki çay getir. Bana döndü. Sen neler yapıyorsun? Bir süredir görüşemedik, emlak işi devam ediyor mu? Emlak işi önemsiz dedim. Yeni bir şey var. Buraya seninle bunu görüşmeye geldim. Bayram çaylarımızla gelip masaya servis yaptı. Bardağıma tek şeker atıp karıştırdım bir yudum aldım. Nasıl taze mi? Çok iyi dedim. Geçenlerde bir telefon geldi. Beni Akın Bank'a iş görüşmesine çağırdılar. Bizim kambiyo'da bir Sibel Hanım vardı hatırladın mı? Evet bir ara çıktınız şu kızdan bahsediyorsun değil mi? Ta kendisi. O şimdi Akın Bank'a girmiş. Telefonumu da ondan almışlar. Begüm Hanım diye birisi aradı. Akabey'in sekreteriymiş. O beni görüşmeye çağırdı. Gittim, direkt olarak Akabey birebir benle görüştü. Şanslı adam dedi. Karısı ölünce koskoca banka ona kaldı. Öyleymiş. Eşi yakınlarda ölmüş. Benim bundan haberim yoktu. Sen onu tanır mıydın? Biz daha önce çalışmıştık, sen hatırlamazsın. Ona bir portföy hazırlamıştım. Beni unutmamış. Kısacası beni işe aldı. Finans müdürü yaptı. Bir gün sonra özel bir ofis verdiler. Ben de çalışmaya başladım. Akabe'nin parayı çok sevdiğini söylüyorlar. Parayı herkes sever. Burada konu Akabey'in parayı sevip sevmemesi değil, bana iş vermesi. Benim bir işe girmiş olmam. Boş günlerimde ne sıkıntılar çektiğimi tahmin bile edemezsin. Yüzüme bakıp başıyla doğruladı. Devam ettim. Şimdi karşıma çıkan bu fırsatı tepemem. Bilmem anlatabiliyor muyum? Seni çok iyi anlıyorum dedi. Her neyse, bir hafta kadar bankanın yapısını inceledim. Bir an durdum. Burada fazla bilgi vermek niyetinde değildim. Cihana gereken soruyu soracak, eğer evet cevabı alırsam açıklama yapacaktım. Kişilerin birbirlerine yaptıkları olumsuzluklar, ihanetleri gördükçe güvensiz ve kuşkucu biri olmuştum. Alevin olayından sonra bu güvensizlik duygusu daha da artmıştı. Dolan başlı bir şekilde anlatacaktım. Bankada yalnızım. Kimseyi tanımıyorum. Bu bakımdan oradakilerle belli bir samimiyeti oluşturmak zaman alacaktır. Bir de biliyorsun ben hızlı çalışır, hızlı hareket ederim. Hıza önem veririm. Benimle çalışacak kişilerin zeki ve çabuk olmalarını isterim. Seninle çalıştığımız için tüm bunları biliyorsun. Bu nedenle henüz ekibimi kurmadım. Öncelikle seni ve Reyhan Hanım'ı istiyorum. Bankada yapılacak çok iş var ve bir an önce başlamalıyız. Cihan hüzünlü bir ifadeyle yüzüme baktı. O anda aklından geçenleri hissettim. Konuyu ona anlatmamakla iyi yapmışım diye düşündüm. Teklifimi kabul etmeyecekti. Ceketinin cebinden bir paket sigara çıkardı. Sen hala içmiyorsun değil mi? İçmiyorum. Çok iyi yapıyorsun dedi ve çakmağıyla sigarasını yaktı. Çayından bir yudum aldı. Seninle uzun bir süre birlikte çalıştık. Güzel işler yaptık. Beni her zaman kolladın, bir üst gibi değil, her zaman dostça yaklaştın. Bak şu anda buradaki işimi bile sen ayarladın. Tüm bunlar için sana yakınlık ve minnet duydum. Az önceki sözüme dönecek olursak, birlikte çalıştık, güzel işler yaptık. Peki yaptık da ne oldu? Ne kazandık? Elimize ne geçti? Banka kazandı desem diyemiyorum, banka da kazanamadı. Banka kapandı, biz de kapının önüne konulduk. Hiç kimse gelip de işsiz kaldın, çoluğun çocuğun var, dur sana yardım edeyim dedi mi? Bir an sustu, gözlerinde bir kızgınlık belirtisi vardı. Yıllardır yaptığım, dişimle, tırnağımla, onca emeğimle topladığım tüm birikimlerimi işsiz kaldığım süreçte yedik, bitirdik. Kala kala babadan kalma küçük bir daire var, onu da sokakta kalırız ne yaparız endişesiyle satmadım. Neyse şimdi bu iş var her gün yevmi sağlam. Dükkan iş yapmış yapmamış hiç fark etmez. Akşam saatim geldi mi paramı alıp çıkarım. Sigortam da tıkır tıkır işliyor. Daha ne olsun? Aa bak belki şöyle diyebilirsin. Bu yağın balık kokularının içinde durmaktansa bir bankanın sıcak ortamında kirli aşçı önlüğü yerine takım elbisenle masanın başında oturursun. Paralara belirlediğin yönde komut vermek iyi değil mi diyebilirsin. İçinde yaşadığı olumsuz deneyimlere karşı biriktirdiği öfkesinin dışa vurduğunu görmekteydim. Hayır değil dedi. Neden mi? Baksana kaç tane bankanın kapısına kilit vurdular. Koskoca bankalar bir günde silinip gitti. Akın bankında yarın bir gün kapanmayacağı ne malum? Sahibinin bankacılık deneyimi sıfır. Eşi olsaydı, Nevşah da galiba, o babadan kalma bankacıydı. Hem de kadın olmasına rağmen. Tüm o kriz fırtınalarından bankasını korumasını bilirdi. Bana çok iyiliğim var Batı. Beni dinlersen sen de iyice düşün. Ben bankacılıktan nasibimi aldım. Bir daha aynı kabusla yatağa girmem. Seni çok iyi anlıyorum dedim. Anlamana sevindim diyerek dostça bana baktı. Birer çay daha içer miyiz? İçeriz dedim. Çaylar geldi. Reyhan'ın Sultanahmet civarında olduğunu duydum dedim. Rehberlik yapıyor. Çalıştığı firmayı biliyor musun? Aradan bir bize turist gruplarını getirir. Ben de cep telefonu var, bir bakayım diyerek cep telefonundaki kayıtlı numaralara baktı. Ha işte buldum diyerek numarayı tuşladı. Merhaba Reyhan Hanım, ben Cihan. Nasılsınız? İyiyim, iyi gidiyor. Bakın burada kim var diyerek telefonu bana uzattı. Merhaba Reyhan Hanım, nasılsınız? Aa inanamıyorum Batı Bey. Birden şaşırdım. Siz nasılsınız? Sağol, kum kapıdayım. Cihan'ın yanında çay içip sohbet ediyoruz. Senin de kulaklarını çınlattık. Vaktin varsa, yakındaysan seni de görmek isterim. Olur, ben de sizi görmek isterim. Nasıl yapalım? Ben Beyazıt'a doğru çıkacağım. Senin iş yeri Sultanahmet'teymiş sanırım. Evet ama ben şu an kapalı çarşıdayım. Buraya gelebilir misiniz? Olur. Tamam, sizin gelmeniz ne kadar sürer? 15-20 dakika. Benim de işim o kadar sürer. 20 dakika sonra şark kahvesinde buluşalım. Görüşmek üzere diyerek telefonu Cihan'a uzattım. Ben kalkıyorum dedim. Cihan da ayağa kalkarak kapıya kadar bana eşlik etti, el sıkıştık. Umarım bana hak verirsin. Bunda bir şey yok dedim, kafana takma. Kızmadın değil mi? Kızacak ne vardı bunda? Hava biraz daha serinlemişti. Yürüyüş için idealdi. Kum kapı meydanını geçip tiyatro caddesine yöneldim. Tempolu adımlarla yokuşu çıkmaya koyuldum. Ortaokulu okuduğum Gedikpaşa Ortaokulu'nun sağlam taş duvarları zamana meydan okumayı sürdürmüştü. Burada da durum bir öncekinden farksızdı. Bir zamanlar konut olan binaların tümü iş yerine dönüşmüştü. Yokuşun bitiminde caddeye adını veren tiyatronun yerinde yerler esiyordu. Hemen yanında bulunan Azak sinemasının yazlık ve kışlık bölümlerine büyük birer otel yapılmıştı. Yokuş bitince Yeniçeriler Caddesi'ne çıktım. Çarşı kapı oldukça hareketli bir gün yaşıyordu. Ne zamandır buralara gelmemiştim. Caddenin karşısına geçtim. Otobüs durağının önünde ve Çadırcılar Caddesi'nde büyük bir kalabalık vardı. Sağflar Çarşısı'na yakın olan kapıdan kapalı çarşıya girdim. İçeride mistik bir hava vardı. Fesçiler Caddesi boyunca ilerledim. Burada sağlı sollu dericiler, kotçular, çantacılar, hediyelik eşya dükkanları vardı. Kapalı çarşının yapımına Fatih İstanbul'u aldıktan sonra başlanmış. Zamanla etrafında birçok han ve iş yeri türemiş. Çeşitli dönemlerde oluşan depremler ve çıkan sayısız yangınlar sonrasında şu anki durumunu almış. Uzunca bir dönem kentin tek ve en büyük ticaret merkezi olma özelliğini sürdürmüştü. Çok iyi hatırlıyorum bir zamanlar zengin insan denildiğinde akla hemen kapalı çarşıda dükkanı mı var sözü gelirdi. Günümüze gelindiğinde birbiri ardına açılan Galeria, Akmerkez, Karozel, Profilo, Metrocity, Mayadrom gibi yeni alışveriş merkezlerinin çoğalması ve tüketici hareketlerinin bu tarz otoparklı ve tüm aranılan gereçlerin bir arada toplandığı yerlere rabet etmeleri nedeniyle ve de son yıllarda üst üste yaşanan krizlerin etkisiyle geçmişteki önemini tamamen yitirmiş. Şimdilerde ağırlıklı olarak Kuyumcular, hediyelik eşya satıcıları, halıcı ve dericiler gibi iş sektörlerinin yer aldığı bir görünüme sahipti. Yolun hemen solundaki şark kahvesinin önüne geldim. Dışarıdaki masaları es geçerek içeri girdim. Solda cam kenarındaki masalardan birine oturdum. İçerisi hiç değişmemişti. O otantik, kendine özgü, adıyla özdeşleşen doğuya has bir hava hakimdi. Çok geçmeden rehan göründü. Beni fark edip el sallayarak kapıdan girdi. Kısa saçlı, orta boylu, ciddi ifadeli bir kadındı. Uzun kollu, açık bej üzerine kahverengi baklava desenlerinin olduğu ve yaka triko kazak, koyu kahverengi kumaş pantolon, sivri burunlu bej rengi ayakkabılar giymişti. Elindeki kısa saplı çantası da giyimiyle uyumlu bir tondaydı. Sevinçli bir ifadeyle elini uzattı. Nasılsınız Batı Bey, sizi görmek çok güzel. Elini sıktım oturduk. Nasılsın Reyhan dedim ve garsona bir işaret yaptım. Ne içersin? Bugün çok yoruldum. Dört İngiliz'i Galata Kulesi'ne çıkarttım. E bir su ve neskafe alayım sütsüz. Garson masamıza geldi. Bayana bir su ve sade neskafe bana da demli bir çay dedim. Neler yapıyorsunuz bakalım emlak işinde olduğunuzu duydum. Geçici bir işti. Cihan Bey'e uğradınız demek. Evet. Şirin bir balık restoranında çalışıyor. Birkaç kez turist grupları götürdüm oraya. Çok iyi nasıl işinden memnun musun sen? Ne iyi ne kötü ne yapalım? Yazın fena gitmiyordu ama kış yaklaştıkça gelen turist sayısı da azalıyor. Anlayacağınız tutarsız bir iş bizimki. Bir de önüne gelen şöyle biraz İngilizce Almanca bildiğini zanneden rehber olmuş. Ortalık rehberden geçilmiyor. Nerede o bankacılık günlerimiz? Şimdi günlük yaşıyoruz. Sigorta, sosyal güvence hiçbir şey yok. İşin belirli bir saati de yok. Sormayın eski günleri mumla arıyorum ben. Onun bu hoşnutsuzluğu benim hoşuma gitmişti. Cihan senin gibi düşünmüyor dedim. Bankacılığa dönmek mi asla diyor. Bırakın o balıklarını pişirsin. Evet dedim balıklarını pişirsin ama ya sen? Gözleri parladı. Yoksa geri mi dönüyoruz? Güldüm. Garson içeceklerimizi getirdi. Şaka yapmayın Batı Bey dedi. Akıllı bir kadındı. Ben döndüm dedim. Akın bankta işe başladım. Senin çalışma biçimini ve karakterini severim bilirsin. Eksik olmayın ben de sizi çok severim. Biliyorum. O yüzden buradayım zaten. Bu akım bank işi nasıl oldu? Benimle ilgili kısmını kısaca anlattım. Anlayacağın Aka Bey bana güveniyor. Onun için çalışmamı ve bankanın karlılığını artırmamı istiyor. Rehan beni dikkatle dinliyordu. Çayımdan bir yudum aldım. Kahveni soğutma dedim. İçiyorum. Bildiğim kadarıyla akım bank ufak çaplı bir bankadır. Doğru. Ama kara geçemiyorlar. Sadece çarkı döndürüyorlar. Senin de bildiğin gibi bunu sürdürmeye devam ederlerse hem müşteri kaybederler, zamanla da bankacılık kurallarıyla çalışma izinleri durdurulup bankacılık ruhsatlarına el konur. Tabii en önemlisi de Akabe Bey kendisini ispat etmek istiyor. Bankasını satın almak isteyenler varmış. O da satmak niyetinde değil. Daha da ötesi bu yıl sonuna kadar yüksek bir başarı göstermek istiyor. Nasıl biridir? Tutkulu birisi. Ama sağlam bir karakter yapısı var. Benim için değerli biri o. Herkes bana sırt çevirirken o kapısını sonuna kadar açtı. Açmakla da kalmadı. Bana bir alan bir zemin hazırladı. Tekrar iş dünyasına girmemi sağladı. Ona karşı bir minnet borcum var. Ayrıca üzerinde egemenlik kurulamaz, planları düşünceleri önceden kestirilemez. Ve şunu da bilmeni isterim ki boş biri değil, kabiliyete saygı göstermek gerekir. Çok ilginç, öyleyse emlak işini bıraktınız siz. Zaten emlak işinden hiç memnun değildim. Ne yazık ki içinde bulunduğum ortamda karşıma çıkan iş o olduğu için, çok basit olduğu için ve de para gerekli olduğu için yapıyordum. Ama ben kendi sınırlarımı iyi bilirim. Benim işim emlakçılık değil, ben bir finans adamıyım. Benim iş alanım paradır. Ve senin işinin de rehberlik olduğunu sanmıyorum haksız mıyım? Kesinlikle haklısınız. Öyleyse yanınızdayım. İnsan bir şeyleri kaybettiğinde yaratıcılık başlar. Haftanın ikinci iş günü başlamıştı. Ekim ayının 21'i olmuştu. Yavaş yavaş da yılın sonlarına geliniyordu. Yazdan kalma güneşli bir gündü. Geçtiğimiz haftayı hisse senetleri araştırmalarına ayırmış, oldukça yoğun bir şekilde çalışmıştım. Kendime ayırdığım tek lüksüm 14 Ekim akşamı izlediğim bir caz festivali içinde yer alan Babilo'ndaki Bireli Lagrin dinletisiydi. Fransız cazının babalarından gitarist Django Reinhardt ekolünden gelen virtüöz bir gitar ustasıydı. Önceleri kasetlerini dinlemiştim ve yaptığı müziği iyi biliyordum. ''Ülkemize ilk geliş olduğundan böyle bir gitarcının konseri kaçırılmazdı.'' diye düşündüm. Üstüne üstlük ben Taksim'de çalışıyordum, konser tüneldeydi. O gece çalışma masamı öylece dağınık bıraktım. Dışarıda hafif bir yemek yedim ve İstiklal Caddesi'nden tünele yürüdüm. Konser salonu tamamen doluydu. Dinleti salonun formatı gereği ayakta izleniyordu. Yalnızca asma katta oturma grupları vardı. Kalabalığın içinden geçerek sahnenin önüne yaklaştım. Brelli, iki ritim gitar, bir keman ve bir kontrubastan oluşan ekibiyle sahnede yerini aldı ve ritüel başladı. Fransız çingene cazının geleneksel yapısını bozmadan yaptığı, kişinin ruhuna işleyen, oradan ve o andan insanı kopartıp başka boyutlara götüren romantik ve coşkulu bir müzikti bu. İster istemez bu türün kurucusu Django Reinhard'ı düşündüm. 1910'da Belçika'da bir karavanda doğmuş, yaşamının ilk yıllarında ailesiyle Fransa'ya göç etmiş, önce banko ardından da gitara başlayıp 13 yaşında Paris'in kafe önlerinde sokak müziği yapmaya başlamıştı. İlk yıllarında yaptığı müzik keskin İspanyol tadıyla farklılaşmış bir Avrupa sound'uydu. Derken Amerikan cazının farkına varır ve bu ondaki müzik eğiliminin değişmesinde etkili olur. 18 yaşında oturduğu karavanda çıkan bir yangında yaralanır ve sol elinin 3. 4. parmakları kullanılaması hale gelir. Bu bir gitarcı için büyük bir darbedir ama bu üzücü kazaya rağmen Django gitarı bırakmaz. Elinin hissizliği ile savaşıp onu yenmekle kalmaz hatta yepyeni bir teknikle farklı bir gitar çalma biçimi geliştirir. Hiçbir temele dayanmadan görülmemiş bir geçiş parmağı tekniği oluşturur. İki parmağını kullanamaz durumda oluşu bazı perdelere geçmek için aşırı bir hız gerektiriyordu. Bu hıza da durmadan bıkmadan çalışarak ulaştı. Müziğin duygusal yoğunluğu, düzenlemelerindeki teknik becerileri, kuvvetli titreşimleri, vibratolu çalışı ve canlı ritimleri oldukça etkileyici ve mükemmeldir. 1953'te henüz genç denilebilecek bir yaşta yaşama veda etmesine rağmen caz cazseverlere ve gitarcılara büyük zevkler vermeyi, onları şaşırtmayı sürdüren tekniğinin zengin mirasını bıraktı. Bugün bir rock müzik severe Beatles ne ifade ediyorsa, bir için içinde Django Reinhardt aynı anlamı taşır. Ben Django'yu kayıtlarından, kasetlerinden dinledim. Ama kendisiyle uzun yıllar birlikte müzik yapan dostu, kemancı Stephen Grapelle'nin bir dinletisini izlemiş, onun Django tadındaki müziğini duymuşamıştım. Lagre'nin müziğini, art arda attığı mükemmel soloları İki ritim gitarcısının büyük bir hızla attıkları ritimleri neredeyse kendimden geçercesine izledim. Çıkışta da benim gibi eski bir caz sever olan Ertuğrul'la karşılaştım. O da Lagri'nin müziğini tutmuştu. Aldığım bu caz potansiyeli çalışma hızımı daha da artırdı. Neredeyse bir doping, olağanüstü bir ek güç oluşturdu. Sonuçta gün içinde gömüldüğüm hisse senedi analizlerinden olumlu bir görünüm bulabildim ve operasyonu başlattım. Bu güneşli İstanbul sabahında Taksim'e kadar yürümeye karar verdim. Günlerim sürekli masa başında geçtiğinden genelde hareketsizdim. Bedenimden çok kafamı çalıştırıyordum. Sağdaki gazete bayinden bir ekonomi bir de borsa haberleri gazetesi alarak göz attım. Görmek istediğim haber gazetenin baş sayfasında yer alıyordu. Kazandıran sağlık Perşembe günkü kapanış seansından önce tırmanışa geçen kür ilaç ve sağlık sanayi hisseleri yükselişine devam ediyor. Şirketin 16 Ekim'deki bir adet hisse fiyatı 850 lirayken, aynı gün kapanış saatine yakın başlayan alımlarla 1450 liraya yükselmişti. Hisse senedindeki bu yükseliş trendi haftanın son işlem günü olan 17 Ekim'de de devam etmiş, ilk seansın sonunda 1850'ye ulaşan fiyat, ikincinin sonunda 2250 liradan haftayı kapatmıştı. İki gün içinde hisse başına 1400 liralık bir artış sağlanmıştı. Böylelikle de haftanın en çok fiyat artışı sağlayan kağıdı kür ilaç olmuştu. Haber şöyle devam ediyordu. Kür ilaç hisselerindeki yükseliş hafta sonu kapanışıyla sınırlı kalmamış, bir önceki günün açılışında gelen yoğun alımlarla ilk seansı 2450'den, ikinci seansı 2800 liradan kapatmıştır. Kür ilaçtaki bu yükselişin şirketin Kasım ayında piyasaya süreceği yeni bir grip ilacı ile ilgili olduğu sanılmaktadır. Borsa analiz uzmanları hisse sinedi fiyatındaki artışın devam edeceğini, böylelikle fiyatın hafta içinde 2.900-3.000 aralığında seyredeceğini belirtmişlerdir. Bu haberin ardından borsa haberleri veren diğer gazeteye baktım. Haber 4. sayfadaki Ayın 5 hissesi bölümünde yer almıştı. Ayın 5 hissesi. 1. Kür İlaç. 16 Ekim 2003 tarihindeki açılış fiyatı 850 lira. 17 Ekim 2003 hafta sonu kapanış fiyatı 2250 lira. Hafta içindeki fiyat artışı 1400 lira. Not geçtiğimiz haftanın filaj hissesi olan kür İlaç, dünkü kapanışta da tekrar zirve yaparak günü 2800 liradan tamamlamıştır. Gazetenin 8. sayfasını açıp haftanın en çok işlem yapan aracı kurumları sıralamasına göz attım. Bir numarada Akın Bank menkul kıymetler yer alıyordu. İşte dedim olay bu. Gerçekten de bir şeyler kaybedildiğinde yaratıcılık başlıyordu. Yalnız kararlı, dayanıklı ve hedefli olmak gerekirdi. Neşe içinde Akın Bank'ın önüne geldim. Girişte bir an durdum, işimin başındayım dedim. Hala buradayım, hala piyasayı ve kurallarını iyi biliyorum. Sağlam bir kapı gibiyim. İçimi bir mutluluk hissi kapladı. Bu diye düşündüm. Aşktan bile iyiye. Daha sonraları o anı anımsadığımda içimdeki aşk kırılganlığının, ezikliğin ve sızının o andan sonra hafiflediğini görecektim. Kapıdaki güvenliklerle selamlaşıp asansöre binerek ofisime geçtim. Masama yerleşip derin bir of çektiğim anda telefonum çaldı, girişten arıyorlardı. Batı Bey Reyhan Hanım geldi. Lobide bekliyor, dediler. Hemen yollayın dedim. Çok geçmeden kapı açıldı ve Reyhan içeri girdi. İnce çerçeveli bir gözlük takmış, kendine zengin, abartısız bir hava veren makyaj yapmıştı. Gri renkli, piyede pul desenli, etek ceket, gri yüksek topuklu ayakkabılar giymişti. "O" dedim, bankamızın en iyi menkul kıymetler müşterisi gelmişler. Ayağa kalkarak ceketimin önünü ilikledim. Reyhan takındığı yapmacık havasını bozmadan sağ elini öpmem için uzattı. Ritüeli bozmadan elini öptüm, karşımdaki koltuğa yerleşip bacak bacak üstüne attı. ''Bankanızın binası çok eski'' dedi. Sesinde koketçe bir hava vardı. Ben bu tür yerlere alışık değilimdir. ''Tamam hanımefendi'' dedim. ''Halledilebilir. Yeter ki siz bankamızla çalışmayı sürdürün.'' ''Bilmem ki bir düşünmem lazım. Bunun için de akşam 19 ile Londra'ya gidiyorum.'' Times'ın kıyısında yürüyüş, Oxford Street'te alışveriş yaparken düşünebilirim. Hanımefendi içmek için ne arzu ederler? Bir sütlü çay, porselen bardakta olsun, please. Derhal diyerek telefonu kaldırdım. Bir sütlü çay ve filtre kahve rica ediyorum. Ardından menkul kıymetler bölümünü tuşladım. Buyurun ben Jale. Günaydın Jale Hanım. Geçen gün menkul kıymetler kredi hesabı açtığımız bayan Reyhan burada. Kredi hesabını kapatacak. Yaptığı işlemlerin komisyon ücretlerini keserek bakiyesini getirin. Müdürümüz Neriman Hanım'a sormam gerek. Tamam sorun o zaman. Bazen bir iş biter, karşınıza ilgisiz bir engel çıkar. Bu da beni sinir eder. İşte hıza çok önem veririm. Bu tür hız kesici kasislerden nefret ederim. Telefonu kapattım. Reyhan durumu anlamıştı. Bana gülümseyerek baktı. Problem? Merak etme dedim. Aşağıdaki dar görüşlüler. Ama çözeceğim. Servis elemanı sütlü çay, filtre kahve ve bir bardak suyla içeri girerek servis yapıp çıktı. Bir süre sonra tekrar telefonu çevirdim. Jale Hanım, buyurun. Ben Batı, Akın Banka'nın finans müdürü. Sizi tanıyorum efendim. Beni arayacaktınız. Neriman Hanım'la görüştüm. Evet sonuç? Tutar biraz fazla. Kasamız şu an müsait değilmiş. Acaba Reyhan Hanım yarın gelebilir mi? Mümkün değil. Eee ne yapabiliriz acaba? Tamam Jale senin yapacağın bir şey yok. Ben Neriman Hanım'la bir görüşeyim. Peki efendim. Telefonu kapattım. Bugün hiçbir şey keyfimi kaçıramazdı. Sakince kahvemi içmeye başladım. Reyhan çantasından bir sigara çıkartıp usulca yaktı. Beni iyi tanıdığından bu tür durumlardaki tepkilerimi iyi bilirdi. Çıtı çıkmadan oturuşunu sürdürdü. Kasamız şu anda müsait değilmiş. Bu sözü düşündüm. Anahtar cümle buydu. Kahvemde kalan son yudumu da içip telefonu tuşladım. Buyurun. Neriman Hanım bağlar mısınız? Kim diyelim? Batı deyin beşinci kattan. Peki efendim. Telefon bağlandı. Günaydın Batı Bey ben Neriman. Nasılsınız? Konu neydi acaba? Şıllık karı diye düşündüm. Bilmezlikten geliyorsun ama bu ayaklar bana gelmez. En sakin ses tonumla kelimeleri tane tane sıralayarak konuşmaya başladım. Reyhan Hanım yanımda. İşlemlerini bitirip bakiyesini kendisine teslim edelim. Büyük bir miktar kasamız bugün ödeyemez bunu. Yarın belki de öbür gün tamamlarız. Bakın Reyhan Hanım bizim yeni müşterimiz ama Akabey'in çok eski ve yakın bir dostu. Az önce ben de kendisine durumu izah ettim. Hatta kendisine bankamızın yarın için adına yazılı bloka çek vereceğini söyledim. Kendileri de bu anlayışıma, daha doğrusu bankamızın bu anlayışlılığına teşekkür ettiler. Reyhan'a baktım. Kız kız gülüyordu. İçinden Batı bu işi kendi yöntemleriyle halleder, iş biter diye geçirdiğinden emindim. Kendisine bir göz kırpıp konuşmayı sürdürdüm. Ancak ardından da ufak bir problem olduğunu belirttiler. O problem nedir efendim? Akşam 19.30'da Londra'ya uçacak. Oradan da aktarma yapıp New York'a geçecekmiş. New York kısmı benim uydurmamdı tabii. Kesmeye devam ettim. Yarın akşam yemeğini de New York Plaza Oteli'nde Akabe ile birlikte yiyecekler. Amma da yazdım diye aklımdan geçirdim. Neriman'da çıt yoktu. E Akabey ile yemek mi? Aka lafı etkili olmuştu. Evet dedim yemek birlikte. Sesimi alçaltarak fısıltıyla devam ettim. Şimdi yemekte kalkıp da Tavsiyene uydum, bankanla çalışmaya başladım. Yaptığım işlerden bankana yılına komisyon parası kazandırdım. Ama elemanların, özellikle de menkul kıymetler bölüm müdürü Neriman Hanım paramı ödemedi derse ne yaparız? Halimiz ne olur? Hem de AKB gibi işini ve bankacılığı aşırı önemseyen, kuralları bilen birisi karşısında. Neriman tamamen kilitlenmişti. Sustum. İçimden saymaya başladım. 1, 2, 3... Batı Bey ne yapacağım? Siz finans müdürüsünüz. Siz bana yardımcı olun lütfen. Size yardımcı olmamı gerçekten istiyor musunuz? İstiyorum lütfen. Pekala dedim. Olacağım. Sizi düştüğünüz bu zor durumdan tamamen kurtaracağım. Ayrıca bununla da kalmayacak Reyhan Hanım'a, Akabe'ye sizden ve olumlu uygulamalarınızdan, pratik zekanızdan ne kadar memnun kaldığını da ilettireceğim. Nasıl? Çok sağ olun. Bunu yapacak mısınız gerçekten? Az sonra göreceksiniz. Yalnız sizden bir ricam var. Söyleyin nedir? Bu iyiliğimi unutmamanız. Unutur muyum hiç? Oldu. Öyleyse siz evrakları hazırlayın. Ödeme kısmı için kambiyo bölümünden onay alın. Onların döviz kasaları bu tutarı ödemek için müsait. Ödemeyi de dolar olarak yaparsınız. Zaten Reyhan Hanım Amerika'ya gideceğinden harcacağı tutarı alır. Kalanı da dövizde tutar. Bu durumu kendisine ben izah ederim ve sonunda da tüm bunlar Neriman Hanım'ın fikriydi. Sizi mağdur etmedi, kasada para yetersiz olmasına rağmen ödeminizi yaptı derim. Kendisine de karşı bir jest olarak Akabe'ye bankamızdan ve sizden memnun kaldığını belirtmesini söylerim. Nasıl buldunuz? Çok harika, çok iyi bir fikir. Mükemmel bir insansınız. Çok teşekkür ederim. Lütfen Neriman Hanım vakit kaybetmeyelim artık ve konuğumuzu daha fazla bekletmeyelim olur mu? ''Tabii, hemen hallediyorum. Evraklarla beraber ödemeyi de yolluyorum.'' Reyhan oturduğu koltuktan gülmekten neredeyse yere düşecekti. Nefesi kesilircesine gülüyordu. ''Ya inanmıyorum ya.'' ''Tamam Reyhan, gülmeye bir son ver. Az sonra içeri gelirler.'' ''Haklısınız ama mideme kramp girdi.'' Gülmekten yüzü kıpkırmızı olmuştu. Kendine çeki düzen vererek bana baktı. Nasılam? ''İyisin ama sakın güleyim deme.'' Sözüm biter bitmez kapı vuruldu. Girin dedim. İçeriye orta yaşlarda, kısa boylu, esmer bir bayanla veznedarlardan biri girdi. İyi günler efendim. Reyhan Hanım'ın imzalayacağı evraklarla parasını getirdik. Buyurun dedim, imzalatın. Reyhan gerekli evrakları ve parayı teslim aldığını belirten makbuzu imzaladı. Paraları şöyle bırakabilirsiniz dedim. Veznedar içi para dolu siyah bir poşeti sehbanın üzerine bıraktı. Reyhan poşeti önüne çekerek Teşekkürler zahmet oldu dedi. Görevimiz efendim. Başka bir şey var mıydı hepsi tamam mı imzalar filan. Hepsi tamam Batı Bey. Teşekkürler. Kapıyı açıp çıkarlarken Reyhan Neriman Hanım'a teşekkürlerimi iletin lütfen dedi. Esmer Bayan dönerek iletirim efendim dedi beraberce çıktılar. Reyhan poşeti açarak içindeki dolar bloklarını çıkarttı. Yanına geçerek blokları saydım tutar doğruydu. İçlerinden 5 bloğu Reyhan'a verdim. Umarım Londra'da iyi vakit geçirirsin. Sağ olun Batı Bey diyerek paraları çantasına yerleştirdi. Bir de adres verecektiniz. Aa evet, cebimden çıkarttığım bir kartı uzattım. Burası Tottenham'da. Heathrow'da indiğinde bir taksiye binip adresi verirsin, şoför seni götürür. Baktın işinden memnun değilsin, sıkıldın ya da Londra seni sarmadı, atlar uçağa dönersin. Senin gibi birisi her zaman iş bulur. Az önce paraların getirildiği siyah poşetin içine önceden hazırladığım eski gazeteleri doldurup Reyhan'a uzattım. Buradan eli boş çıkma. Poşeti alıp ayağa kalktı. Bir çöp tenekesine atarsın. Elini uzatarak hoşça kalın dedi. Güle güle dedim. El sıkıştık. Her şey için sonsuz teşekkürler diyerek kapıya yöneldi. Kapıyı açacakken bir an durakladı. Sonra ağır ağır döndü. Her şey tamam da... Borsada işlem gören o kadar hisse senedi içinden kür ilaçtaki artışı nasıl fark ettiniz siz? Bilgi ve tecrübe dedim gülerek. Sadece bilgi ve tecrübe. Benim bu tür işlerle hiçbir ilgim yok. Ben Long Island'da yaşayan sade bir insanım. Carlo Gambino. Sabah erkenden bankaya gittim. Kapalı, basık ve sıkıcı bir hava olmasına rağmen keyfim yerindeydi. Ofisime geçip gazeteye bir göz attım. Amerika, Türk askerlerinin Irak'a girmesi fikrini rafa kaldırmış. Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, ''Türkiye karşılanmayacak şartlar öne sürdü, tüm tarafları tatmin edecek bir yöntem bulunur mu bilmiyorum.'' demiş. Dolar 1 milyon 470 bin, Euro 1 milyon 723 binden kapanışı yapmış. Tam bu sırada telefonum çaldı. Arayan Begüm'dü. Batı Bey, buyurun Begüm Hanım. Aka Bey geldiler, sizi görmek istiyorlar. Odasına gelebilir misiniz? Hemen geliyorum diyerek telefonu kapattım. Aka'nın payına düşen paraların içinde oldukları iki adet büyük boy sarı zarfı sakladığım koltuğun arkasından çıkarttım. Begüm'ün masasının önüne gelip başımla Aka'nın odasını işaret ettim. Girebilirsiniz. Şu an Amerika'daki brokerla görüşüyor. Kapıyı tıklatıp içeri girdim. Aka hareketli bir telefon konuşmasının ortasındaydı. Elimle selam verip karşısındaki koltuğa geçtim. Selamımı gülümseyerek aldı. "Ye yeah, ye yeah. did you sell my Coca-Cola shares? Coca-Cola hisselerimi sattın mı diyor. Why didn't you sell you as all? Niye satmadın Puş terif diyor. Ben Warren Buffett değilim. Dow'un yükselmesinden bana ne? Sana satmanı söylüyorsam satacaksın. Bana ayak yapma. Şimdilik New York'a gelmeyi planlamıyorum. Hemen sat ve parasını bankaya yatır. Sarun beni mi soruyor? Long Island'daki evimde yan gelmiş oturuyor, rahatlık içinde yaşıyor. Daha ne? Siktir kalta. Sen onunla konuşma. Bir şey olduğunda Akay'ı ara de. İstanbul'a mı gelmek istiyormuş? Bırak Long Island'da kalsın. Ben geleceği zamanı ona söylerim. Ve zamanı geldiğinde uçak biletini yollarım. Hepsi bu kadar. Şimdi bir dostum geldi, seni ararım. Görüşürüz. İngilizce diyaloğu bitirip bana döndü. Hoş geldin Batı. Siz de hoş geldiniz. Seyahatiniz nasıldı? Fena sayılmazdı ama biraz yordu. Önce New York'a gittim. Manhattan'daki bir hukuk bürosuyla anlaştım. Nevşah'ın Fifth Avenue'deki ve Long Island'daki gayrimenkulleri için. New York bankalarında parası ve bazı Amerikan şirketlerinde hisseleri vardı. Paraların işlemlerini çok kolay hallettim. Ufak bir açö kesintisi yaptılar. Gayrimenkullerin devir işlemleri biraz zaman alacak. Hisse senetlerin bir kısmı için de satış emri verdim. Az önce telefonda konuştuğumca o işleri hallediyor. Her neyse, Go, -Go Bar'da bir barmaid kızla tanıştım. Siyahi, dehşet bir kız. Naomi Campbell'a bin basar. Görür görmez çarptı beni. Sizi tebrik ederim. Hayat böyledir, makarasız olmuyor. Birlikte yemeğe çıktık bilirsin işte. Adı Sarun. Queen's oturuyordu. Daha ilk gecede aramızda bir elektriklenme oldu. İnanamazsın böyle kadın kaldı mı? Kuzu gibi bir kız. Uysal, sevecen, anlayışlı, söz dinleyen biri. Bir gün sonra telefon açtım. Manhattan'da Starbucks kafede buluştuk. Karşıma aldım her şeyi anlattım. Her şey derken işimi değil. Nevşahla ilgili kısımları. Bak dedim. Al sana bir ev Long Island'da. Hiçbir şeyi kafana takma. O işi de bırak. Queens'te oturma. Bu sözlerim üzerine kızcağız bir hayli şaşırdı. Senden böyle bir şey beklemiyordum. Şoktayım dedi ve ağlamaya başladı. O an onun iç dünyasını hissettim. Hassas ve duygusal bir kişiliğe sahip olduğunu anladım. Onu yatıştırdım. Bir taksiye atladık. Queens'in yolunu tuttuk. Williamsburg civarında orta karar bir sosyal konutun önünde aracı durdurdu. Taksiye beklemesini söyledim. Binanın önündeki birkaç siyahi gencin agresif bakışlarına tılmadan sarunla içeriye girdim. O bunları anlatırken vay canına diye düşündüm. Adam banka sahibi, korumasız tek başına New York'ta go-go barlara gidiyor, zenci bir kızla tanışıyor. Queens gibi bir yere kızın taşındığı yere gidiyor ve işlerini hep tek başına yapıyor. Tam anlamıyla gözü pek biri. Devam etti. Binanın içi oldukça bakımsızdı. Üçüncü kata çıktık. Kızcağız dairesinin kapısını açtı. Kıç kadar bir oda. Tam gariban işi. Ufakta bir tuvaleti var. Mutfak filan yok. Hepsi bir yerde. Eşyalar desen içler acısı. İki koltuk, ufak bir katlanır masa, bir de yataktan ibaret. ''Bak balım dedim. Sakın beni yanlış anlama. Sadece senin için bir anlama olan özel eşyalarını al, gerisini bırak gitsin.'' O da öyle yaptı. Birkaç parça giysi, bir resim albümü ve kitaplarını alarak çıktık. Bekleyen taksiye atladık. 495'e çıkıp doğu yönünde hareket ettik. Bizim küçük şatoya geldik. ''İşte dedim. Senin yeni evin burası.'' ''Onun ne kadar mutlu olduğunu anlatamam. Bir kadını mutlu etmek gibisi yoktur.'' Kadınlar mutlu olduklarında mutluluk verirler. Ona eve yerleştirdikten bir gün sonra Miami'ye hareket ettim. Bir süre orada kalıp döndüm. "E, sen de burada boş mısın?" Yanımdaki iki zarfı masasına bıraktım. Tekrar hoş geldiniz. Güldü. Seni seneye bak biliyordum senin nasıl biri olduğundan adım gibi emindim. Eliyle beni işaret ederek devam etti. İşte yanılmadım. Doğru bildiğin insanla iş yapmak budur. Bir para profesyoneline. Gerekli ortamı sağlarsan parayı kazanır. Sarfların içine bakmadan çekmecesine koydu. Burnun nasıl da para kokusu alıyor değil mi? İşte sen busun. Senin gerçeğin bu. Borsada 300 kağıt işlem görür ama batı en iyisini bulur. Finansal seçicilik ve yetenek budur. 300 kağıdın arasından kür ilacı keşfeder ve kar eder. Ayrıca bankamızın aracı kurumunu da birincilike sokmuşsun. Keyfinden gözlerinin içi gülüyordu. Sormayı unuttum ne içersin? Birer kahve alalım. Begüm'e kahveleri söyleyerek bana döndü. Cari kur ne alemde? Yeni bir şey yok dedim. Dolar 1 milyon 470 bin, euro 1 milyon 723 bin. Biliyorum karz var mı? Hayır. Piyasa durgun seyirde, ama değişebilir. Bir an gözlerinde kurnazca bir ışık belirdi. Begüm kahvelerimizle içeri girerek servis yaptı. Amerika Irak'la savaş halinde ama bu Amerika'daki insanları ve yaşantıyı pek etkilemiyor. İnsanlar fantezi peşinde. Golfü, beyzbolu aşmışlar artık çıplak kadın avı başlamış. Yeni hobileri bu. Nasıl bir şey o? Görsen kafayı sıyırırsın. Hani paintball denen boya atan silahlarla ormanda oynanan bir savaş oyunu vardır ya hatırladın mı? Evet. Aynısını düşün. Ama silah yani boya atan silah sadece avcıda. Av da çıplak bir kadın. Çırılçıplak sadece ayakkabı giyiyor. Kadınlar kaçıyor, erkekler de kovalıyor. Boya atan silahlarla avlarını vuruyorlar. Gerçekten çok ilginçmiş. Öyle. Sanırım yakında kadınlar da erkekleri avlar. Ekonomik gidişatları nasıl? Edindiğim izlenime göre piyasa durgun. 11 Eylül'den sonra ağır işleyen piyasa Irak savaşıyla daha da olumsuz etkilendi. Ama süreklilik devam ediyor. Bir yere gelip tıkanmıyor. Akışkanlık var. 80'li yıllardaki istilacıları bilirsin. Hani şu şirketleri ele geçirip fiyatlarını yükselten sonra da büyük karlarla satan yatırımcıları. Evet hatırlıyorum onları. Şu anda şirketlerde büyük statiklik yaşanıyor. Bu da şirketleri güç duruma düşürüyor. Birçok şirket durgun geçmekte olan bu dönemde aldıkları kredileri ödeyemez hale geldi. Bu durumları fırsat bilen akbaba diye tabir edilen yatırımcılar piyasanın içine çöktü. Tarz olarak istilacılara benziyorlar. Şirketlerin borçlarını üstlenerek ele geçirip borçsuz kalan şirketi ele geçirdikleri fiyatın çok üstünde bir fiyatla satıp kâra geçiyorlar. Anladım. Şirketin 10 lira borcu var ama bunu ödeyemez hale gelmiş. Bir nevi batma noktasında. Ama şirketin asıl değeri bu borcun çok üstünde. Doğru anlamış mıyım? Evet kesinlikle şirketin borçları hisse senedi piyasasında duyulduğunda yatırımcılar hemen satışa geçiyor ve hisse senedinin fiyatı düşmeye başlıyor. Kimsenin almak istemedikleri bu hisseleri düşük fiyatlardan ele geçiren akbabalar şirketin borçlarının bittiğinde rahatlayacağını ve de değerinin artarak tekrar yatırımcıların hisseleri portföylerine alacaklarını biliyorlar. Çok akıllıcaymış. Dikkatimi çeken bir diğer hususta banka birleşmeleri. Bank of America, Fleet Boston Finans'ı satın alma kararı aldı ve 47 milyar doları anlaştılar. Amaç daha güçlü bir korporasyon oluşturup pazardan daha fazla kâr götürmek. Ayrıca Citigroup'dan sonra Amerika'nın ikinci büyük bankası olacaklar. Bizde de bazı bankaları birleştirmeleri gerekir dedim. Haklısın, yapılarını güçlendirmek için bazı bankalar birleşmeliler. Ama nedense onlar birleşmeye yanaşmıyorlar. İnatçılıklarından ama göreceksin yakın bir gelecekte birçok banka ikili belki de üçlü birleşmeler yapacak. Bir anlamda yapmak zorunda kalacaklar. Ekonomik sistem onları buna zorlayacak. Peki bizim planlarımızda bir birleşme olacak mı? Olmaz. Çünkü ben ortaklardan hiç hoşlanmam. Kendi aracını kendi kullananlardanım. Neyse bu gece seninle bir yemeğe gideceğiz ama önce sana bir çeki düzen verelim diyerek telefon açtı. Begüm tayyar geldi mi? İçeri gönder. Kapı açıldı. Kısa boylu kır saçlı ufak tefek 60'lı yaşlarda çift kuru ve üzerine ince tebeşir çizgili takım elbise, beyaz gömlek, enine çizgili lacivert mavi kravat, siyah bağcıklı ayakkabılar giymiş, şık görünümlü elinde siyah bavul olan bir adam içeri girdi. Aka ile tokalaştı ve bana dönerek elini uzattı. Elini sıktım. Ben Tayyar nasılsınız Batı Bey dedi. Memnun oldum iyiyim dedim. Aka bana döndü. İyi bir giyim yüz referansa bedeldir dedi. Tayyar gülerek size kendinizi iyi hem de oldukça iyi hissettirecek. Kendinize güven duymanızı sağlayacak en iyi ilaç gibidir. Aka noktayı koydu ve en önemlisi tüm kapıları açacak iyi bir anahtardır. Tayyar bavulu açtı. Tayyar benim giysilerimle ilgilenir. Kendisi ithal giyim işindedir. Bakalım bugün neler getirmiş. Tayyar bavuldan askısı içinde bir elbise çıkarttı. Özenle Akaya doğru uzatarak, el yapımı bir suit, her zaman bir numara bir yoni. Lütfen şunu bir dener misiniz Aka Bey, dedi. Akaya kalkarak ceketini çıkartıp koltuğuna koydu. Tayyar askısındaki ceketi abartılı bir hareketle çıkartarak Akaya giydirdi. Açık gri, üzerinde ince beyaz çizgili üç düğme bir ceketti. Aka ceketin yakalarını eliyle düzeltti, tayyar ön orta düğmeyi ilikledi ve akanın etrafında bir tur atarak şu abartısız mükemmelliğe bir bakar mısınız lütfen? Bu elbiseyle dolmuşa da binebilirsiniz, bir Bentley'e de. Nedeni bu bir bir yoni. O kadar sade ve dikkat çekmeyen, yalnızca iyi giyimden anlayanların fark edecekleri özelliklere sahip bir suit ki. Klasikin en mükemmel tasarımı. Aka ceketin içindeki markaya bakarak Attolini de aynı özelliklere sahip. Bir bakıma öyle. Attolini'yi de Napolili terziler tasarlıyor ve dikiyorlar. Ama Roma siteli Birioni daima bir numaradır. Bunun ilk nedeni Attolini'den daha eskidir. İkincisi tamamen klasik terzilik geleneklerini sürdüren bir akıma sıkı sıkıya bağlıdır. ''Şu kol ilik dikişlerine bakar mısınız? Ya şu yaka iliğine ne diyeceksiniz?'' Bana döndü. ''Şu ceketin kupuna, vücuda oturuşuna dikkatinizi çekerim.'' ''Gerçekten çok iyi.'' dedim. Tayyar Akaya döndü. ''56 beden tam sizin bedeniniz. Üzerinize şıp diye oturdu.'' Aka bana gülerek göz kırptı. ''Tamam Tayyar, tamam alıyorum. Fazla övgüye gerek yok.'' dedi. da deneyecek misiniz?'' Ceket olduysa pantolon da olur. Benim ölçümü biliyorsun sen. Paçalar duble olacak. Siz merak etmeyin 5 santim duble. Güzel. Şimdi Batı Bey'le ilgilen. Tayyar beni baştan aşağı süzdükten sonra Batı Bey 52 beden giyiyorsunuz değil mi dedi. Evet dedim. Elimde tam size göre bir bir daha var diyerek bavuldan bir elbise daha çıkarttı. Kuruvaze lacivert üzeri kendinden desenli bir suit. Buyurun bir deneyin diyerek ceketi giymeme yardım etti. ''Gördünüz mü Batı Bey nasıl da sizin ölçünüzde? Çok şanslısınız. Sipariş etseniz bu kadar olmaz.'' Aka, ''Batı Bey'in de ölçüsünü al. Pantolonlar bir saate kadar hazır olsun. Bu elbiseleri giyeceğiz.'' dedi. Tayyar ceketinin iç yerinden çıkarttığı mezurayla boy ölçümü alarak cep defterine not etti. Aka bavulu işaret ederek sordu. ''Başka neler var?'' ''Size uygun değiller. Olsa zaten çıkartırdım.'' ''Ceketleri Begüm Hanım'a bırakıyorum. Paçaları yaptırıp hemen yolluyorum efendim. Başka bir arzunuz var mıydı?'' ''Biliyorsun işte bir yoni, kiton, atolini iyi şeyler oldu mu getir.'' ''Siz hiç merak etmeyin iyi günler.'' diyerek çıktı. Tayyar'ın ardından ben de ayağa kalktım. ''Gidiyor musunuz?'' ''Müsaadenizle.'' ''Akşam yemeğini unutma saat 18 gibi çıkarız.'' ''Unutma makabe'yi.'' diyerek çıktım. Ofisime geçip gazeteleri kaldığım yerden okumaya devam ettim. Bir kahve içtim, öğlen yemeği yedim. Döndüğümde kamboş içinde elbisenin getirilmiş olduğunu gördüm. Hemen üzerime geçirdim. Tuvalete giderek büyük aynada kendime baktım. Baya yakışmıştı. Hayat iyi gitmeye başlamıştı. Bir an Alevi hatırladım. O olsaydı kuşkusuz daha iyi olurdu. Saat tam 18'de telefonum çaldı. Ben Begüm, hazır mısınız? Hazırım dedim. Araç kapıda bekliyor, aşağı inebilir misiniz? Hemen iniyorum. Akın Bank'ın kapısı önünde çalışır durumda bekleyen vişne çürüğü renkteki Jaguar'a bindim. Çok geçmeden Akada gelerek arka koltuğa yanıma oturdu. Sürücü aracı Taksim yönüne hareket ettirdi. Trafik açıktı. Cumhuriyet Caddesi'ne sapıp Harbiye'ye doğru devam ettik. Vali Konağı ve Halaskar Gazi Caddelerinin kesiştiği noktaya geldiğimizde trafik bir anda kilitlendi. Caddenin ortasında yaklaşık 25-30 kişilik kadınla erkekli bir grup, ''Savaş istemiyoruz, savaşa hayır'' yazılı pankartlar açmış, savaş aleyhine sloganlar atmaktaydılar. Aka bana döndü. ''Savaşı kimse sevmez'' dedi. ''Sevilecek bir şey değil ki'' dedim. Arkamız yönünden polis araçlarının siren sesleri duyuldu. Gösteri yapan grup sloganlar atarak dolapdere yönündeki ara sokaklara saptı ve uzaklaştılar. Trafik açıldı. Valikona Caddesi'ne girip sağa Mim Kemal Öke Caddesi'ne saptık. Rampadan aşağı devam ederek caddenin sonundaki İtalyan restoranının önüne park ettik. Aka bana ufak siyah deri bir evrak çantası uzattı, aldım. Araçtan birlikte inerek restorana girdik. Sarışın, topuz saçlı, gözlüklü, siyah etek ceket takım elbise giymiş Metrodel bayan bizi karşıladı. Hoş geldiniz Aka Bey. Misafirlerim geldi mi? Az önce geldiler. Çok iyi. Özel bölümü aldınız mı? Evet efendim. Bruno yok mu? Şimdi gelir. Aa işte geliyor. Kar beyazı aşçı üniforması içinde şişman kısa boylu göbekli biri gülerek yaklaştı. O Bay Akal Lokantama şeref verdiniz. Nasıl gidiyor Bruno? Beni simo. Çok iyi diyor. Misafirlerim geldiler mi? Evet evet az önce geldiler. Onları özel bölümü aldınız mı? Si sinyor. Buradaki diyalog İtalyanca devam ediyor. Güzel, bugünkü konuklarım benim için çok önemli kişiler. Onları iyi ağırlamak, senin yaptığın lezzetli yemeklerden tattırmak istiyorum. Öyle makarna, pizza gibi şeyler olmasın. Tercihi sana bırakıyorum. Siz hiç merak etmeyin, harika bir yemek hazırladım. Merak etmiyorum zaten, senin iyi bir yemek uzmanı olduğunu biliyorum. Biz şarap içeceğiz ama diğer iki konuğum Rus. Biliyorsun onlar vodka içer. Simirnov olsun. Elbette. Yemeğe başka konuklar da gelecek mi? Hayır, dört kişiyiz. Başka kimse yok. Si Senior Bruno'nun işleticisi olduğu El Capacoco yaklaşık bir yıldan beri İstanbul'un en popüler restoranlarından biriydi. Yemekleri ve kendine has özel şarap listesi tüm gurmelerin yazılarında taçlandırılmıştı. Şu günlerde ancak üç ay sonrasına rezervasyon kabul edildiği söylenen bu mekana Akabe elini kolunu sallayarak giriyor. Sahibi Bruno'yu tanıdığı gibi çok iyi de İtalyanca konuşuyordu. Ana yemek salonu olan bölümü geçip soldaki merdivenlerden bir kat yukarı çıktık. Az önce bizi karşılayan bayan bir kapıyı açarak yaklaşık 40 metrekarelik bir odaya aldı bizi. Duvarları bordo renkli, ortasında geniş beyaz örtülü dikdörtgen bir yemek masası, rahat kahverengi iskemleleri olan bir yemek odasıydı burası. İçeri girdiğimizde masada oturmakta olan kadın ve adam ayağa kalktılar. Adamla Aka samimi bir şekilde kucaklaştı. ''Dostum Aka seni iyi görmek özlemek çok. Ben de seni iyi gör.'' Ardından kadına dönen Aka gülümseyerek elini öptü. ''Hoş geldin Petra.'' Kadın da gülerek karşılık verdi. ''Nasılsın Aka çok iyi görünüyorsun.'' Aka bana dönerek ''Sizleri tanıştırayım. Çalışma arkadaşım Batı.'' Adama dönerek Igor Skala. kırklı yaşların ortalarında, kızıl kahverengi saçlı, mavi gözlü, kirli sakallı, kilolu biriydi. Üzerinde dizlerine kadar gelen, dar yakalı, koyu kahverengi ceket, beyaz gömlek, siyah pantolon, kahverengi bağcıklı ayakkabılar vardı. El sıkıştık. Igor gülerek sordu. "Sen Akan'ın yoldaşı, nasıl iyisin?" "İyiyim, sağ olun." dedim. Aka gülerek, "Skala kaya demektir." Ona dikkat et Batı. Ardından Petra'ya döndü. Bayan Petra. Elini uzattı tokalaştık. Nasılsınız Bayan Petra? Çok iyiyim ya siz? Oldukça kısa kesilmiş, kızıl saçlı, sılavlara özgü, kalkık burunlu, inceltilmiş kaşlı, yeşil gözlü, 30'lu yaşlarda, zayıf ama biçimli bir vücuda sahip bir kadındı. Oldukça kısa, siyah saten bir kumaştan, Askılı tek parça bir elbise, siyah file çoraplar, aynı renk yüksek topuklu ayakkabılar giymişti. Türkçesi oldukça düzgündü. Aka ortama hakim bir sesle, ''Buyurun ayakta kalmayın.'' dedi. Yerlerimize geçtik. İçeriye beyaz önlüklü bir bayan servis elemanıyla tekerlekli bir içki servis masasını yürüten genç komi girdiler. Bayan servis elemanı Aka'nın yanına gelerek sordu. ''Aparatif olarak ne alırsınız?'' Aka'nın neşesi yerindeydi. Lütfen önce konuklarımıza sorar mısınız? Servis elemanı Petra'ya döndü. Ben vodka limon istiyorum. Igor vodka? Da da. Servis elemanı bana döndü. Siz efendim? Servis masasındaki Napolyon konya gözüme çarptı. Bir Napolyon rica ediyorum. Akada da üç zeytinli bir martini istedi. İçkilerimiz servis edildi. Servis elemanı çıkarken Aka'ya sordu. Yemek servisini ne zaman arzu edersiniz? On dakika sonra başlayabilirsiniz. Kadehini kaldırarak, hoş geldiniz İstanbul'a ve büyük oynamaya. Hep birlikte kadeh dokuşturduk. Aka devam etti. Yolculuğunuz nasıldı? İgor yanıtladı. Uçak salladı, İstanbul güzel. Tabii güzel, şu sıralar Moskova oldukça soğuktur. Soğuk, siz donmak ama biz için normal. Ekonomi nasıl gidiyor? Sen bilir, ortalık karışmak. Önce her şey siz nasıl diyor, A, özelleş. Şimdi olmak, geri almak durumu yapıyorlar. Kapitalizm başlatıyorlar, sonra geriye istemezlik oluyor. Bu durum karışıyor, ekonomik kötü oluyor. Orası da karışık desene Igor. Petra söze girdi. Bir nevi devlet kapitalizmi uygulanıyor. Önce yeni zenginler yarattılar ama şimdi de kendi yarattıkları bu zenginlere karşı bir cephe oluşturuyorlar. 90'ların ortalarına doğru Rusya'da hızlı bir özelleştirme hareketi başladı. Yeltsin'in serbest piyasa ve pazarla ilgili radikal görüşleri girişimcilerin önündeki tüm engelleri yıktı. Daha öncesinde devlet tekelinde olan tüm şirketler, büyük sanayi, petrol, doğalgaz, maden, gayrimenkul kurumları devlet tekelinden çıkartılarak ucuz hatta yok pahasına özelleştirildi. Diyelim ki bir bina var ve sen orada oturuyorsun, hemen o bina talipsen senin oluyor ama vergi vereceksin, Orayı işleteceksin. Sorumluluk senin koşulu bu. Aka söze girdi. Rusya'da geniş petrol, maden ve doğal gaz yatakları vardır. Ve bunlar da dünya pazarı için oldukça geniş taleplere sahip vazgeçilmez ürünlerdir. Serbestlik politikalarıyla da oldukça desteklenen, özelleştirme sonucu oluşan şirketler zamanla gelişerek büyük bir güç haline geldiler. Hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği değişik yeni bir zengin sınıfı türedi. Kaçınılmaz olarak da devletin sınırları içinde büyük bir güç oluştu. Petra vodkasından büyük bir yudum alıp bir sigara yaktı. Aka Bey haklı, yepyeni bir zenginler sınıfı bu. Oligarklar, hepsi de oldukça genç yaştalar. Mikail Friedman 39 yaşında TNK, Petrol ve Alfa Bank'ın sahibi. Vladimir Potanin, 42 yaşında, Interros madenciliğin sahibi. Oleg Deripaska, 34 yaşında, Rusya alüminyumun sahibi. Bunlar hızla büyüyor ve dışarıya da açılıyorlar. Globalleşmenin kurallarını çok iyi biliyorlar. Roman Abramovich, Rusya'nın dışına çıkıp uluslararası şirketlerle ortaklıklar kuruyor. İngiltere'nin Chelsea takımını satın alacak kadar zengin. Bir de Yukos'un patronu var değil mi? Şu anda Rusya'nın en zengin adamı, Kodor ''Doğru, Mihail Kodorkovski. Ama devletle sürtüşmeye girişince şirketin genel müdürünü tutukladılar. Devlet şimdi onun peşinde. Yukos'u geri almaya çalışıyor.'' ''Önce veriyorlar, sonra geri alıyorlar.'' diye söze girdim. Petra bana baktı. ''Olayın özü güç dengelerinde. Yeltsin durumu hem içeriyle hem de Batı dünyasıyla iyi idare ediyordu. Ama Putin olaya onun gibi bakmıyor. Daha politik yaklaşıyor.'' Bu zengin sınıfı karşısında bir kuvvet olarak algılıyor ve bu durumun zamanla kendi iktidarını yıkacağının farkında. Bu nedenle sağa sola dağılmış olan eski KGB mensuplarını toplayıp örgütleyerek bu zengin sınıfın alanlarına baskı yapacak ve bir anlamda onların büyüme ve iktidarı ele geçirmelerine yönelik aktif güçlerine engel olacak. Siloviki adlı yeni bir birim oluşturdu. Eninde sonunda bu yeni zengin sınıfın iktidara oynayacaklarını ve sınırsız paraları sayesinde de iktidarı oluşturacaklarını sezinlediğinden bu zengin zümreye karşı bir savaş başlattı. Peki dedim, halkın bu olan bitene karşı görüşleri ne doğrultuda? Rusya'da bir büyüme ve zenginleşme var. Halkın durumu 90'lardan daha iyiye gidiyor ama ülkenin gelirlerinin bu yeni zengin sınıfın tek elinde olması... Ve bu paraların dışarıya yönlendirilmesine karşı çıkanlar var. Bir de madem ki komünizm devri bitti, demokrasiye geçtik, bu zenginlere bu olanakları biz tanıdık, şimdi neden bunların karşısındayız, demokrasiye ne oldu diyenler de var. Desenize büyük bir güç savaşı yaşanıyor dedim. Hem de oldukça büyük. Putin muhaliflerine aşırı bir baskı var. Gazete patronu olan Vladimir Gusinski baskılar karşısında Yunanistan'a kaçtı. Televizyon kanalları olan Boris Berezovski soluğu İngiltere'de aldı. Roman Abramovich Londra'da yaşamaya başladı ve bunlar Rusya'ya dönerlerse tutuklanacaklarını biliyorlar. Slovikiler şimdilerde Yukos'un peşindeler ve Kodorkovski'yi alaşağı etmeyi hedefliyorlar. Aka söze girdi. Aslında tüm bu olup bitenler Putin'in siyasi rakiplerini ve gelecekte de kendisine rakip olarak çıkacakları tasfiye planıdır. Bunları ortadan kaldırıyor. Böylece bu zenginlerin muhalefetinden kendini koruyup yerini sağlamlaştırıyor. Görürsünüz bu seçimlerde yine Putin kazanır. Igor elini havaya kaldırdı. İşte böyle yapıyor Putin diyerek baş parmağını aşağı yöneltti. Aka gülerek Igor'a baktı. Igor sen de hedefte misin? Ben konuşmak yok bu konu. Aka bana baktı. Igor Skala da bu zenginler grubundan. Generalin gazın sahibi. Anlayacağın özelleştirme zenginlerinden. Skala bana doğru inanma anlamında bir işaret yaparak ben kendi içinden zengin, yok özelleştirme dedi. Merak etme Slovikiler senin peşine de düşerler. Düşseler de bir şey olmaz. Açık yok bende. Dil mi Petra? Haklısın Igor. Senin şirket her zaman düzenli çalışır. Kapı çalındı. Aka gelin dedi. Servis elemanı içeri girerek yemekleriniz hazır efendim. Servise başlamamızı ister miydiniz? Lütfen. Igor ve Petra'ya içecek olarak Simirnof Vodka, Aka ve Bana, Kırmızı Şanti Klasika Şarap Servisi yapıldı. Yiyecek olarak tuzlanmış et, közde biber, zeytin, enginar, sarımsak, reyhan otundan oluşan, üzerine sızma zeytinyağı dökülmüş antipasta tabakları, ardından az miktarda risotto, ana yemek olarak da bol çiğ sarımsaklı domates soslu bir dana sotesi geldi. Herkesin iştahı yerindeydi ve yemekler nefiste. Tatlı olarak özel yapım tiramisu geldi. Şeker oranı düşük, oldukça hafif bir tatlıydı bu. Yemek faslının bitiminde espressoyla ferne servisi yapıldı. Aka siyah deri çantasından üçlü deri bir puro kılıfı çıkartıp kapağını açarak Igor'a uzattı. Ben sigara içer, puro ağır diyerek almadı. Petra sen puro içer misin? Yok ben de içemiyorum. Aka puroları bana uzattı. Yak bir puro. Böyle bir yemeğin üzerine kahve ile birlikte purodan daha iyisi yoktur. Kalın gövdeli Küba purolarımızı yakıp tüttürmeye başladık. Bak aka geçen gün çok komik oldu. Anat Petra. Neyi Igor? Hani adam sebep bulmak? Ha evet çok komik. Moskova'da yeni bir iş sektörü türede. Çok göreceksiniz. Dimitri Petrov adlı bir girişimci yeni bir iş kolu geliştirmiş. Ne yapmış? Örneğin eşini aldatıyorsun, şüphe duymaması için de bir yalan uyduruyorsun. İşte bunun gibi bir şey. Diyelim sevgilinle buluşacaksın, akşam eve bir adam gelip bu akşam şirkette yapmamız gereken çok acil bir iş çıktı diyor, seni alıp götürüyor. Ama sen işe değil sevgilinin yanına gidiyorsun. Ya da gece eve gelmedin, hemen senin geceyi hastanede geçirdiğine ilişkin bir belge hazırlıyorlar. Adam işsiz oyuncuları toplamış, bu tarz birçok senaryo üretmiş. ''Tam işini bulmuşlar. Daha bitmedi. Yalancı şahitler var, inandırıcı ortamlar. Ne ararsan var. Yeter ki sen parasını öde.'' ''Bak gördün mü? Yalandan kim ölmüş derler ya. Buna benzer Oyun adlı bir film izlemiştim. Peki Petra, telefonda geçen hafta Avrupa'da olduğunu söylemiştin. Eski kıtanın ekonomisini nasıl görüyorsun?'' ''Hiç hoş değil.'' İşsizlik artıyor. Alt sınıflar oldukça sıkıntılı. Refah düzeyi gittikçe azalıyor. Vergilerin oranları yüksek. Sendikaların çok katı koşulları var. Bunlar yatırımcıların karşısına büyük engeller olarak çıkıyor. Yeni yatırımlar yapılamıyor. Sen de Amerika'daymışsın. Evet 11 Eylül'den sonra ekonomisi sarsıldı. Şu anda da Irak savaşının içindeler ama şoku atlattılar. Farkında mısın bilmiyorum ama doları euronun altında fiyatlandırıyorlar. Bu da ihracatlarını güçlendiriyor. Avrupa ekonomisinin gücü azalıyor. Şimdilerde Amerika büyüme hızını %7'lere çıkartırken Avrupa Birliği binde dörtlerde kilitlendi. Irak savaşına karşın halkın harcama oranlarında artışlar gözleniyor. Avrupa'da ise halkın harcama kapasitesi oldukça daraldı. Avrupa Birliği akıllı bir ekopolitik yön izleyip Euro'yu dolar karşısında düşük tutarsa ihracatını artırabilir. Bunun dışında Amerikan ekonomisiyle baş edemezler. Peki bir banka sahibi olarak buradaki ekonomik gidişata ne diyorsun? Belirsiz diyorum. Çok iyiye gidiyoruz deniliyor ama borçlar da giderek artıyor. Mesela hazine 2004 yılında iç ve dış piyasalardan 189 katrilyon liralık bir borçlanmaya gidecek. O ne büyük bir rakam bu böyle. 2004'te beklenen 46 katrilyon bütçe açığını finanse etmek, yıl içinde de daha önceki borçlanmalarından vadesi gelecek olan 145 katrilyonluk ana para geri ödemesini yapacak. Kaçınılmaz olarak borçlanacak. Desene yine faizler yükselip döviz artışa geçecek. E ekonomi böyledir. Bir de monetizasyon olayı var. O da nedir? 2004 sonunda liradan 6-0 atılması planlanıyor. Dolara yakın bir kura mı geçilecek? Göreceğiz. Ne yapalım? Pekala şimdi bizim meselemize gelelim. Igor'a dönerek. Nasıl bir karar verebildiniz mi? Ben söylemeksen merak yok tamamdır. Aka bu kez Petra'ya döndü. Etraflıca anlattın mı birkaç gün içinde işe başlayacağız. Sizin likit aktarımlarınızı yarından itibaren başlatmamız gerekiyor. Büyük oynayacağız. Biliyorum, biliyorum. Nasıl bir yöntem izlemeyi düşünüyorsunuz? Nakit aktarımı Finlandiya ve Danimarka'daki aracı bankalarımız tarafından akım banka yapılacak. Generalini Gaz ve Igor Skala adına bankanızda açılacak hesaplara. O halde yarın sabah bankaya bekliyorum. Generalini X Gaz'ın genel müdürü olarak sen gözüküyorsun değil mi? Evet, güzel. İgor'a da bir şahıs hesabı açarız. Tamamdır İgor, yarın kahve içmeye geliyorsunuz. Da da sen yok merak, yarın biz olacak bankada. Saat kaç gelmek? Saat 9'da gelirsiniz. Şimdi benim bir yere yetişmem lazım diyerek çantasını açıp içinde bir şey aradı, çantayı kapatıp şifresini çevirdi. Bana dönerek, çantam sende kalsın, akşam konuklarımızı bıraktıktan sonra bana getirirsin dedi. Tamam mı Kabe? Ayağa kalkarak Igor'la sarıldılar. Petra'nın elini öptü. Benle kapıya kadar gel Batı dedi. Konuklara döndü. Birer kahve daha. Igor güldü. Ben vodka. Tamam oldu. Ya sen Petra? Ben de vodka'ya devam. Hoşçakalın. Aka ile kapıdan çıktık. Bizimle ilgilenen bayan servis elemanıyla karşılaştık. İçeriye vodka servisi yapmanızı rica ediyorum. Bu da sizin değerli hizmetiniz için diyerek kızın eline 50 milyon lira verdi. Çok teşekkür ederim efendim. Dostum Batı'yı da ihmal etmeyin ama ona içki vermeyin. Faturayı da yarın bankaya, sekreterim Begüme gönderin. Tabii efendim, teşekkürler. Gel Batı, dış kapıdan çıktık. Jaguar çalışır halde bekliyordu. Aka araca bindi. Sen biraz daha oyalan. sakın hemen yanlarına dönme. Tuvalete filan git. Onları bir süre baş başa bırak. Bakalım düşünceleri nedir? Sonra onları otellerine bırakırsın, beni ararsın, buluşuruz, tamam mı? Bir şey daha var. Sakın çantayı almayı unutma. Unutma Maka Bey. Sen ve ben yakınız. Birbirimiz için bir şeyler yapıyoruz. Tony Soprano The Sopranos 4. Sezon Igor ve Petra'yı kalmakta oldukları Ritz'e bıraktıktan sonra cepten Akay'ı aradım. Yeni kapıda deniz otobüslerinin kalktığı limanda olduğunu, hemen oraya gelmemi söyledi. 20 dakika içinde oraya ulaştım. Jaguar'ın yanında taksiden indim, arka koltukta Akan'ın yanında daha önce hiç görmediğim biri vardı. Ön kapıyı açıp sürücünün yanına oturdum. Akan nasıl geçti diye sordu. Sizden sonra da içmeyi sürdürdüler ama en ufak bir sarhoşluk belirtisi göstermediler dedim. İgor içkiyi sever, Petra da öyle. Alışkındır onlar, kolay kolay sarhoş olmazlar. Yanında oturmakta olan kişiyi gösterdi. Bu Ahmet, Bulgar Ahmet. Balkan tipli genç, temiz yüzlü biriydi. Bu da Batı. Selamlaştık. Çanta. Çantayı uzattım. Şifresini açarak içinden bir ses kayıt cihazı çıkarttı. Kasetin başa sarma düğmesine basıp ''Bak bakalım Ahmet neler konuşmuşlar'' dedi. Bizim Aka ile yanlarından ayrıldığımızda İgor ve Petra'nın baş başa konuşmaları başladı. İlk konuşan Igor'du. Ahmet Rusça tercümeye başladı. Ne diyorsun, bunlarla iş yapılır mı? Yapılır, evet. Sence güvenebilir miyiz? Güvenebiliriz, çünkü bu piyasayı iyi biliyorlar. O halde iş yapıyoruz. Evet, yapıyoruz. Anlaşıldı. Burayı sevdim. Evet. Daha sonra benim içeriye yanlarına girdiğim bölüm başladı. Aka ses kayıt cihazını kapattı. Sağ ol Ahmet seni buraya kadar yorduk. Ne demek Aka lafımı olur? Aka cebinden bir miktar para çıkartıp Ahmet'in montunun cebine koydu. Aka Bey, lütfen buna hiç gerek yok. Sus bakayım sen işime karışma. Tamam Ahmet sen gidebilirsin. Sağ olun efendim her zaman emrinizdeyim iyi geceler. Ahmet kapıyı açıp araçtan inerek gecenin karanlığında gözden kayboldu. Ben de sürücünün yanından ayrılıp arkaya Aka'nın yanına geçtim. Duydun değil mi dedi. Demek ki bizimle gerçekten iş yapmak istiyorlarmış. İnsanların sana söyledikleri şeylere, hele hele işle ve para ile ilgili şeylere ilk bakışta inanmamak gerek. Haklısınız. Yüzümüze evet, arkamızdan da hayır diyebilirlerdi dedim. Bu da bir ihtimaldi. O nedenle bir şeyi önceden bilmek her zaman işe yarar. Neler olup bittiğini bilmezsen önlemini alamazsın. Net şeyler, yani evet ve hayır gibi. Bunlar daha kolaydır. Farkındaysan konuyu fazla uzatmadım. Evet, direkt olarak bir karar verebildiniz mi diye sordunuz. Çok iyi anlamışsın. Ben kesinliğe ve netliğe inanırım. Eğer bir iş çok karmaşıksa o işte yanlış gidecek şeylerin de sayısı çoktur ve inan bana o iş bitmez. Sürücüye işaret ederek gidebiliriz dedi. Limanın çıkış kapısından sağ Kenedi Caddesi'nden Eminönü yönüne doğru hareket ettik. Yağmurlu bir Ekim ayı havasıydı. Saray bonundaki deniz fenerinin önüne geldiğimizde kaliköy yakasının ışıkları belirdi. Görülmeye değer bir manzaraydı. Bu kenti seviyordum. ''Bir şey sorabilir miyim?'' diyerek aracın içindeki suskunluğa son verdim. Son anlamında başını salladı. ''Farkındaysanız Igor Petra'ya bunlarla iş yapılır mı?'' diye sordu. ''İzin verirseniz ben de size sormak istiyorum. Peki bunlarla iş yapılır mı?'' Ya da diğer bir deyişle, bunlarla iş yapmamızın nedeni nedir? Aka sağ kaşını kaldırarak zeki ve canlı bir ifadeyle yüzüme baktı. Paradır, sadece para. Tony Soprano'nun Ralph Sifaretto diye bir adamı vardır. Agresif, ortalığı karıştıran geçinilmesi zor biridir. Tony de ondan pek hoşlanmaz. Ama Ralph'in bir yeteneği vardır ki, inşaat ve sendika işlerinden çok iyi anlamakta ve kazanmaktadır. Bu kazançlar sonucunda hem Tony hem de New York'taki ortakları diğer elemanlardan çok daha fazla kazanmaktadır. Tony onu sevmemesine rağmen onunla iş yapmayı sürdürür. Bir olayda aşırı kızmasına rağmen Ralph'i kaptan yapıp terfi ettirir. Eski adamları ya da New York'taki danışmanları Ralphie'ye cephe aldıklarında onu savunur ve korur. Nedeni? İş dünyasında ya da genelleyecek olursak yaşadığımız şu dünyada birisini sevip sevmemen değil, ondan elde edeceklerin getiriler sana sağlayacağı kazançtır. Şimdi beni iyi dinle. Diyelim ki bir dostum var, çok iyi bir dost ya da sen öyle zannediyorsun. Yani görünürde. Ama sana hiçbir getirisi yok. Sürekli seni arıyor, kendi yaşamı varsa eşi, evi filan bir yığın boktan şeyi anlatıp seni esir alıyor. Değerli vaktini çalıyor. Ama sürekli senin dostun olduğunu söylüyor. Sen de bu saçmalıklara inanıyorsun. Bir gün ondan vereceği oranda ama kapasitesinin sınırlarını zorlayan bir para iste. Sana vermeyecektir. Peki ya verirse? Diyelim ki verdi. O zaman da senden bu parayı geri almaya bakacaktır. Her iki olasılıkta da kaçınılmaz olan bir tek sonuçla karşılaşılır. O da dostluğun biteceğidir. Para ve dostluk su ve yağ gibidir. Tekrar başa dönecek olursak sana kazanç sağlamayan bir dostla kazanç sağlayan bir insan arasındaki tercihin ne olurdu? Beni sıkıştırıyorsunuz. Hangisi olurdu? Gördün mü bak cevap veremedin ama ben cevabımı aldım. Bunlar da Rusya'daki sivrilen özelleştirme zenginlerinden hem ekonomik hem de psikolojik baskı altındalar. Rusya'da güvende olmadıklarını hissedip Burada finansal yatırım ortakları arıyorlar. Sonuçta bu bir iş ve biz de iş adamıyız. Eminönü'ne geldiğimizde yağmur daha da hızlandı. Galata Köprüsü'nü geçip Karaköy'e geldik. Sağa sapıp Necati Bey Caddesi yönüne devam ettik. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nı geçerek Levent'e Büyükdere Caddesi'nden de Maslığa çıkarak devam ettik. Hacı Osman Bayırı'ndan aşağı inip Kireçburnu Caddesi'nden sağa saptık. Bu yönde kısa bir süre devam ettikten sonra ara sokaklardan birine girdik. İki katlı bahçeli bir villanın önüne park ettik. Aka ile araçtan inip bahçeyi geçtik. Villanın ziline bastık. Genç bir kız kapıyı açarak bizi içeri davet etti. Girişin yanındaki genişçe bir salona geçtik. İçerisi beyaz renklerin ağırlıkta olduğu modern bir tarzda döşenmişti. Dört bayan geniş koltuklara oturmuş sohbet ediyorlardı. Biz salona girdiğimizde ayağa kalktılar. İçlerinden ev sahibesi olduğu anlaşılan esmer, kısa düz saçlı, bakımlı, kırklı yaşlarda bir bayan, ''Akacığım nerede kaldın, hiç gelmeyeceksin'' sanmıştım diyerek gülücüklü bir sitemde bulundu Akaya. Kolsuz bej rengi tek parça kısa bir elbise giymişti. Bana dönerek ''Siz de hoş geldiniz'' dedi. Ben Bahar. Elini uzattı tokalaştık. ''Batı'' dedim. Ardından salondaki diğer konuklarını tanıtmaya başladı. Yasemin, Gülün, Monika Yasemin 30 yaşlarında saçları küt kesilmiş, sarışın, minyon bir tipti. Omuzları açık, krem rengi triko, altına koyu gri, dar mini etek giymişti. Aşırıya kaçan abartılı bir makyajı vardı. Monika kilolu, sarı röfleli, kırklı yaşlarda bir kadındı. Kırmızı çerçeveli bir gözlük takıyordu. Beyaz geniş yakalı bir gömlek, altına tüm baldırlarını ortaya çıkartan yırtmaçlı kısa bir siyah etek giymişti. Gül'in kızıla boyanmış saçlı, göçmenlere özgü tipli, kalkık burunlu, uzun boylu, otuzlu yaşların sonlarında görünen biriydi. Tek düğme siyah kötü kesimli bir ceket, içine önü göğüslerini belli eden kırmızı fırfırlı kısa tek parça bir elbise, altında da siyah file çoraplar vardı. Ev sahibimiz Bahar bize dönerek sordu. Eee beyler karnınız açma size ne hazırlatayım. Aka yanıtladı. Yemek işini hallettik biz sen hiç zahmet etme. O zaman ne içersiniz? Bir skoç, buz ve su olmasın. Ya siz Batı Bey? Aynısını rica ediyorum. Güzel. Güzin bakar mısın? Bize kapıyı açan genç kız içeri girdi. Buyurun Bahar Hanım. Beyler skoç içiyorlar sek olsun. Hemen getiriyorum diyerek salondan çıktı. Bahar, söyle bakalım Aka, önerim hakkında ne düşünüyorsun? Düşünmeme hiç gerek yok, projeni tamamen destekliyorum. Doğal olarak Akın Bank da sana destek verecek. Sen rahat ol, senin yanındayız. Bahar biraz heyecanlanmış gibiydi. Aka harikasın, bunları duyduğuma çok sevindim. Senin bankanın Maslak'taki hoş eski büyük fabrika binası bu sergi için olağanüstü bir mekan. Günlerdir bunu düşünüyorum. Genç kız viskilerimizi getirdi. Aka gülerek Bahar'ın bacağına hafifçe vurdu. Tamam, bina sende. istediğin kadar kullanabilirsin. Bana baktı. Yarın Begüm'e söyle, Bahar Hanım'ı arasın. Bahar'a döndü. Yarın bankadan Begüm Hanım seni arayacak. Gerekli hazırlıklara başlayabilirsiniz. Yalnız bina bir süreden beri boş, kullanılmıyor, temizlik işleri filan. Dert değil, biz onu hallederiz. Tamam, ya banka? O da tamam, bu sergiye sponsoruz. Akacığım, inan bana bu yılın en mükemmel sanat olayını gerçekleştireceğiz. Çok görkemli bir sanat etkinliği olacak. Düşünsene sanat banka el ele. Akın Bank bundan büyük bir manevi kazanç sağlayacak. Ardından da sana yönelecek sanatsever mudilerle maddi kazanç sağlayacak. Buna içmeliyiz diyerek kadehini kaldırdı. Sergimize içelim. Hepimiz kadeh kaldırıp iyi dileklerde bulunduk. Ana meselemizi hallettiğimize göre izin verirsen sana çalışma arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Yasemin sergimizin sanat danışmanlığını üstlenecek. Geçen ay San Francisco'da Hector Sierra'nın resim sergisini organize etmişti. Aka Yasemin'e döndü. Nasıl gitti? Oldukça yorucuydu. Buna bir de Hector'un bitmez kaprisleri eklendi ama sonuçta üstesinden geldik. Ya tablolar satabildiniz mi? Hector'un potansiyel bir müşteri grubu var. Batı sahillerindeki bazı Meksika kökenli iş adamları Hector'un tablolarını topluyorlar. 2000 yılında San Francisco'daki Harry Portal Vakfı 20 tablosunu alıp kendi özel müzelerinde sergilemeye başladıktan sonra Hector için farklı bir dönem başladı. O zaten farklı bir ressamdır. Aa demek hakkında bir şeyler biliyorsunuz. Meksika sınırından kaçak giren göçmenlere yardım için New York Soho'da bir sergi yapmıştı. Doğru, 1998'de. Ne diyordum? Ah evet, ben de basının ilgisini bu satışın üzerine çektim. Çeşitli televizyon kanalları ve sanat dergilerinde Hector'la ve tabloların alınmasında öncülük eden Harry Portal Vakfı'nın başkanıyla resim sanatı ağırlıklı söyleşiler yaptım. E siz de bilirsiniz ki... Aka Yasemin'in sözüne kaldığı yerden devam etti. Müzeye giren hem de yaşarken giren bir ressamın tabloları dışarıda alıcı bulmakta zorlanmaz ve prim yapar. Çok doğru. Akabey bu işlerden anlıyor. Bahar oldukça keyiflenmişti. Yasemin'e dönerek Aka Bey resimden çok iyi anlar dedi. Buna çok sevindim. Sanattan anlayan insanlarla çalışmak, onlarla bir arada olmak sanat kadar kurtarıcıdır. En azından gereksiz sorunlardan. Hep birlikte gülüştük. Bahar Monika'ya dönerek Monikada serginin katalog çekimlerini yapacak ve basınla diyaloglarımızda bizleri değerli görüşlerinden yararlandıracak değil mi canım? Beni mahcup ediyorsun Baharcım. Hepimiz biliyoruz ki senin harika sanatsal tasarımların her zaman en iyiyi, en doğruyu bulur. Biz sadece senin peşinden geliriz. Ah ah, bu ne tevazu! Bana dönerek Monika ile neredeyse 20 yıldır dostus. İş arkadaşlığından öte bir olgu bu. İyi bir bağınız olmuş dedim. Monika gözlüğünün üstünden tebessümle baktı. Bağlanmanın da ötesinde. Ben buna sanatsal telepatik birliktelik adını verdim. İşin doğrusu entelektüel düzeyleri oldukça yüksek hanımlardı ve geçimlerini sanattan sağlıyor, para kazanıyorlardı. Bu arada kadehler ard arda boşalıyor, görevli genç kız durmadan şarap, viski, cin servisi yapıyor, bardakları boş bırakmıyordu. Sehpadaki meyve tabağında duran ithal muzlardan birini yerken Akaya baktım. Ortamdan çok memnundu. Tabi Igor ve Petra ile iş yapacağına emin olmasının da bunda katkısı vardı. İyice keyiflenmişti. Ağzı kulaklarında yaktığı puroyu körüklüyor, dumanları havaya savuruyor, viskisini keyifle yudumluyordu. ''Bahar sana bir şey sormak istiyorum. Hepiniz bayansınız.'' ''Genelde sanat piyasası alanımın dışındadır ama dikkatimi çekti. Ne kadar iyi anlaşıyorsunuz. Tam bir uyum içindesiniz.'' Bana bakarak ''Sen de fark ettin mi Batı? Evet Aka Bey çok iyi bir diyalogları var.'' Bahar eliyle nazar değmesin anlamında sehbaya vurdu. Aka devam etti. ''Bizim piyasada yani finansal ortamlardaki bayanlar birbirlerinin kuyusunu kazmaya bakarlar, didişip dururlar. Oysa şu anda gördüklerim o kadar ilginç ki.'' Birbirinizin sözünü bile kesmiyorsunuz. Ve iş, dostluk, saygı adeta bütünleşmiş. Bunu nasıl başardınız? Ya çok şekersin Aka, çok ömürsün. Nelere dikkat ediyorsun sen öyle? Diyerek Aka'nın elini tuttu. Sanatçımız Gül'in farklı bir konseptle karşımıza geldi. Hazırladığı proje mükemmel ötesi. Gül'ün eliyle yok yok anlamında bir işaret yaparak Bahar abartmayı sever, siz ona kulak asmayın dedi. Nasıl asmam? Bak mükemmel ötesi değilse sergi projesinden vazgeçeriz. Yasemin Bey haklı dedi. Bahar Gülin'i tanıtmaya başladı. Gülin, burslu olarak Floransa Sanat Akademisi'ni kazanıp mezun olduktan sonra 4 yıl kadar resim öğretmenliği ve yanı sıra kendine özgü resim çalışmaları yaptı. Tüm bunların yanı sıra İtalya'da Rönesans resimleri üzerine araştırmalarda bulundu. Konu üzerine birçok yazı kalemi aldığı gibi Rönesans döneminden çağımıza Floransa Resim Sanatı adlı bir de kitabı var. Aka Gül'üne bakarak, Rönesans dönemi sanatta önemli bir dönüm noktasıdır değil mi dedi. Evet, aynı zamanda sanatsallığın tüm boyutlarıyla yaşadığı tek dönemdir. Temelde eski Roma ve Yunan sanatları olağanüstü bir şekilde geliştirilmiş, böylece de sanata hak ettiği gerçek değerler o dönemde verilmiştir. Sanatın yoğun sağlığı birey ve toplum üzerine de etkisini göstermiş, böylelikle de humanizm başlamıştır. Tüm bu olumlu etkiler İtalya'dan tüm dünyaya yayılmış ve o dönemde birçok sanatçı günümüz koşullarında bile üretilemeyecek özgünlük ve yapıda inanılmaz eserler vermiştir. Gül'in anlattıkça açılıyor, coşuyordu. Az önceki suskun, Ella Cheryl sakinliğindeki kadın bir anda kaybolmuş Yerine Tina Turner sertliğindeki ve hızındaki biri gelmişti. Konuşurken ön dişlerinden birinin kırık olduğunu fark ettim. Peki Gül'in ya modern sanat, Dali, Picasso? Gül'in derin bir nefes alıp anlatmaya devam etti. Dali, evet diyerek bir an kafasında kurguladı. Ona daha dikkatli baktım. Gözlerinin altındaki siyahlıklar ve hafif hırçın melankolik karışımı uçmaya hazır hali kesin bir çaçacı olduğunun belirtisiydi. Göz bebekleri bir an kaybolur gibi oldu. Benim kişisel düşüncemi öğrenmek isterseniz Dali düşlerinin resmini yapacak kadar kendi karmaşık iç dünyasını çözmüş ve bunları tuvaline dökecek mükemmellikte ender bir dehadır. Picasso ise tam bir sanat işçisidir. Adam kendini resimle sınırlamamış, heykel, seramik ve daha birçok alanda sanat faaliyetleri yapmış. Modern resim sanatına özel akımlar eklemiştir. Acayip tutarım de Picasso'ya kitlenirim. Akabe hiç Paris'te bulundunuz mu? Evet, bulundum. Picasso müzesine gittiniz mi? Gittim, Sembol yakınlarında. Evet, adamın ürettiği onca eseri görünce ne hissettiniz? Sanatın da bir sonu olduğunu. İlginç bir yaklaşım tarzınız var. Bilmem. Bahar akaya bakarak Şimdi sana sergiyle ilgili bir şeylerden bahsedeyim. Bu tamamen farklı bir konsept. Nasıl Avrupa resminde Fransız gerçekçiliği ya da az önce sözünü ettiğiniz Rönesans, modern, postmodern, fütürist sanatı etkilemişse, Gül'inin bu sergisinde ele aldığı tema, Bizans'tan ve Osmanlı minyatür perspektiflerinden ayrıntılara da yer veriyor. Bunların bir içsel dinamizm kurgulaması anlayışı ana fikrine dayanıyor. Öyle değil mi Gülün? Bu sergimde esas aldığım ana çıkış noktası budur. Doğru. Zengin bir yapının içinde yaşıyoruz. Ben bir dönem Floransa'da yaşarken bu gözlemi yaptım. Kent o kadar eski ve köklü bir geçmişe sahip olmasına rağmen yürüyerek gezilecek kısa bir mesafe içindeydi. Ama İstanbul öyle mi? Bir ucu Tekirdağ, diğer ucu İzmit'e kadar tıka basa, çarpı kentleşme, düzensiz göç ve nüfus artışıyla bir kaos görüntüsü ve yaşamsallık miksi olmuş. Ben sergimde Suriçi İstanbul'dan, Merkezi İstanbul'dan bahsediyorum. Tarihi dokusu içinde surlarla çevrili, o surların onca tahribata rağmen, tarihe ve zamana karşı büyük bir direniş göstererek ayakta, dolayısıyla da hayatta kaldıkları, Doğu-Batı sentezi olan İstanbul'dan bahsediyorum. Buna da çağdaş bireyin kent içi yaşamındaki çelişkileri açısından objektif bir bakış getiriyorum. Hem içsel hem de dışsal bir bakış bu. Hayatımızda da surlar var. Tıpkı eski İstanbul'u çevreleyen surlar gibi. Varlığımızı koşullandıran, belleğimizi etkileyen, istediklerimizi sınırlayan, Bizi dışa kapıyan, zaman zaman bir şeylerden uzaklaşmak için kapılardan çıktığımız tüm etrafımızda örülmüş surlar. Aka'nın dikkatle ve ilgiyle dinlediğini gördüm. Gül'ün son noktayı koydu. Surlar geniş zaman sentezidir. Bahar söze girdi. İşte sergimizin özgün adı. Nasıl buldun Aka? Mükemmel, hiç düşünülmemiş. Ya siz Batıbey? Gülün'e bakarak yanıtladım. Farklı ve kalıcı. Bahar Yasemin'e döndü. O halde başlıyoruz. Evet, adres de belli olduğuna göre mesele kalmıyor. Ben serginin kapsamını açıklayıcı bir metin hazırlayacağım. Bu metinin üzerinde Gülün'le konuşup onun da fikirlerini alacağım. Gülün'in bu sergiyi hazırlama süreci, hissettikleri ve öznel düşüncelerini belirten bir bölüm eklemek istiyorum. Siz ne dersiniz? Gülün yanıt verdi. Bence harika bir fikir. Hem izleyiciye bir ön anlatı işlevi görür hem de sergiye bakış açısına rehberlik eder. Sence de iyi mi Bahar? Yeni olan her fikir bende kabul görür. Metinlerle sergi daha da zenginleşir. Böylece de görsellik, mana güçlenir. Bir de senin fikirlerini alalım Monika. Yarın eserlerin dia çekimlerine başlarım. En geç iki gün içinde bir şeyler oluşur. Basın bültenleri için hazırlayacağımız metinleri saptarız. Sergi öncesi ve süresince televizyon, gazete ve sanat dergilerinde gülünle, söyleşiler ayarlarım. En önemlisi de sergi açılışının sanatsal TV'den naklen yayınını sağladık mı bu iş tamamdır. Bahar sen de davetli listesini oluştur. Organizasyonu kime yaptırmayı düşünüyorsun? Her zamanki ekip Serap, Ümran, Deniz Üçlüsü'ne. Güzel onlar bu işte iyidir. Bahar hep bayanlarla mı çalışıyorsun sen? Bahar yüzünde vahşi bir ifadeyle, Bizler Amazonuz. Erkekleri yeriz. Sergiye gelmemize izin verin bari. Bilmem onu düşünmek lazım. Güzin elinde bir cep telefonuyla gelerek Bahara uzattı. Şenker Hanım telefonda. Ver bakayım. Evdeyim. Dostumuz da burada. Hı hı. Tamam hemen gel konuşacağız. Bekliyorum. Monika Bahar'a ne oluyor anlamına bakarak sordu. Şu solist olan Şenker miydi? Hı hı. Ne o yoksa tablo mu alacakmış? Yok canım bu tür zevklerden habersizdir o. Meneşerliğini mi yapacaksın? Hayır ben müzikle ilgilenmem. Yalnızca resim sanatı ile ilgilenirim. Biraz canı sıkkın laflamaya gelecek demek önemli bir şey değil. Her nasılsa ben kalkıyorum. Otursaydın biraz daha konuşurduk. Yarın seni ararım. Güzine söyler misin bana bir taksi çağırsın? Yasemin de ayağa kalktı. Taksiye gerek yok ben de çıkıyorum. Hem seni bırakırım. Otursaydınız ya ne böyle zengin kalkışları? Monika gülerek sergideki resimlerin tümü satılınca zaten zengin olacağız öyle değil mi Gül'in? Neden olmasın diyerek eliyle zafer işareti yaptı. Aka ve ben de ayağa kalkarak Yasemin ve Monika ile sıkıştık. Bahar konuklarını yolcu edip yanımıza döndü. Alanlarının en iyileridir Gül'in göreceksin. Çok iyi bir performans çıkartacaklar. Tüm resimlerin kapışılacak. Akın banka ufak bir alım önceliği tanırız ama değil mi? Olabilir. Aka yüzüne bir şaşkınlık ifadesi vererek ''İnanamıyorum. Demek bu mükemmel eserlerden alma şansımız olacak. Ne dersin ortak iyi bir yatırım yapacağız.'' ''Elbette dedim. Hem sizin hem de bankamız için.'' Bahar Aka'ya iyice sokulup elini dizinin üstüne koydu. Tavırları bir kedinin kiyle eşdeğerdi. Sesinin tonunu fısıltıya indirerek ''Söyle bakalım Aka Bey kaç tane almayı düşünüyorsun?'' Aka Bahar'ın elini tutarak yavaşça öptü, daha da keyiflenmişti. ''Sen kaç tane satarsan?'' ''Ooo ne kadar centilmensin, harika bir yapın olduğunu biliyor musun?'' Aka'yı yanağından öptü. Gül'ün bana bakarak tebessüm etti. ''Bu işler böyledir'' anlamında bir işaret yaptım. Güzen içeri girerek ''Şenker Hanım geldiler'' dedi. ''Çalışma odasına al, sek cin bardağını iyice doldur.'' ''Konuklarımla olduğumu hemen yanına geleceğimi söyle.'' ''Peki Bahar Hanım.'' Bahar Aka'nın bardağını uzattı. ''Viskin'i içer misin?'' Aka bardağın dibinde kalan viskiyi bir yudumda içti. Bahar bize dönerek ''Aka ile bir süre yanınızdan ayrılacağız. Siz keyfinize bakın.'' diyerek salondan çıktılar. Gül'ün önünde duran bir adam bir yudum aldı. ''Şenkel şu film oyuncusu değil miydi?'' ''Evet.'' dedim. ''Önceleri tiyatro ile başladı.'' Daha sonra sinemaya geçti. Birçok filmde rol aldı. Ama günümüzde eski sıklıkta filmler yapılmadığından ses sanatçılığına, ardından da birçokları gibi televizyon kanallarına sıçradı. Şu sıralar kendi adında bir show programı var. Güzel atundu. Evet öyleydi. Viski'den bir yudum alarak "Biraz seviyorsun." dedim. Bir dönemi Almanya'da geçti. Kısa bir süre. O günlerden ve oralardan kalma bir alışkanlık. Bazı anıların dış uzantısı. Bira konusunda ilginç bir yaklaşım bu. Bir reklam metni olabilir. Ağzını eğerek güldü. Dişleri sigaradan sararmış ve bakımsızdı. Sanatçı duyarlılığı yapımda vardır. Benim için önem taşıyan nesnelere özel anlamlar yüklerim. Onlara farklı tanımlar yapmayı seviyorum. Böylelikle de objelerle bir iletişim kuruyorum. Bu da yaptığım resimlerde kullandığım maddeleri daha da önce seçmemi henüz resim oluşmadan... Kafamda onların nasıl görüntü oluşturacaklarını görmemi sağlıyor. Peki ya bu? Diye burnunu işaret ettim. O da kafamı dümdüz bir hale getiriyor. Yüklediğim şeyleri atıp unutmamı sağlıyor. Peki resme nasıl başladın? Kara kalem çalışarak çeşitli yüzler, bakışlar, anlamlar yakalamaya çalışıyordum. Ama bunlar resim miydi değil miydi bilemiyordum. Bir gün Çeynin bir resmini çizdim. Öyle önceden tasarlamadan, plansızca gelişen bir şeydi. Kalemle oynarken kendi kendine oluşu verdi. Şöyle bir baktım, dünyada ve tüm yaşamım süresince o ana dek yaptığım her şeyden daha somut, daha mükemmel. Bilemiyorum, ab ayrı bir şeydi. Her şey birden bir olup bitmişti. Öylesine neredeyse tamamen benim dışımda gelişmiş gibiydi. Resim bitmiş önümde durmaktaydı. Nasıl başlamıştım, nasıl yapmıştım, nasıl bitirmiştim bunu hiçbir zaman anlayamadım. Ama o an bir tek şeyi anladım. O da benim resim yaptığım ve yapabileceğimdi. Gerçek anlamda resim üretmekten, sanatsal bir emekten söz ediyorum. Bir an göz göze geldik. O an bir sanatçıdan çok suçlarından manevi bir arınmışlık yaşamak için günah çıkartan bir kadının tavrına sahipti. Onun bugüne değin çektiği sıkıntıları, acılarını, içinde bulunduğu anlaşılmama, sevgisizlik, çaresizlik ve yalnızlık duygularını hissettim. Dolmuş gözlerinden yaşlar akarken eli çaresizce önündeki sehpadaki sigaraya gitti. Yaktığı sigarasından ardarda iki uzun duman çekti. Seni çok iyi anlıyorum diyebildim. Anladığına eminim. Bir bir yudum alıp sigarasından bir nefes daha çekti. İşte Batı. O günden bugüne resim yapıyorum. Sadece resim. Teselliyi resimde buluyorum. Geçmişte yaptığım hatalara karşın dayanma gücünü, desteği resimden alıyorum. Ne hatalar yapmış olabilirsin ki? En yakın kız arkadaşıma, hayattaki tek dostuma bile ihanet ettim ben. Evinde kaldığım, ekmeğini yediğim, bana değer veren kapısını açan dostuma... Onu tanıştırdığım sevdiği adam hakkında bir sürü yalanlar uydurdum, onu soğuttum. Neden böyle bir şey yaptın ki, ne gereği vardı? Ben sevgisiz bir insandım ve onların birbirlerini sevmeleri, adamın kadına verdiği sonsuz değer, günümüzde görülmeyecek orandaki saf aşkı beni deliye döndürmüştü. Onları kıskandım, birilerinin mutlu olmasına dayanamadım. İçimden... Sen de ömür boyu mutsuz kalmaya devam edersin diye geçirdim. Yanımda bir insan enkazı duruyordu. Az önceki surlar, sanatsallık, rönesans safsataları atan kadın maskesi düşünce ne hale gelmişti. Dediğim gibi sadece resim. Bu da benim dış dünyaya beni algılayamayan, tanımayan, anlamayan insanlara karşı bir sığınağım, direncim, haykırışım. En önemlisi de özgürlüğüm. Peki onlar. Onlara ne oldu? Az önce bahsettiğin kadın ve adama ne oldu? Önce ayrıldılar ama çok geçmeden birbirleri olmadan hayatlarının anlamsız olduğunu fark edip yeniden bir araya geldiler. Şu anda eskisinden de iyi bir birliktelikleri varmış. Bak gördün mü dedim yaptığın hainlik, kötülük ve ihanet işe yaramamış. Onları bir süre ayırsa da sonuçta sevgilerinin aşklarının artmasını sağlamış. Onlar yine birleşip mutlu olmuşlar ama sen yalnız ve mutsuzsun. ''Evet, çok haklısın. Ama çözümün çok basit. Öyle mi nedir? Başkalarıyla uğraşacağına kendi işine bakmalısın.'' Tam bu sırada Güzin salona girerek ''Batı Bey, Aka Bey sizi görmek istiyor.'' dedi. Gül'ine izninle diyerek Güzin'in ardından Bahar'ın çalışma odasına girdim. Duvarları pastel yeşil renkte, ufak, oldukça değerli toplu bir çalışma odasıydı. Bahar çalışma masasında oturuyordu. Şenker masanın yanındaki tekli berjer koltukta sinirli sinirli elindeki bardakla oynuyor, aka da onun karşısında düz koltukta oturuyordu. İçeri girdiğimde bir sessizlik oldu. Şenker kızarmış gözlerindeki sert ifadeyle bakıp içkisinden bir yudum aldı. Aka babacan bir tavırla gel batı otur dedi. İçeridekileri görecek şekilde masanın karşısındaki deri kaplı metal iskemleye oturdum. Bahar masasından kalkarak, ''Aka ben Gülen'in yanına gidiyorum, siz konuşun.'' dedi. Odadan çıkarken bana bakıp her şey yolunda gibilerinden gülümsedi. Aka sakin bir sesle konuyu anlatmaya başladı. ''Şenker Hanım, Bahar'ın çok yakın bir arkadaşı, kendisinin ufak bir sorunu var ve bizden kendisine yardımcı olup çözmemizi rica etti. Bana kararlı bir bakışla bakarak, ben de kendisine yardım edeceğimi ve sorununu çözeceğimi söyledim. İçimden... Yıllardan beri malı götüren, oldukça iyi bir maddi yığınağı olan, hala da medya ve magazin dünyasının ilgisini toplayan, şenker gibi işini bilen bir kadının bizden ne yardım isteyeceğini düşündüm. Bir anlam veremedim. Olacak şey değildi doğrusu. Ama bir dinleyelim bakalım dedim. İyi yapmışsınız Aka Bey diyerek kendisini desteklediğimi belirttim. Bunun hoşuna gittiğini gözlerinden okudum. Şimdi senin de iyice dinleyip anlamanı istiyorum. ''Buyurun Şenker Hanım, sizi dinliyoruz.'' ''Eeh, Aka Bey, arkadaşa güvenebilirim değil mi?'' ''Ha, o, ha ben, içinizi rahat tutun. Bu konu burada açılacak, burada kalacak ve kapanacak.'' Şenker bana dönerek, ''Umarım beni yanlış anlamazsınız. Rica ederim onu efendi.'' dedim. Filmlerinden daha farklı bir görüntüsü vardı. O gençlik dönemi gitmiş, yerine daha kadınsı, daha olgunlaşmış... Gizemli bir hava uyandıran farklı bir tip gelmişti. Kısa koyu kestane rengine boyalı saçları, küçük bir burnu, ince dudakları, sivri çenesi, kuşku kibir ihanet karışımı bir ifadeyle bakan hafif çekik gözleri vardı. Enine gri siyah çizgili kısa kollu bir triko kazak, pileli koyu lacivert kaşa pantolon, siyah sivri burunlu çizmeler giymişti. Burnundan soluyan agresif bir ifadeyle anlatmaya başladı. Bu haliyle kapana kısılmış, çaresizlik içindeki yırtıcı bir kaplan andırıyordu. Yaklaşık bir yıl önce birisine aşık olmuştum. Onun da beni sevdiğini sanıyordum. Neyse fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Zaten bu konudan ve ondan bahsedilmesine dayanamıyorum. Yaşı benden ufaktı. Derler ya eğer kadınsan sakın kendinden küçük birine aşık olma. Sonu acıyla biter. Doğruymuş. Onu bir başkasıyla yakaladım ve ilişkimizi bitirdim. Bitirdiğimi zannettim ama bazı özel anlarımızı gizlice kasete kaydetmiş. Bana hakaretler, tehditler yağdırdı. Elindeki kasetle sanat hayatımı söndüreceğini, beni bitireceğini söyledi. Oldukça korkmuş ve tedirgin olmuştum. Ondan kaseti vermesini istedim. O da vereceğini ama biraz sıkışık olduğunu kendisine acilen para gerektiğini söyledi. Ona bir miktar para vererek kasete aldım. Aldığımı zannettim. Meğerse bana bir kopyasını vermiş. Bir süre sonra tekrar aradı. Tehditlerine devam etti. Kasetin Aslı'nın kendisinde olduğunu vermeyi de düşünmediğini söyledi. Şenker bunları anlattıkça gitgide sinirleniyor, hiddetin derecesi yükseliyordu. Önündeki sehpada duran cin şişesinden boşalan bardağına ağzına kadar doldurup büyükçe bir yudum aldı. ''Ben altın yumurtlayan tavuğumu kesmem. Artık benim için yumurtlayacaksın.'' dedi. ''Biliyorsunuz ben topluma mal olmuş bir sanatçıyım. Böyle bir kasetin ortaya çıkması beni çok sarsar. Yıllardır edindiğim kariyerim bir anda biter, silinir. Tam bu sırada da bir toplumsal aile dizisinin çekimlerine başlamak üzereydim. Yapımcılar hiçbir şekilde sansasyonel bir şey istemiyorlardı. Kasette biraz aşırıya gitmiştim. Bu hiç hoş karşılanmazdı. Biliyorsunuz medya dünyasında ayakta kalmanın çok ağır kuralları var.'' Bir süre daha belirli aralıklarla para vermeye devam ettim. Pek sorun çıkmıyordu. Bu zamana kadar verdiğim tutarlar öyle yüksek değildi. Ama iki gün önce ödeyemeyeceğim bir tutarla karşıma çıktı. Benden tam 2 milyon dolar nakit istedi. Çalıştığı işten ayrılmış, benden sızdırdığı paralarla bir süre önce evlendiği eşiyle yurt dışına gitmeyi ve orada yeni bir hayat kuracağını, Parayı verdiğimde kasetin orijinalini vereceğini, bir daha da hiçbir zaman yüzünü görmeyeceğimi söyledi. Ama bir şantajcıya nasıl güvenebilirsiniz ki? O anda Bahar'ı aradım. Başımdaki beladan söz ettim. Sağ olsun sizinle bu işi konuşabileceğimi ve yardım edecek doğru insanların siz olduğunu söyledi. İş yeri nerede dedim. Kadiköy Bahariye'de. Ne iş yapıyor? Bir giyim mağazasında çalışıyor. Sahibi akrabası. Aka ile bakıştık. Halledebilir misin? Eski günlerden bir iki tanıdığım var dedim. Akar Şenker'e sordu. Bu tipin adı ne? Tarkın. Masadan bir kağıt kalem alarak Şenker'e uzattı. Şenker titreyen elleriyle adresi ve adını yazdı. Peki dedim ev adresinde yazın. Eski evini biliyorum. Bir süre önce evlendiğinde evini değiştirmiş. 118'den sordum. Üzerine kayıtlı telefon yok. Adresi bulamadım. Yalnız Göztepe civarında oturduğunu sanıyorum. Aka adresin yazılı olduğu kağıdı alarak bana uzattı. Siz hiç merak etmeyin Şenkara Hanım, onu bulacağız. Acele etmelisiniz. Pazar akşamına kadar süre verdi. Pazartesi günü ülkeden ayrılacağını, bu süreye kadar parayı getirmediğimde kaseti medyaya vereceğini söyledi. Üzülmeyin dedim, biz bu işi halledeceğiz. Aka içki bardağını eline aldığında bileğinden tutarak bardağı yavaşça elinden alıp masaya koydu. Sakin ama kararlı bir sesle, bunun size hiç yararı olmaz. Şimdi evinize gidin. Sıcak bir duş alın. Bu sorunumu devrettim ve bunu benim için halledecek iki insan var diye düşünüp güzel bir uyku çekin. Bir iki gün içinde ne olursa olsun o kaset size gelecek. Bu odada size söz veriyorum. Şenker gözyaşlarını tutamayarak Akan'ın boynuna sarıldı. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Müthiş bir adam diye düşündüm. Kesin kararlı ve çözümcü Böyle bir insanın yanında olduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissettim. Her şey düzelecek Şenker Hanım diyerek usulca kendinden uzaklaştırdı, kapıyı açarak bir iki gün içinde dedi. Kapıdan bitkin ve ağlamaklı halde çıkan Şenker'in ardından kapıyı kapatarak bana döndü. İnsanları görüyorsun, iki sevgilinin birlikte özel olarak paylaştıkları bir şeyi tehdit ve şantaj unsuru haline getirecek oranda basit, Kapasitesiz, aşağılık insanlar var. İki sevgili arasında özel bir şeyler yaşanabilir, fantaziler yapılabilir bunları anlarım. Ama bunun tehdide dönüşmesini, birlikte olduğun insanı üzmeyi, ona zarar vermeyi, hayatıyla oynamayı işte bunu anlayamam. O herife gününü göstereceğiz. Bana baktı, gözlerinde öfke vardı. Üstesinden gelebilecek misin? Bu olan bitene ben de sinirlenmiştim. Bitti sayın dedim. Güzel. O halde bayanları yalnız bırakmayalım. Yanlarına döndüğümüzde Gül'in ve Bahar konuşuyorlardı. Önceki yerlerimize oturduk. Bahar sordu. Birer içki daha. İçkilerimiz geldikten sonra Bahar Akaya iyice sokularak aşk hakkındaki düşüncelerini öğrenmeliyim dedi. Bence bir kadın sevdiği erkeğe aşktan daha fazla bağlı olmalı. Günümüz aşkları kafe dedikoduları gibi. Kısa, verimsiz, kaypak... Ben uzun soluklu, bitimsiz, sonsuz aşka inanıyorum. Kadınına tutkuyla bağlı olursan, tüm düşüncelerinde o varsa, planlarını ona göre yapıyorsan, en güzel duyguyu sen yaşarsın. Yoksa öylesine boş insanların yanında ömrünü tüketirsin. Sana değer vermeyen, sahip çıkmayan, seni sömürmeye çalışan ucuz erkeklere yem olur, tükenir gidersin. Eliyle arkaya işaret etti. Az önceki örnek gibi. Ama ben hedonizmi seviyorum. Gerçeğin üstünü örtme. Hedonizm anlık bir şeydir. Kalıcılığı yoktur. Benzin gibi uçar gider. Ama aşk birisine derinden gelen kalıcı hisler beslemektir. Sen bir tuhaflıksın diyerek Akay'ı dudaklarından öptü. Sen de otoerotiksin. Ben artık kalksam iyi olacaktı. Onları yalnız bırakmanın zamanı gelmişti. Gülüne baktım göz kırptım tamam anlamında başını salladı. İzninizle dedim kalkıyorum. Gülin ben de diyerek fikrime katıldı. Aka ayağa kalkarak Gülin hanımı gideceği yere kadar bırakın yarında o işle ilgilen dedi. Bu gece bir şeyler yapmaya çalışacağım. Görev başka ha. Oo çok iyi. Seni de gideceğin yere bıraksın. Yarın Igor ve Petra gelecekler. O sırada sen de bizimle ol. Bahara bakıp devam etti. Beni de sabah 7'de gelip buradan alsın. Sana para gerekiyor mu? ''Hayır'' dedim, ''Şu an müsaitim.'' ''Ey tamam.'' Gül'ine elini uzattı, el sıkıştılar. ''İyi geceler.'' ''İyilikleriniz için teşekkür ediyorum Akabe. Sanatın sizin gibi fütürist fikirleri olan insanlara ihtiyacı var ve de bankamızın.'' Bu espriye birlikte güldük. Gül'in ve Bahar sarılıp vedalaştı, birlikte evden çıktık. Geldiğimize fark eden sürücü hızla araçtan inerek arka kapıyı açtı, bindik. Akabey'i sabah yedide buradan alacaksın. Önce Gülün Hanım'ı bırakıyoruz.'' dedim. Sürücü Jaguar'ı çalıştırıp hareket ettirdi. Tekrar Kireçburnu Caddesi'ne çıktık. Araç bir an durdu. Gülün'e dönerek ''Seni nereye bırakalım?'' dedim. ''Gayrettepe'de kalıyorum ama sahilden gidelim.'' Sürücüye işaret ettim. Sağa doğru harekete geçtik. Yeniköy, İstinye, Emirgan, Baltanimanı'nı sırasıyla geçtik. Saat bir buçu gösteriyordu. Çivardaki tüm restoranlar kapanmıştı. Yollar ıslak ve boştu. Rumeli hisarına yaklaştığımızda Gül'ün aracın içindeki sessizliği bozdu. Acaba biraz durabilir miyiz? Elbette dedim. Sürücü aracı durdurup sağa yanaştı. Biraz temiz hava almak, yürümek istiyorum. Olur. Sürücü kapıyı açtı. Araçtan inerek karşıya deniz kıyısına geçtik. Hisar yönüne doğru yavaşça yürümeye başladık. Yağmur dinmişti. Yerler ıslak, hava serindi. Denizin kokusunu içime çektim. Keskin bir tadı vardı. Boğazın suları karanlık ve hareketsiz, karşı kıyıdaki binaların ışıklarının birçoğu sönmüştü. Gülün çantasından ufak bir sarma sigara çıkardı. Yakmaya çalıştı. O sırada esen rüzgar çakmağın ateşini söndürdü, bana yanaştı. Ellerimle siper edip çakmağın ateşinin yanmasını sağladım. Ardarda arda üç derin nefes çekip, Dumanları boşluğa savurdu. Sigarayı bana uzattı. Elimle hayır dedim. Tekrar yürümeye başladık. Bana sokularak koluma girdi. Kibarca ondan uzaklaştım. İstanbul'u seviyorsun değil mi? Tamamen buraya aitim ben dedim. Bu kentin dışında soluk alamam. Anlamıştım zaten diyerek tekrar sokuldu. Fark etmemiş gibi yaparak hafifçe uzaklaştım. Mesafeli olmak her zaman iyiydi. Peki diye devam etti. Sen hangi ressamı seversin? Bacon'ı. Francis Bacon, o halde yalnızlığı seven bir yapın var. Bacon yalnızlığın ve tekilliğin resmini yapar. Konunun gidişatını ona doğru yönelttim. Sen neyin resmini yapıyorsun dedim. Sigarasından uzun, ta derinlere ulaşan bir duman çekti. Çoğulgan görüntüler diyebilirim dedi. Şimdiki dönemimde ilgilendiğim, yapmaya çalıştığım şeyin bu olduğunu ya da olması gerektiğini zannediyorum. Ama benim oluşturmak istediğim görüntüselliklerin bütününü anlatmamı istiyorsan, bunun o dönemdeki psikolojik durumumla tamamen paralellik taşıdığını söyleyebilirim. Kısacası değişebilir. Kişisel itilimler, benim yalancılığım ve yalanlarım, insanlarla anlaşamamam. Surlar ilginç bir projeydi. Benim için değişik bir deneyim oldu. İstanbul'un surları. Ya sen İstanbul'u, bu vazgeçemediğin kenti nasıl tanımlarsın? Surlar dışında tabii. Kısa bir yanıt verdim. İstanbul. İstanbul aynı anda hem Avrupa hem de Asya'da olunan tek kent. Çok pratik bir isim diyerek bitmeye yüz tutan sigarasından bir nefes daha çekip denize attı. Sinemayla aran nasıl? Severim dedim hem de çok. Eee bana sevdiğin bir film sahnesinden bahset. O kadar çok ki dedim. Hmm, o zaman alanı daraltalım. Bana aşkla ilgili bir sahneden bahset. Dediği gibi yalancı, içten pazarlıklı, menfaatçı bir tarzı vardı. Varmak istediği noktaya dolan başlı yollardan gitmeyi seviyordu. Tipik bir erkeğin yüzüne gülen, arkasını döndüğünde de bıçağını bileyen kadın tipiydi. Aşktan bahsediyordu ama sevgisiz biri olduğundan ömür boyu aşkı, o kutsal duyguyu yaşayamayacaktı. Michael Kane dedim. Sevdiği bir kadının evinin yakınlarında onu görmeyi umarak beklemektedir. Gri bir New York sabahında hava şu an olduğu gibi serindir. Üzerinde yakası kürklü Burberry's trench coat, fonda da tam o anın ruhunu yakalayan harika bir müzik vardır." derken kadın evinden çıkarak uzaklaşır. Kane de tam aksi yönde koşarak blokları geçerek kadının önüne çıkar. Sanki tesadüfen karşılaştıkları havası oluşturur. "Filmi hatırlayamadım." dedi. "Hangisiydi?" "Hana ve Kız Kardeşleri." dedim. Ellen bu sahnede ilgini çeken neydi? Beni tanımaya, anlamaya çalışıyordu. Kadını beklerken hissettikleri, kadını gördüğünde duyduğu heyecan, koşarak blokları geçerken sarf ettiği çaba. Yani, yani tutkusu. Demek tutkular seni de ilgilendiriyor. Tutku duymayan birini sevebilir misin sen? Bilmiyorum, şu ana kadar hayatıma birçok erkek girdi ama hiçbirini sevmedim. ''Evlendin mi?'' ''Hayır, evlilik bana göre değil. Aile ve çocuklardan nefret ederim ben.'' ''Ve de tutkulardan.'' ''Evet, tutkulardan.'' ''Ama senin de bir tutkun var.'' ''Yok, olduğunu hiç sanmıyorum. Az önce söylediğin şey var. Sanatın, resim.'' ''Öylece heykel gibi kaldı. Bin oyuna getirmeye çalışırken ben onu mat etmiştim. Bozulduysa da belli etmedi.'' ''Aa çok kurnazsın ama doğru.'' Ben de sana bir sinema sorusu yönelteyim dedim. Bekliyorum dedi. Bak gördün mü sinema sanatına bakışı insanın kişiliğini yansıtır. En sevdiğin erkek oyuncu. Yıl Montan. Seni tamamen çözdüm. Ne anladın dök bakalım. Çok kolay. E! Oldukça kültürlü bir erkek istiyorsun. Ama bunun yanı sıra yanında şarkı söyleyecek oranda da dışa vurumcu olsun ve seni de Simon Signore gibi ölene dek terk etmesin. Yüzün buruşup yaşlılık çanları çaldığında bile sana sevgi, şefkat ve istek duysun. İlk kez beni anlayan biri oldu. Senin gibi biriyle didişmek bile onurdur, dedi. Ve sana metal parçaları yerine tuval, fırça, boya alsın. Senin resim yapmanı desteklesin. Sanatına, düşüncelerine saygı duysun. Senden öğreneceklerinin kıymetini bilsin. Nereden bilecekler? Erkeklerin çoğu aptal, kültürsüz, kaba ve gelişmemiştir. Devamlı kültürel birikimlerinizi paylaşmak arzusu ve birbirinize karşı içinizde duyacağınız heyecan, bitimsiz, istek. Onun herkesten farklı özel biri olduğunun dayanılmaz coşkulu mutluluğu, onun da senin için aynı hisleri beslemesi. Ne yazık ki isteklerim bunlar, doğru. Ama böyle birinin çok zor bulunacağını varsa bile çoktan kapmışlardır ya, işte bunu biliyorum. İşte senin olayın böyle birini bulamamandan kaynaklanıyor. Ütopik bir düşünce olarak zihninde yer alıyor, bu yüzden de hiçbir erkek sende ve ruhunda kabul görmüyor. İnanılmazsın, sanki beni kırk yıldır tanır gibisin. On dakikada ruhumu okudun, tamamen çözdün. Birlikte hiçbir şey konuşmadan boğazın sularına baktık. Hayatında biri var mı dedi. Unutamadığım, döneceğine inanarak beklediğim, tamamen ait olduğum biri var. Dönerek araca doğru yürümeye başladık. Bu halimizle serin bir İstanbul gecesinde birbirimizi anlayabilmiş iki insandık. Yağmur tekrar yağmaya başladı. Artık bitti. Tek kuruş bile alamayacaksın. Tony Soprano The Sopranos 4. Sezon Gülen'i Gayrettepe'de yanında kalmakta olduğu kız arkadaşının evine bıraktıktan sonra Taksim'e geldik. İstiklalin girişinde araçtan indim. Gecenin ilerleyen saatlerinde bile caddede yoğunluk sürüyordu. Yağmur kentin üzerine yağmaya devam ediyordu. Bir süre yürüdükten sonra büyük parmak kapı sokağına girdim. Pandora'nın önünde birkaç gece baykuşu ellerinde şişeleri içkinin kendilerini bırakmasını beklercesine çekiyorlardı. Her bardan ayrı bir ses çıkıyor, sokakta yankılanıp tam bir gürültü karmaşasının yaşanmasını sağlıyordu. Sağdaki ilk sokağın girişinde mevzilenmiş tinerciler önlerinden geçenlerden para ya da sigara istiyorlardı. Hayalin önünde iki travesti, gençten kolejli tipli delikanlılarla pazarlık halindeydi. Biraz daha yürüdükten sonra sağda rockerların değişmez mekanı olan Mojo'nun önüne geldim. Neredeyse 10 yıldır burada aynı adresten yayına devam ediyordu. Sahibi Hüseyin eski bir arkadaştı. Önce Next adlı teknomüzik yapan bir kulüp olarak açılmış, daha sonra tüm dekorunu ve ismini değiştirip her gece ayrı bir rock grubunun Canlı müzik yaptığı mojo dönemi başlamıştı. Kapıdaki güvenliğe Hüseyin'i sordum. Bürosunda kim diyelim? Batı ben. Arkasını dönüp diğer güvenliğe işaret etti. Kapıdan içeri giren diğeri kısa bir süre sonra gelerek ''Buyurun Hüseyin Bey sizi bekliyor'' dedi ve kalın demirden siyah renkli kapıyı araladı. Kapıdan geçer geçmez soldaki büro olarak kullanılan odaya girdim. Hüseyin masa da oturmuş, tam karşısındaki üçlü koltukta oturan sarışın bir kızla konuşuyordu. Ayağa kalktı, tokalaştık. Esmer, dazlak, ince sakallı, uzun boylu, Latin Amerika kökenli rap müzisyenleri tipinde biriydi. Giyimi de o tarza uygundu. Bol gri spor pantolon, Nike ayakkabılar, siyah uzun kollu ve yaka, mojo yazan bir tişört giymişti. Nerelerdesin dedi. Çok yakınında gümüş suyu girişinde Akın Banktayım. ''Oo harika, sen de bir hesap açalım.'' İstediğin zaman ''Sizi tanıştırayım.'' dedi. Çağ Batı. Eski bir arkadaşımdır. Kısa saçlı, kaşında ve alt dudağında piercing çakılı, kısa kolsuz bir tişört giymiş, sağ kolunda Megadet yazılı bir dövme bulunan, ayağında haki renkte bol bir pantolon, siyah asker postalları çekmiş, yeni jenerasyon tiplerden biriydi. Yanına oturdum. ''Merhaba Çağ'' dedim. ''İyi sabahlar.'' Ne zaman sabah oldu dedi. Hüseyin bir kahkaha attı. Ne alırsın? Bir soda soğuk olmasın. Girişte duran birine soda getirmesini söyledi. İşler nasıl dedim. Ne iyi ne kötü. Rock dünyası yıllardır kendini ayakta tutar. Bizim sağlam müşteriler etilerin, tarabyanın müzikten anlamayan tiplerine benzemezler. Çoğu rock, blues ve jazz hastasıdır ve derin bir müzik kültürleri vardır. Bizde çalan gruplar da öyledir. Sodam geldi. Yediğim İtalyan yemekleri, içtiğim şaraf ve viskiden içim yanıyordu. Bir yudumda içtim. Birini soracaktım. Kimi? Hani bir Jack vardı. Ha şu geveze Jack mi? Aynen o bana lazım. Ne o aradığım biri mi var? Öyle sayılır. Bize takılır, devamlı uğrar o. Bakalım burada mı? Masasında duran telefonu çevirdi. Jack bu gece geldi mi? Anladım. Yok bir şey diyerek telefonu kapattı. Aşağıdaymış sahnenin solundaki barın önünde oturuyor. Ne yapalım buraya getireyim mi? Gerek yok huylandırmayalım ben inerim. Fazla yüz verme koparıcıdır. Merak etme dedim. Ayağa kalkarak kapıya yöneldim. Soda ve yardımın için teşekkürler. Bankaya beklerim. Uğrarım dedi. Merdivenlerden aşağı indim. İçerisi oldukça loştu. Duvarlarda bulunan heykelcikler ve sahne aydınlatılmıştı. Dört kişiden oluşan bir rock grubu sahnede sert bir şeyler çalıyor, salonu dolduran kalabalık izleyici grubu da müziğin etkisiyle coşuyordu. Kalabalığın içinden geçerek soldaki bara yanaştım. Jack oradaydı. Bisiklet yaka kışlık kırmızı bir tişört, altına da kot pantolon giymişti. Yanında oturan Joplin tipli gençten bir kızı kafalamaya çalışıyordu. Bana gideriz bende kalırsın. Kız isteksizdi. İş çıkartamayacaktı. Olmaz gelemem Lale beni bekler dedi. Ya Lale çoktan rüyalara dalmışsa seni mi bekleyecek? Anan değil baban değil. Saat kaç oldu? Ben ona geleceğimi söylemiştim dedi kız. Of ya gelemedim müziğe takıldım grup iyiydi dersin. Sen beni anlamıyorsun galiba. Yanına sokuldum. Aklı kızda olduğundan beni fark etmedi. Uzun kumral saçlarını geriye taramış, pis sakal imajı yapmış, gözündeki lennon gözlükleriyle komik bir havadaydı. Sakin olmaya çalışıyor ancak kızın olumsuz cevapları yüzünden sinirden boyun damarları atıyordu. ''Tamam anladım. Bütün bunlar sana o Led Zeppelin setini almadım diye değil mi?'' ''Ne alakası var?'' dedi kız. ''Tamam sabah müzik marketler açılır açılmaz alacağım.'' İstemiyorum. Jack'in düştüğü duruma gülmeye başladım. Yanındaki kız beni fark ederek bana bakması için işaret etti. Jack o sinirle bana dönerek ne var ne oldu dedi. Ama anında fark etti. Aa Batı sen miydin görmedim affedersin dedi. Gel otur. Ayağa kalkarak tabureyi bana verdi. Yok yok dedim sağ ol oturmayayım. Bir dakika konuşalım. Şu köşeye gel diyerek barla sahnenin arasındaki küçük boşluğa yöneldim. Jack kıza dönerek Sakın kaybolma hemen geliyorum dedi. Yanıma geldi. Bir şey iç. İçtim dedim. Yüzüne kesin bir ifadeyle baktım. Birini bulmanı istiyorum. Ceketimin cebinden Şenker'in yazdığı kağıdı çıkartıp uzattım. Kağıdı alarak baktı. Katlayıp kotunun cebine koydu. Üç dört gün içinde adres elinde olur dedi. Çok geç dedim. Acelem var benim. Bir an düşündü. Çok mu acil? Gözlerinin içine baktım. ''Öğleden sonra hallederim.'' Oldu dedim. ''Saat 3'te adres sende.'' Cebimden 100 milyon çıkartıp eline tutuşturdum. Hızla parayı saydı ve bu az anlamında yüzüme baktı. ''Yeterli bulmadın mı?'' dedim. ''Süre çok az, artı masraflar olacak, kolay değil biliyorsun.'' Bu tür işlerde pazarlık olmazdı. İstediğiniz hizmeti alacaksanız karşılığını vermeliydiniz. ''Yüz daha.'' dedim. ''Adresi getirdiğinde.'' ''Anlaştık.'' dedi. ''Saat tam 3'te AKM'nin yanındaki Bostancı'ya kalkan dolmuşların durağının önünde ol. Saat 3'te oradayım.'' ''Bir yolcu gemisinin güvertesindeyim. Gemi tamamen beyaz renklerden oluşmuş. Hiçbir şey düşünmeden masmavi denize bakıyor, öylece ufuklara dalıp gidiyorum. Böylece bir süre geçiyor ben ve deniz. Birden süzülürcesine denize atlıyorum.'' Boşlukta kendimi harika bir duygunun içinde buluyorum. Suya daldığımı hissediyorum. Bir süre dibe doğru gidiyorum. Su beni oldukça rahatlatıyor. Neredeyse tüm sıkıntılarımdan arınmış gibiyim. Ellerimle yukarı hareket yaparak yüzeye doğru yöneliyorum. Çıktığımda oldukça derin bir nefes alıyor. İleriye doğru ritmik kulaçlar atarak yüzüyorum. Ne hızlı ne de yavaş. Tempoyu düşürmüyorum. Bir süre sonra denizin oldukça kıpırtısız olduğunu fark ederek duruyorum. Suyun içinde ellerimi çırpıyorum. Sadece çırptığım suyun hareketlendiğini fark ediyorum. Denize daha dikkatli bir şekilde bakıyorum. Bir resim tuvalindeymişcesine mavi ve tamamen hareketsiz olduğunu görüyorum. Bu beni biraz telaşlandırıyor. Dönüp beyaz gemiye baktığımda bir hayli uzakta kalmış olduğunu görüyorum. Az önce suya atladığım güvertesinde bir kadın silüeti var. Gemi yönüne doğru yüzmeye başlıyorum. Hızım gittikçe artıyor. Yaklaştıkça güvertedeki kadın silüeti belirginleşiyor. Hızlı, daha hızlı yüzüyorum. Bu tempo içinde gemiye doğru yaklaşıyorum. Soluğum kesilecek gibi oluyor. Kadının alev olduğunu görüyorum. Yüzünde umutsuz, acı dolu bir ifade var. Elini bana doğru uzatıyor. Kalan mesafeyi kat etmek ve daha hızlı gitmek için kafamı suya sokuyorum. Son birkaç kulacı da atıp gözlerimi açıyorum. Bunun sadece bir rüya olduğunu fark ettim. Evde yatak odamdayım. Ne beyaz gemi, ne deniz, ne de alev vardı. Yatağımdan çıkıp mutfağa gittim. İçim hala yanıyordu. Büyük bir bardak suyu kana kana içtim. Boşalan bardağı mutfak tezgahının üzerine bıraktım. Tıpkı o bardak gibi ben de bomboştum. Yalnızlığımı iyice hissediyordum. Onu düşündüm. İçimde ona karşı büyük bir akış, derin duygulanımlar vardı. Ona yönelişim hala devam ediyordu. Bu beni oldukça umutlandırdı ve mutlu etti. Bankaya geldim. Tam odama gireceğim sırada Begüm seslendi. Batı Bey bakar mısınız? Aka Bey sizi hemen görmek istiyor. Tamam dedim. Yanına gittiğimde masası başında bir samuray gibi heybetli görünüyordu. Bu güç ve ihtişam karışımı kendinden emin duruşuyla tüm bankayı avucunun içine almış, kendi savaşına hazırlanan biri olmuştu. Yüzünde sağlıklı bir aydınlık vardı. Beyaz, içinde mavi çizgileri olan İtalyan yaka bir gömlek, Windsor tarzı bağlanmış düz bordo kravat, kuzguni siyah altın kaplama metal düğmeli pür kaşmir bir ceket, kurşuni gri, ince kaşeden kalın duble paçalı pantolon, siyah hafif sivri ayakkabılar giymişti. Bu görünüm için söylenecek tek bir şey vardı. O da adam giyinmeyi çok ama çok iyi biliyordu. ''Geç otur'' dedi. ''Sizi çok iyi gördüm'' dedim. ''Sağ ol, sen de iyisin. Kahve?'' ''Lütfen.'' Sanki konuşmalarımızı dinliyormuş gibi Begüm içeri girdi. ''Bir şey alır mıydınız?'' ''İki orta kahve.'' Begüm çıktı. Ressam kızla aran iyiymiş. Nasıl gitti? Çıkarcı biri dedim. Bence de ya diğer iş? Bugün bulacağım. Kahvelerimiz geldi. Susuzluğum devam ediyordu. Gelen suyu iki yudumda içip kahvenin tadına baktım. Harikaydı. Begüm içeri girerek Bay Igor'la Bayan Petra geldiler dedi. İçeri al. Igor yine uzun, diz altına gelen koyu lacivert kışlık ceket Siyah dar paça pantolon, kahverengi bağcıklı ayakkabılar giymişti. Petra'nın bugünkü tarzı biraz spordu. Siyah yarım yaka kazak, siyah pantolon, siyah harley botlar, uzun bir deri ceket. Gelin oturun bakalım, biz kahve içiyorduk, bize katılın. Biz de kahve Petra. İçeriz Igor. Bir süre hoşbeş edip kahveler içildikten sonra Aka sordu. Havale işlemleri tamamlandı mı? Petra yanıtladı. Az önce Igor adına hesabı açtık ve bildirdik. Saat 10-11 arası para hesapta olur. Ya Generalini gazetçi? Moskova ile otelden görüştüm. Saat 13.30'da bankanızın açılışında onun da havalesi gelecek. Ona da bir hesap açarız. Begüm konuş ilgilensin. Artık bizim modimiz oldunuz dedi. Hem de en iyi modiniz. Aka Igor'a döndü. Igor birlikte çalışmak? Da da. ''Nasıl? Memnun musun? Hoşuna gitti mi?'' ''İş yapmak sever ben her zaman. Yaz, kış paranın zaman olmaz.'' deyip güldü. Aka bana bakıp Igor işaret etti. ''İşte işini bilen akıllı bir yatırımcı. Ona iyice bak.'' ''Adam Rusya'da yaşıyor ama nerede kazanç ve para varsa atlayıp oraya gidiyor.'' ''Zenginim nasıl olsa yığınla param var.'' deyip yan gelip yatayım, alemler yapayım demiyor. ''Durmak yok, hareket var.'' diyor. Doğru mu Igor dedim. Da da ben çalışmak sever küçükten beri. Şimdi biz işi bitmek gidiyor. Senin şoför götürecek bizi. Biz nasıl gidiyor oraya? Banya. Hamam Igor, hamam banya değil. Telefonu kaldırıp "Be gün benim şoföre söyle Igor ve Petra'yı hamama götürsün. Ben sabah ona anlattım. Orada beklesin çıktıklarında otellerine bıraksın." Igor ve Petra'yla el sıkıştık. Keyfinize bakın. Bir ihtiyacınız olursa Begüm'e telefon açın. Da da dedi Igor yine. Pazartesiye. Igor'la Petra çıktıktan sonra Aka ile yalnız kaldık. Petra ile Igor sevgili mi? Hayır. Petra tipik bir turşucudur. Turşucu nedir? Erkekleri istemeyen, sevgilisiz yaşayan, yaşı ortanın üstündeki kadınlardır. Bu tipler hiçbir erkeği beğenmezler. Hayatlarına sokmaz ve sevgili olmazlar. Kendilerini adeta bir turşu gibi kurup kavanoza koyarlar. Ölene kadar da böyle bekletirler. Vay canına dedim. Çoğu kadın böyle yaşar dedi. Doğru. İgoru bankaya ortak mı ediyorsunuz? Yok canım. Sadece bir iş yapacağız ama büyük bir iş olacak. Döviz piyasası son derece hareketsiz bir dönem yaşıyor. Biraz sallayacağız. Biliyorsun birkaç banka uzun süreden beri döviz tekelini elinde tutuyor. Tüm iniş çıkışlarda hep kendileri karı oturuyor. Benim bankaya almak isteyenler de bu grubun içinde. Benim rekabetçi bir yapım vardır. Şimdi onlara savaşın ne demek olduğunu göstereceğim. Bir daha döviz sözünü bile duymak istemeyecekler. Ayrıca benim kasamdan da tek kuruş çıkmayacak. Sadece karın yarısının ortağı olacağım. Igor'la mı? Igor'la. Birden anlamıştım. Yapılan havaleler Igor ve Generalini Gaz adına açılan hesaplar. Igor yabancı bir yatırımcıydı ve yabancı yatırımcıların yatırım yapmaları bizde her dönem teşvik görürdü. Onlar da gelir, karlarını alır ve giderlerdi. Ama şu günlerde yabancı sermaye pek gelmiyordu ve onları çekmek de çok zordu. Akaya bir kez daha bravo dedim. Şaşılacak biriydi o. Anlıyorum dedim. Sizi tebrik ederim. Herkes Amerika'daki, Avrupa'daki yabancı yatırımcıların peşinde koşarken siz tam tersini yaptınız. Herkesin gittiği yoldan gitmemeli dedi. Siz tam tersi yöne gittiniz. Bir Rus yatırımcı buldunuz. Evet, hem de en zenginini. Bunu nasıl akıl edebildiniz? Bir coğrafya kuramıdır bu. Herkesin gözü batılı yatırımcılarda değil mi? Doğru. Başta ben de öyle düşünüyordum. Ama birden aklımda bir şimşek çaktı. Sürekli batıya doğru yol alırsan, nereye varırsın? Doğuya. İşte bu. İnanılmaz bir şey bu. Şaşırıp kalmıştım. Amerika zaten bulunmuş bir daha keşfetmeye gerek var mı? Eliyle burnunu işaret etti. Burnumuzun dibindeki kasaları tıka basa dolu ve bu paradan dolayı ne yapacağını şaşırmış ülkelerin de zenginliklerinden dolayı istenmeyenler haline gelmiş olan bu insanlar dururken öyle uzaklara gitmeye ne gerek var? Tamamen akıllıca bir düşünce dedim. Peki ya pazartesi? Pazartesi 27 Ekim. Burada çalışıyorsun. Bu sana neyi çağrıştırıyor? Ah evet. Gördün mü bak. Akın Bank'ın 40. kuruluş yıl dönümü. Kazancımızı o günle özdeşleştireceksiniz demek. Hayır pek değil. Okuduğum bir romanda şöyle bir cümle vardı. Bir savaşta iyi olan, haklı olan ya da güçlü olan değil, iyi hazırlanan kazanır. Senin en iyi hazırlandığın hangisidir biliyor musun? Düşmanın en hazırlıksız olduğu andır ve o anda hiç acımadan onları yenebilirsin. Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Bunu birlikte yapacağız. Sen ve ben. Tüm o tepedekileri sabah 9'da kahvaltı ve açılış ön daveti için Akın Bank'ın genel müdürlük binasındaki konferans salonuna davet ettim. Tabii bununla da kalmadım. Geleceklerini kanallarımdan öğrendim. Kahvaltı sonrası 9.30'da yeni döviz piyasalarının açılış saatinde ekonominin yönelimleri adlı uzun bir konuşma yapacağım. Onlara ekonomiyi anlatacağım. Hiç unutamayacakları bir konuşma olacak. Tabi ekonomik olarak da bitecekler. Tek karları benim söyleşimi dinleyip ekonominin tarihsel sürecini öğrenmek olacak. Ya ben? Sen o sırada piyasaya gireceksin, pazardan alımlara başlayacaksın. Galiba anladım ama ufak bir ayrıntı var. Neymiş o? Biz alımlara geçtiğimizde doğal olarak piyasa yukarı yönelecek. Onların da boş duracaklarını sanmam. Bizim önümüzü kesmeye çalışacaklardır. Az önce sana anlattıklarımı iyi anlayamamışsın. Sana düşmanı hazırlıksız yakalamaktan söz ettim ben. Biliyorum. E öyleyse... Ama diğerleri, müdürleri, döviz elemanları, sekreterleri ekranlardaki hareketliliği görüp onları uyarırlar, haber verirler, ne bileyim telefon ederler. Ha, bak savaşa ısınıyorsun ama daha öğrenmen gereken çok şey var. Ben bir savaşa başlamadan önce onu bin kez düşünürüm dostum bütün olasılıklarıyla. Önce salonda tüm cep telefonlarını otomatik olarak kitleyen, işleme hale getiren bir sistem devreye girecek. Peki onlara ulaşamazlarsa dışarıda araçlarda bekleyen sürücülere telefon edip haber vermelerini isterler? O yarın için sağ ol ama o da halledildi. Konuşmam kesintisiz olacağından giriş çıkışlar tamamen kapatılacak. Böylece de içeriye hiç kimse alınmayacak. Dışarı çıkış da olmayacak. Yetkililerinden ve patronlarından emir alamayan döviz operasyon görevlileri bu tür yüksek riskli durumlarda kendi başlarına karar vermekten çekinirler. Çünkü en ufak beyin işin çıkışın milyarlara mal olacağını iyi bilirler. Böyle bir kararı veremeyeceklerinden de alım satım yapamayacaklar. Sadece ağızları açık, çaresizlik içinde fiyatları izleyecekler. Konuşma bitip kapılar açıldığında çılgınlar gibi paniklemiş olacaklar. Dövize saldırıp alışa geçecekler. O anda biz de tek satıcı olacağız. Tabii yüksek fiyattan. Çaresiz kalacaklar. Bizden başka satacak kimse bulamayacaklar. Fiyatların yukarı yapması nedeniyle almak zorunda kalacaklar. Sonra da aldıkları ellerinde patlayacak. Fiyatlar tekrar düşecek. Bu müthiş ötesi bir plan. Sana güveniyorum. Sağ olun. Verdiğiniz değer benim için çok önemli. Sen de benim için çok değerlisin. Değerler karşılıklıdır. Ya sonrası? Biz, yani bankamız, Igor'un. Yani sosyal statüsü yüksek yabancı bir müşterimizin emirlerini uygulamış olacağız. Bankamızın ana prensibi nedir? Mudilerimizin isteklerini yerine getirmek, sınırsız hizmet vermek. E biz ne yapıyoruz? Bu İgor'u harcamaz mı? Ama ona bir şey olmaz. Parası var. Koca Rusya adama bir şey yapmamış, zarar verememiş. Biz mi vereceğiz? Gambit o nedir bilir misin? Ya da diğer söylenişiyle Gambit. Satrançta geçen bir terim miydi? Evet, iyi bir konuma geçebilmek için gerekirse bir taş feda edilebilir. Bu tüm savaşlarda olur. Bir de şöyle bak, bu nasıl harcanmak? Adam para kazanacak. Saat tam 15'te AKM'nin önünde Bostancı'ya kalkan dolmuşların yakınında Ceki beklemeye başladım. Görünürlerde kimse yoktu. Begüm'e Akabe'nin özel bir işi için gerektiğini söyleyip 10 milyar almıştım. Hava düne oranla biraz ısınmasına rağmen rüzgarlı ve kapalıydı. Dolmuş kuyruğu kalabalık, AKM'nin ön tarafı randevu verip bekleyenlerle doluydu. Birden Jack'i fark ettim. İstiklal yönünden hızla seke seke geliyordu. Bu haline bakılırsa demek ki adresi bulmuştu. Biraz daha yaklaştığında elimi kaldırdım. Beni fark ederek soluğu yanımda aldı. Nasıl gitti anlamında bir baş hareketi yaptım. Gö terif oldukça zorladı ama iş tamamdır. Bilirsin benden kaçmaz. Gerçekten de iyi bir kaynaktı. Adamda av köpeğinin hissedişi vardı. İstediğinde ya da işine geldiğinde bulamayacağı hiç kimse yoktu. Ve yaptığı işi sağa sola anlatmazdı. Neredeymiş? Cebinden sarı bir kağıt çıkarttı. Önce kendi evini buldum, orada yoktu. Apar topar terk etmiş. Çevresine Ankara'ya yerleşiyorum demiş. Ama şu an Ankara'da filan değil. Üvey teyzesinin yanında kalıyor. Kadının adı Neriman. Yalnız yaşıyor. Göztepe tarafında. Adresi kağıtta yazılı. Sarı kağıdı ceketimin cebine koydum. Tokalaşmak için elimi uzattım. El sıkıştığımızda avcuma katladığım 100 milyonu toka ettim. Eyvallah. Ne zaman birisini ararsan emrindeyim. Beni ara. Geldiği yöne doğru hızla uzaklaştı. Kısa bir süre arkasından bakıp geçen taksiye işaret edip bindim. Nereye abi dedi. Un kapanına dedim. Kağıdı açıp adrese baktım. Profesyonel, işini bilen insanlarla çalışmak güzeldi. Değişmez kesin bir kural vardı. Her zaman beklediğinizi alırdınız. Taksim, Tarlabaşı, Şişhane yoluyla Un kapanı köprüsüne geldik. Köprünün üstü sağlı sollu balık tutan kadınlı erkekli insanlarla doluydu. Sürücü, görüyor musun abi millete bak dedi. Haliç'ten çıkan balıktan ne olur dedim. Ne yapsınlar abim aç millet. Balığın ufa büyüğü demiyorlar. Sabah de sekizde gelenler var. Akşama kadar ne çıkarsa artık. Kimi yer kimi satar. Takılıyorlar işte. Hayat zor dedim. İnsanlar yüz liranın hesabını yapıyor abi ne diyorsun. Halk ekmek kuyrukları farklı mı sanki. Köprüyü geçip un kapanına geldik. ''Şu sağdaki yokuştan devam et'' dedim. Un kapanın arkasındaki, genellikle eski ve ahşap binaların bulunduğu dar sokaklardan geçerek Haydar semtine geldik. ''Sağda indir'' diyerek aracı durdurdum. Sokaklar birbiriyle oynayan çocuklarla doluydu. Evlerinin önlerinde oturmuş olan kadınlar gelene geçene meraklı bakışlarla bakmakta, kendi aralarında konuşmaktaydılar. Genellikle Doğu-Güneydoğu Anadolu'dan göç eden yoksul aileler bu bölgede otururdu. Oldukça eski, neredeyse harap görünümlü bir kahveden içeri girip hemen çay ocağının yanındaki masaya oturdum. Giriş kapısının yanındaki masada iki tip kağıt oynuyorlar, biri de onları izliyordu. Bana bu nereden çıktı anlamında isteksizce bakarak oyunlarına devam ettiler. Çay ocağının olduğu bölümde bardakları yıkayan kır saçlı 60'lı yaşlarda bir ocakçı vardı. Hoş geldin ne içersin diye sordu. Çay dedim. Çayı hazırlayıp masama getirdi. Tabaktaki iki şekerden birini ona uzatıp diğer şekeri çaya attım ve karıştırdım. Ben de çevredenim çekinecek bir şey yok tarzında samimi bir şekilde Nihat'a baktım dedim buralarda mı? Bana dikkatlice baktıktan sonra dost olduğum hissine kapılıp yüz ifadesi yumuşadı. Ama yine de temkinliliğini elden bırakmadı. Bir baktıralım abi dedi kim diyelim. Metin deyin dedim. Oyun oynanan masaya dönerek "Taci bir bak bakalım Nihat abim semtde mi? Görürsen Metin." bana soran gözlerle baktı. "Arkadaşın Metin desin." dedim. "Arkadaşın Metin gelmiş kahvede seni bekliyor.'' de. Oyunu izlemekte olan bitirim tavırlı genç "Nereden de çattık ne güzel oturuyorduk." gibilerinden bir hareket yaptı. Ocakçı kızgın bir ifadeyle "Daha duruyor musun lan çabuk zıpla." diye bağırınca Hızla kahveden çıktı. Çayımı içerek beklemeye koyuldum. İçeride kimsenin çıtı çıkmıyordu. Az sonra kapıda Nihat ve kardeşi Ati göründü. İçeri girerek yanıma geldiler. Nihat, hoş geldin abi dedi. Hoş bulduk dedim. O anda Ati'nin masada oyun oynayanlara sertçe baktığını fark ettim. Her ikisi de hemen masadan kalkıp aceleyle dışarı çıktılar. Abi bu benim birader Ati dedi. Hatırladın mı? Hatırladım. Hoş geldin abi. Sağ ol Ati dedim. Nasılsın? İyiyim. Haydar abi. Buyur Nihat'cığım. Bana dönerek sordu. Ne içersin abi? Çay. Haydar'a dönerek üç tane dedi. Sağlam. Nihat zayıf kumral biriydi. Siyah deri ceket, siyah gömlek, kahverengi kadife pantolon, siyah çizmeler giymişti. Kardeşi Ati kısa kesilmiş saçlarıyla Nihat'ın daha kilolu ve daha genç haliydi. Üzerinde denecilerin giydiği tipte lacivert kısa kaban, siyah balıkçı yaka kazak, siyah kot pantolon, sivri siyah ayakkabılar vardı. Çaylar geldi. Nihat cebinden kutu kemul çıkartıp uzattı. Sağ ol dedim. Kendisi bir tane yaktı. İnce iş mavi. Ufak bir baş işareti yaptım. Nihat çay ocağında bekleyen Haydar'a dönüp başıyla dışarıyı işaret etti. Haydar hemen çıktı. Biri var dedim. Adı adresi burada yazılı. Jack'ten aldığım sarı kağıdı cebimden çıkartıp uzattım. Nihat baktı bana döndü. Evet abi. Bir yakınımızın canını sıkmış. Oldukça üzmüş onu. Bitirelim mi abi? Hayır. Paket mi istiyorsun? Kadını kasete çekmiş. Namahrem durumlar yani. Kaseti bana getireceksin. Delik açalım mı? Biraz göz verin, korkutun yeter. Aşırıya kaçmayın. Pantolonumun cebindeki beş milyarlık demeti çıkartıp masaya koydum. Bunu al. Fark etmez de abi acelesi yoktu. Bitirince alırız. Koy cebine dedim. Kaseti getirdiğinde bundan bir tane daha alacaksın. Sağ ol abi diyerek parayı deri ceketinin iç cebine koydu. Belindeki tabancayı fark ettim. Ati hiç konuşmadan bir Sphinx hareketsizliği ile bizi dinliyordu. İki şey daha var dedim. Buyur abi. Bir... ''Her an yer değiştirebilir. Bu gece bitirmelisin.'' ''İkincisi, kasetin başka kopyaları da olabilir. Bu konuda iyice sıkıştır, acıma. Ne varsa onları da getir.'' ''Aynen abi.'' Ati'ye baktı. ''Şuradan bir kağıt kalem çek.'' Ati, ocağın arkasındaki oyun kağıtlarının olduğu bölmeden kağıt kalem getirip Nihat'ın önüne bıraktı. Nihat bir telefon numarası yazdı. ''Abi sen bizi akşam 9'dan sonra bu numaradan ara.'' O saate kadar iş biter. Sana vaziyeti söyleriz. Merak etme sağlam numaradır. Temiz. Numarayı aldım. Bankaya döndüğümde Begüm'ü arayarak Aka'yı sordum. Aka Bey çıktılar. Akşam aramanızı söylediler dedi. Ararım dedim. Sizi bir bayan aradı iki kez. Kimmiş? İsim vermedi. Odama geçtim. Bir yorgunluk kahvesi söyleyip içtim. Pencere kenarına gelerek caddeye baktım. Kış mevsimi kendini hissettirmeye başlamıştı. Hava saat 17'de kararmaya başlıyordu. Beklemekten hiç hoşlanmazdım. Bir saat kadar camdan bakarak oyalandım. Vakit geçmek bilmiyordu. Nihat verdiği telefon numarasını 20'den sonra aramamı söylemişti. Aşağı indim, yemek yedim, tekrar odama çıktım. Gördüğüm rüyayı hatırladım. Alevden ayrı olduğumu acıyla fark ettim. Acaba bir sıkıntısı mı vardı? Rüyamda gördüğüm. Yüzündeki umutsuz, acı dolu ifadesini elini bana uzatmasını hatırladım. Bu beni hüzünlendirdi. Yalnızlık iyiydi ama böylesi sevgisiz bir yalnızlık buna dayanması zor acılar yüklüyordu. Onunla aynı kentte olmak ama ona ulaşamamak, sesini duyamamak, yanında olamamak tam bir çaresizlik kaosu yaşıyordum. Tam o sırada masamın üzerinde duran telefona baktım. Ama açıp konuşmak cesaretini kendimde bulamadım. Tekrar pencereden bakmaya devam ettim. Hafta sonunun başlangıcı olan cuma akşamıydı. İnsanlar eğlenmeye birbirlerine giderler, sevgililer buluşurlar, bir şeyler paylaşırlardı. Bunları duyumsayıp camın yansısındaki görüntüme bakarak şu haline bak dedim. Daha birkaç gün önce borsadan parayı kaptın ama yalnızsın. Bir cuma akşamında sevdiğin kadından ayrı tek başına kalmış stoplamışsın. Kapının tıklatıldığını fark ettim. Girin. Gelen Begüm'dü. Ne o çıkmadınız mı dedi. Dışarısı çok soğuk bir süre daha kalacağım dedim. Saat yirmi oldu ben çıkıyorum. Akşam akabeyi arayacaksınız unutmayın dedi. Aklımda dedim. Tekrar pencereye dönüp aşağıya izlemeyi sürdürdüm. Öylece boş boş aşağıda akan trafiği, hızlı adımlarla geçen, bir yerlere varmaya çalışan insanları izlemek az da olsa zihnimi boşaltmıştı. Geçici bir rahatlık sağlamıştı. Böylece bir süre daha geçti. Saatime göz attığımda 20.57'yi gösteriyordu. Hemen silkinip odadan çıktım. Koridorda bina temizlik görevlileri vardı. Onlara kolay gelsin diyerek asansörle aşağı inip binadan ayrıldım. Yağmur çiselemeye başladı. Metroya indim. Telefonların yer aldığı bölüme gelince cebimden bir telefon kartı çıkarttım. Nihat'ın verdiği telefon numarasını tuşladım. Kapalıydı. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra numarayı tekrar tuşladım, çalmaya başladı. Üçüncü çalıştan sonra Nihat'ın sesini duydum. Abi sen misin? Benim durum ne? Müzik şoptan kasetleri aldık, yoldayız. İyi, sen neredesin abi? Taksim'de olduğumu söylemedim. Siz neredesiniz dedim. Şimdi köprüye girdik abi. Şişli caminin orada buluşalım. Yarım saate oradayız. Telefonu kapattım. Cep telefonumu çıkartıp Aka'nın numarasını tuşladım. Evet Batı? İşlem tamam. Hmm 10 dakika sonra beni ara. Zaman kaybetmemek için metrodan çıkıp bir taksiye bindim. 10 dakikayı beklemek yerine yol kat ederek geçireyim dedim. Tam Rumeli Caddesi'ne girdiğimizde Aka'yı aradım. Ne yaptın dedi? 15 dakika sonra elimde olacak. İyi ben Bahar'la konuştum. Şu an ofiste seni bekliyor. Yerini biliyor musun? Biliyorum dedim 4 Levent'teydi. Ona teslim et. Sana ödeme de yapacak parayı al. Bir terslik olursa ara. Aramazsan iyi gitmiş demektir. İyi geceler. Şişli camisinin karşısındaki YKM'nin önünde taksiden indim. Bir süre bekleme durumuna geçtim. Beyaz bir şahinin tam caminin duvarının yanında kaldırıma çıkıp park ettiğini gördüm. Dikkatle baktığımda içinde Nihat Bey kardeşinin olduğunu fark ettim. Yanlarına gittim. Ati arka kapıyı açtı bindim. Abi çok beklemedin ya dedi. Ben de şimdi geldim dedim. Bir sorun oldu mu? Boş ver abi aynen hallettik. Sen hiç kafanı takma. Buyur abi kasetler burada diyerek üç tane kaseti uzattı. Kasetleri ceketimin cebine yerleştirdim. Üzerimdeki 5 milyarı Nihat'a uzattım. Sağ ol abi bereket versin. Güle güle harcayın dedim. Abi çok uyanık adamsın helal olsun. Hayrola dedim. Demiştin ya aynen çıktı. Lavukta iki de yedek kaset varmış. Nasıl anladın hiç görmeden öyle. Bu tür adamlara güvenilmez de ondan dedim. Vay be bir şey daha öğrendik iyi mi? Abi seni nerede bırakalım? köye bıraksanız yeter dedim. Fark eder mi abime bak. Mecidiyeköy'de sağ koldaki simit marketin önünde indim. İçerisi tıklım tıklım doluydu. Bu sıralar bir simit furyasıdır gidiyordu. İnsanlar çay, simit, peynir yiyip bir milyona karın doyuruyorlardı. Yabancı fast foodların pahalı fiyatlarının yanında simit evlerinin fiyatı çok ucuzdu. Tüm merkezi yerlerde arda arda simit yenip çay içilen market tarzı işyerleri açılıyordu. Bunların ilki olan İstiklal'deki. Postmodern bir tarz denemiş, kapı girişinin üzerine iki tane simit satan seyyar satıcı heykeli koymuştu. Gelen taksiye bindim. 4. Levent'e Sürücü oldukça seri araba kullandığından 15 dakikada Bahar'ın menajerlik hizmetleri verdiği küçük villa tipli işyerinin önünde olduk. Girişin yanında yeni kasa siyah renkte bir 750 BMW bekliyordu. Kapı zilini çalarken plakasına bir göz attım. S harfi vardı. Demek Şenker sevinçli haberi almış, günahına bir an önce kavuşabilmek için gelmişti. Yirmi yaşlarında sarı kıvırcık saçta çilli yüzlü bir kız kapıyı açtı. Batı beysiniz değil mi? Ta kendisiyim dedim. Bahar Hanım sizi bekliyor buyurun. İçinde uzunca bir toplantı masasının yer aldığı bir odaya girdim. Bahar oturduğu sandalyeden kalkarak elini uzattı, el sıkıştık. Yakası kürklü, camel rengi bir triko, ekoseli bir golf pantolon, açık kahverengi ayakkabılar giymişti. Oldukça canlı ve neşeli bir havası vardı. ''Aka geleceğinizi haber verdi. Oturmaz mıydınız?'' Tam karşısına geçip oturdum. ''Getirdiniz mi?'' dedi. Ceplerimdeki üç kaseti masaya koyarak yavaşça önüne doğru ittim. Kasetlerden birini alarak şöyle bir baktı. ''Bir tane olduğunu sanıyordum.'' dedi. ''Doğru. Aslı bir tane. Diğer ikisi kopya.'' ''Onları da almanız çok akıllıca.'' diyerek hemen yanındaki iskemlede bir ayakkabı kutusu çıkartarak bana uzattı. ''Çok değerli yardımlarınız için Şenker Hanım'dan bir armağan.'' Kutuyu önüme çekerek hafifçe araladım. İçinde dolar desteleri vardı. ''Teşekkürler.'' dedim. ''Şenker Hanım'a saygılarımızı iletin.'' Gitmek için ayağa kalktım. ''Sizden ufak bir ricamız daha olacak.'' dedi. ''Bu olaydan hiç kimseye bahsetmeyin lütfen.'' Kutuyu koltuğumun altına yerleştirerek elimle ağzımı fermuar çekiyormuş gibi bir hareket yaptım. Kapıyı açarak kola çıktım. Az önceki çilli kızla karşılaştım. Acaba bir poşetiniz bulunur mu? Bir bakayım diyerek çıktı. Sarı bir poşetle döndü. Alarak kutuyu içine yerleştirdim. Rica etsem bir taksi çağırabilir misiniz? Eve geldim. İçerisi oldukça sıcaktı. Kaloriferleri yokladım. Yüksek bir ısıdaydı. Eh sıcak bir ev soğuk bir evden daima iyidir diye düşündüm. Paraların olduğu poşeti ayakkabılığa yerleştirip üzerine eski gazetelerle görülmeyecek şekilde örttüm. Dün geceki az bir uykuyla duruyordum ve bugünüm oldukça yorucuydu. Kendime sıcak bir kahve hazırlayıp koltuğa yerleşerek televizyonda kanalları gezmeye başladım. Soğuk havada dışarıda geçen akşamın ardından sıcak kahve çok iyi gelmişti. Evin ısısı da harikaydı. Koltukta mayışıp o halde kaldım. 25 Ekim 2003, Cumartesi Ne kadar geçti bilemiyorum. Rüyamda kapı zilinin çaldığı hissine kapıldım. Ama rüya görmüyordum. Zil ısrarla çalmaya devam ediyordu. Bunun rüya olmadığının kesinlikle farkına varınca gözlerimi açtım. Başucumda duran saat 2.35'i gösteriyordu. Kapı zili bir kez daha çaldı. Hızla giderek açtım. Gözlerime inanamadım. Alev gelmişti. Değerin büyüklüğü, emeğin büyüklüğüne bağlıdır. Karl Marx Akın Bank'ın 40. kuruluş yıl dönümü, 27 Ekim pazartesi sabahı saat 9'da bankanın genel merkez binasında görkemli bir törenle başladı. Birbirleri ardına gelen limuzinler, Lincolnler, Mercedesler, BMW'ler ve diğer lüks araçlar binanın önündeki otoparkta gövde gösterisi yapıyordu. Bugün benim için de bir yıl dönümü sayılırdı. 25 Ekim'de Alev bana dönmüş, uzun uzun konuşup beraber yaşama kararı vermiş ve başlamıştık. O andan itibaren artık soluk alıyordum. Piyasanın en büyük arbitraj ve döviz işlemlerini elinde tutan 3 bankasının sahipleri ve beyin takımları gelmişlerdi. Bu, hayatımda gördüğüm en büyük ve en gerçek tuzaklardan biriydi. Yıldız Bank'ın sahipleri Targay, Timur, Tibet kardeşler, kurmayları Birsen, Fazilet ve İnce, Kozma Bank'ın en büyük hissedarı Çelen, diğer hissedarları Lilen, Tongar, Mari, Teşber, Genel Müdürleri Erku, Yardımcısı Atfen, Birikim Bank'ın sahibesi Sergül, Kambiyo Müdüresi Fer, Finansal Danışmanları Roni ve diğerleri. Kısacası tüm üstteki kafalar gelmişti. Kuş sütünün bile eksik olmadığı kahvaltı faslı bittiğinde konuklar konferans salonuna geçerek yerlerini aldılar. Ben de hızla bir üst kattaki operasyon odasına geçtim. Karşımda iki büyük ekran vardı. İlki konferans salonunu, ikincisi de 9.30'da açılacak olan döviz piyasalarındaki fiyatları gösterecek şekilde düzenlenmişti. Saat 9.30'a geldiğinde tüm giriş çıkışlar kapatıldı. Konferans salonunun ışıkları sönerek Akın Bank'ın kuruluşundan bugüne gelişini gösteren kısa bir tanıtım filmi izletildi. Hemen ardından da Aka, asla unutulmayacak, gelecekte de uzun yıllar ekonomi tarihi ve anılarına konu olacak konuşmasını yapmak üzere, Sahne aldı. Sahnede bir ışık altında ince maun kürsünün başına geldi. Üzerinde siyah bir smokin vardı. Sevgili konuklarımız, hepiniz Akın Bank'ın kuruluşunun 40. yıldönümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi biz bir bankayız. Bu tüzel kişilikte bütünleşmiş bir olmuşuz. Amaçlarımızdan biri sektörel bazda bakacak olursak hizmet ve bu hizmeti sağlayabilmek için ayakta durabilmek kar etmek ve devamlılığı sağlamaktır. Tüm insanlık tarih boyunca sürekli ekonomik çözümler, yöntemler aramış, hala da aramaktadır. Tarihsel sürece göz attığımızda tüm finansal olayların birbiriyle bağlantılı olduğunu, bir anlamda etki tepki şeklinde geliştiklerini görürüz. Ekonomi biliminin en büyük dehalarından Adam Smith, rekabete dayalı piyasa koşullarının fiyatları düşüreceğini, bu nedenle de piyasalara yapılacak tüm müdahalelerin ekonomik işleyişi zor durumda bırakacağını belirtmiştir. Bırakınız yapsınlar demiştir. İyi bir başlangıç dedim. Aka ekonomik birikimlerini aşağıdakilere aktarırken ben de pratiğe geçtim. Tahta Kale'nin en büyük ölçekli döviz bürosu bizim adımıza alım yapacaktı. Telefonu kaldırdım. Ben Batı. Döviz bürosunun müdürü gençtan yanıtladı. Buyurun Batı Bey emrinizdeyim. Açılış fiyatı nedir? 1 milyon 490 bin. İlk partiyi kapat, bitince ara. Derhal efendim hemen başlıyorum. Döviz ekranına baktım, fiyat 1 milyon 490 bini gösteriyordu. Az sonra artışa geçerdi. İlk pozisyonda yüklü bir miktar kapatacaktık. Diğer ekrana dönerek Akan'ın konuşmasına baktım. Şöyle diyordu. Bildiğiniz gibi simit, klasik, liberal okulun kurucusudur. Onun bakış tarzına göre tüm ekonomik faaliyetlerin temelinde kişisel çıkar yatmaktadır. Bu da tamamen pragmatist bir felsefedir. Keynes de ekonomik hayatta paranın bir araç değil, en önemli unsur olduğunu, özel sektörün yapacağı tüm yatırımların desteklenmesini temel alır. Merkantilist politikaların tek hedefi vardır, o da zenginleşmek. Diğer ekrana döndüm. Fiyat bir anda 1 milyon 510 bine fırlamıştı. Yaptığımız ilk posta alımların sonucu net bir şekilde görülüyordu. Süreç çok hızlıydı. Aka'nın anlattığı dönemlerdeki işleyişler tarih olmuştu. Şimdi iki kişi telefonda konuşuyor, fiyatlar ona göre belirleniyordu. Telefonun zili çaldı. Tamam Batı Bey, ikinci partiyi kapat. Sizi arayacağım dedi. Tekrar Aka'ya döndüm, gittikçe coşuyordu. Bilyonizm de merkantilizmin bir türevidir. Ülkedeki altın oranı ne kadar çoksa zenginlik de o oranda fazladır görüşü belirleyici unsurdur. Yine kolbertçilik aynı görüşü savunur. Bir ülkenin ya da bir insanın tüm gücü elinde bulunan kıymetli madenleri oranında artar. Bu görüşlere göre en önemli olan şey de altın stoğudur. Altın stoğunu artırmak için gerekli tüm çabaları sarf etmektir. Merkantilistler, bülyonistler, kolbertçiler... Korporatörler. Kısaca tümü kazancın aşırı kar etmenin yollarını aradılar. Karl Marx bir düşün adamı olduğu kadar bir iktisatçıydı da tüm tarihsel olayların ekonomik, sosyal ve siyasi olguların etkileri ve tepkileri sonucunda oluştuğunun altını çizmiş, Das Kapital'de de Meta'nın tüketiminin onu satana değil alıp kullanan alıcıya ait olduğunu yazmıştır. Telefon tekrar çaldı. İkinci partide tamam. Fiyat 1 milyon 580 bine çıktı. Üçüncü alıma başlayın diyerek telefonu kapattım. Akan'ın coşkusu daha da artmıştı. Kötü para iyi parayı kovar. Thomas Grissom kanunu ekonomik gidişatta bir yol gösterici niteliği taşır. Sermaye girdisi bittiğinde sermaye çıktısı başlar. Bankacılık sektörü de 99'dan beri zor günler geçiriyor. Küçük bankaların birleşmeleri teşvik ediliyor, böylece masraflar kısılacak, nakit para stresi azalıp birleşmeyle kendi kıymetlerinin üzerinde bir kıymete ulaşacaklar, güçlenecekler. İçinde olduğumuz 21. yüzyılda bankalar salt para işlerinin görüldüğü alanlar olmayı bırakıp daha fazla ve birbirlerinin farklı işsel çeşitliliğinin oluşturduğu kurumlar halini alacaklar. Kısa bir süre konuşmasına ara verdi, salonu gözden geçirdi. Kürsünün üzerinde duran kalınca bir kitabı kaldırdı. Başucu ve masa üstü kitaplarımdan biridir bu. 21. Yüzyılın Ekonomi Hipotezleri. Bu kitapta hiç aklımdan çıkarmadığım ve benimsediğim bir görüş vardır. Ekonomi zamana ve zaman içinde oluşacak yeni şartlara göre değişecektir. Kitabı yavaşça bıraktı. Değişmek, değişimlere uyum sağlamak ekonominin dinamiğinde vardır. 21. yüzyıla girdik ve geçen yılların bize gösterdiği değişmez bir gerçek var. Değişmeyen, çağa uyum sağlamayan tüm düşünceler ve tüm ekonomik sistemler çökecektir. Hepinize teşekkür ederim. Salonda bulunan konukların tüm ayağa kalkmış, Akay'ı coşku dolu bir alkış yağmuruna tutmuştu. Telefonun zili bir kez daha çaldı. Üçüncü alımı da bitirdik dedi. Ekrana baktım. Fiyat 1 milyon 650 bin olmuştu. Şu anda Aka'ya alkış tutan üç büyük bankanın otoriteleri bu fiyatı gördüklerinde şok olup hemen alışa geçeceklerdi. Ve piyasadaki tek ve en büyük satıcı da bizdik. Bir an durdum. Bu anın inanılmazlığını düşündüm. Bu fiyattan satışa başlayabiliriz dedim. Sonsuzluğu hissettim. Kazandırdığın para kadar değerlisindir. Bunu biliyorsun. Silvio Dante, The Sopranos 4. Sezon 28 Ekim 2003 Salı tarihli bir Ekonomi Haberleri gazetesinden Döviz piyasaları sallandı. 27 Ekim'de güne 1 milyon 490 bin liralık açılışla başlayan dolar, bir bankanın büyük tutarlardaki alımları yüzünden öğle saatlerinde 1 milyon 650 bin liraya kadar yükselmiş, bu saatlerden sonra da Diğer bankaların piyasaya alım yönünde girmeleriyle ilgili banka satışa geçmiş saat 14'de 1 milyon 700 bin liraya kadar yükselen dolar kurunda ilerleyen saatlerde çok hızlı bir düşüş yaşanarak dolar günü 1 milyon 510 bin liradan kapatmıştır. Tarabya İstanbul 5 Aralık 2003 Cuma Başar akşam Hava Bank dinlediniz. Son.